Çin'de Bir Çinlinin Başına Gelenler Seslendiren Sümeyye Saraç Bölüm 1 Kişilerin Uyrukları Ve Kişiliği Yavaş Yavaş Belli Oluyor Mermer arkalıklı iskemlesinin koluna dirseğini yaslamış olan davetlilerden biri, şekerli nilüfer kökünü kemirerek, ''Kabul etmeli ki hayatın güzel tarafları var.'' diye bağırdı. İ köpek balığının nefis etli kanat ucunun kılçığı az kalsın boğazını tıkayacak olan bir başkası boğuk boğuk öksürerek kötü tarafı da var dedi. Daha yaşlı olanı burnunun taşımak zorunda kaldığı kocaman gözlüklü biri filozof olalım dedi. Bugün boğazımızın tıkanması riskini yaşıyoruz ama yarın her şeyi şu nektarın pek hoş yudumlarını tadar gibi geçebilir ne de olsa yaşam bu. Uysal mizaçlı bir epikürosçu bunları söyledikten sonra bir kadeh nefis ılık şarabı yudumladı. Şarabın çıkardığı hafif buhar yavaş yavaş metal bir çaydanlığın içinden yükseliyordu. Dördüncü davetli ''Bana sorarsanız'' dedi. ''Yaşam hiçbir şey yapmazken ve hiçbir şey yapmama olanağı varken daha anlamlı geliyor.'' Beşincisi ''Yanlışınız var'' diye ekledi. ''Mutluluk araştırmak ve çalışmaktır.'' Mümkün olduğu kadar çok bilgi edinmek insanı mutlu kılar ve sonunda insan hiçbir şey bilmediğini anlar. Bilgeliğin başlangıcı bu değil mi? Peki sonu ne? Gözlüklü adam filozofça bir cevap verdi. Bilgeliğin sonu yoktur. Yine de yüce bir doyuma ulaşılabilir. O zaman birinci konuk doğrudan ev sahibine yöneldi. Adam masanın bir ucunda yani en kötü yerinde oturuyordu. Zira saygı kuralları bunu gerekli kılıyordu. Ev sahibi kayıtsız ve dalgındı. Hiç lafa karışmadan konuşmaları dinliyordu. Görelim bakalım bu saçmalıklar hakkında ev sahibimiz ne düşünüyor? Yaşam iyi midir kötü müdür? Yaşamın lehinde mi aleyhinde mi? Ev sahibi kıtır kıtır ses çıkararak uyuşuk uyuşuk karpuz dilimlerini yiyordu. Hiçbir şeyden zevk almayan bir adam tavrı vardı. Küçümseyici bir havayla dudaklarını uzatıp cevap olarak... ''Peh'' demekle yetindi. Bu özellikle kayıtsız insanların kullandığı bir sözcüktü. Her şeyi söylüyor, hiçbir şeyi söylemiyordu. Bu kelime bütün dillerde bulunur ve dünyanın bütün sözlüklerinde yer alsa gerektir. Kısaca hoşnutsuzluk ifadesidir. Bunun üzerine beş davetli sıkılgan adamı kendi kanıtlarıyla sıkıştırdılar. Her biri kendi tezini savundu. Adamın görüşünü almak istiyorlardı. Ev sahibi önce cevap vermekten kaçındı. Sonunda hayatın ne iyi ne kötü olduğunu ileri sürdü. Ona göre pek sevinçli olmayan anlamsız bir şeydi. İşte dostumuz. Bir gül dikeni onun huzurunu hala bozmamış. Yoksa böyle konuşabilir mi? Hem de genç olduğu zaman. Genç ve çok sağlıklı. Çok sağlıklı ve zengin. Çok zengin. Çok. Çok zengin. Galiba fazla zengin. Bu yorumlar bir maytabın çatpatları gibi sesler çıkarıyor, ev sahibinin tasasız yüzünde gülümsemeye bile neden olmuyordu. Kendi yaşam sayfalarını bir kez olsun karıştırmamış, ilk sayfalara bile göz atmamış bir adam haliyle hafifçe omuzlarını silkmekle yetiniyordu. Kayıtsız adam olsa olsa 30 yaşlarında son derece sağlıklıydı. Büyük bir servetin üzerinde oturuyordu. Kültürlü, zekası ortanın üzerindeydi. ''Şu dünyanın mutlularından biri olabilmek için çoğu kimsenin yoksun kaldığı her şey onun elindeydi.'' ''Ama neden mutlu değildi?'' ''Neden?'' O sırada filozofun ağırbaşlı sesi işitildi. Antik Koron'un baş oyuncusu gibi konuşarak ''Dostum'' dedi. ''Şu ölümlü dünyada mutlu değilsin. Yani şu ana kadar mutluluğun tadına varamamışsın. Mutluluk sağlık gibidir.'' Onun tadını almak için ara sıra yoksun kalmak gerekir. Oysa şimdiye dek hiç hastalanmamışsın, yani hiç mutsuz olmamışsın. Yaşamında eksik olan şey bu. Bir an için olsun mutsuzluğu yaşamayan kişi, mutluluğun kıymetini nasıl anlayabilir? Bilgelik dolu bu gözlemi yaptıktan sonra filozof, en iyi marka şampanyayla dolu kadehini kaldırarak ''Dilerim ev sahibimizin güneşine biraz gölge düşer.'' dedi. Yaşamında biraz acı görmeli. Ardından bir yudumla kadehini boşalttı. Ev sahibi bu sözleri kabullenir gibi bir jest yaptı ve her zamanki uyuşukluğuna geri döndü. Konuşmalar nerede geçiyordu? Paris'te, Londra'da, Viyana'da, Petersburg'ta bir yemek salonunda mı? Altı davetli eski kıta ya da yeni dünyanın bir restoranında mı söyleşiyorlardı? Yemeğin ortasında fazla içmemiş olmalarına rağmen bu konuları tartışan bu insanlar kimdi? Aslında Fransız değillerdi. Zira politikadan konuşmuyorlardı. Altı konuk şatafatlı biçimde dekore edilmiş, orta büyüklükte salonda bir masaya oturmuştu. O saatte camların arasından günün son ışıkları sızıyordu. Dışarıda pencere boşluklarında akşam rüzgarı çiçekleri kımıldatıyor birkaç sokak fenerinin solgun ışıkları günün ölgün ışıklarına karışıyordu. Yukarıda pencerelerdeki boşlukların üstünü sıra sıra arabeskler süslüyor, bunlar çeşitli heykelciklerden oluşuyorlardı. Heykelcikler göksel ya da dünyevi güzellikleri temsil eden, bir fauna ve bir floraya ait olan hayvanları ve bitkileri şekillendiren fantazi dolu objelerdi. İpek halıların süslediği salonun duvarlarında geniş aynalar parlıyordu. Tavanda bir punka, Rengarenk perkalden oluşan kanatlarıyla içerinin havasını serinletiyordu. Siyah laka ile cilalanmış masa geniş bir dörtkenden ibaretti. Üstünde örtü yoktu. Porselen ve gümüş takımları saf kristalden yapılmış bir ayna gibi yansıtıyordu. Havlu peçete gibi şeyler de yoktu. Ama kısa ve örgü yazılarla süslü dört köşeli basit kağıtlar vardı. Bunlardan her davetlinin yanında yeterli miktarda bulunuyordu. Masanın etrafına mermer arkalıklı iskemleler dizilmişti. Çağdaş mobilyanın yünlü, pamuklu minderlerle süslü iskemlelerine oranla bu bölgede sıcaklık bakımından tercih edilebilir eşyalardı bunlar. Yemek servisine gelince genç kızlar tarafından yapılıyordu. Sevimli şeylerdi. Kara saçlarının arasına zambak ve kasımpatı çiçekleri karışmıştı. Kollarını zarif biçimde süsleyen altından ya da yeşim taşından bilezikler takmışlardı. Gülümsüyorlar, neşe saçıyorlardı. Bir elleriyle servis yapıp sofrayı toplarken öteki elleriyle nazik nazik geniş bir yelpazeyi sallıyorlardı. Yelpaze tavandaki punkayla birlikte havayı serinletip canlandırıyordu. Yemekte her şey vardı. Hem temiz hem çok ustalıklı bir yemekten daha nefis ne olabilir? Akşam menüsü 150 tabak yemekten oluşuyordu. Servisin başında ve girişte şekerli pastalar, havyar, kızarmış çekirgeler, kuru meyveler ve Ningpo'nun istirideleri yaralıyordu. Bunların ardından kısa aralıklarla haşlanmış dişi ördek, güvercin ve kız kuşu yumurtaları, kırlangıç yuvalarından toplanan yumurtalar, ginseng yahnileri, dilimlenmiş mersin balığı, soslu ya da şekerlenmiş balina sinirleri, tatlı su iskorpitleri yengeç yahnileri, serçe taşlıkları ve sarımsak sokulmuş koyun gözleri, kayısı çekirdeklerinin sütüyle süslü börekler, deniz hıyarı yahnileri, bambu tomurcuk suyu, tatlandırılmış körpe kökçüklerden salatalar ve benzeri ikram edildi. Singapur ananasları, yer fıstıklarından yapılmış badem şekerleri, tuzlu bademler, tadı güzel Hint kirazları, beyaz etli longyan meyveleri, Solgun etli liçi meyveleri, su kestaneleri, şekerlemesi yapılmış kanton portakalları 3 saattir devam eden yemeğin son bölümünü oluşturuyordu. İçeceklere gelince bol miktarda bira, şampanya ve shao şarabı bulunuyordu. Olmazsa olmaz pirinci davetliler küçük çubukların yardımıyla dudaklarına götürüyor, böylece tatlı servisinden önceki son servis bitmiş oluyordu. Nihayet genç garson kızlar Avrupa'da moda olan parfümlü mendiller değil de sıcak suya batırılmış havlular getirdiler. Davetliler büyük bir memnuniyetle bunları yüzlerine sürdü. Aslında bu yemekte verilen kısa bir ara bir saatlik tatlı bir gevşeklikti. Bundan sonraki anlar müzikle dolacaktı. Gerçekten bir grup çalgıcı ve şantöz salona girdi. Şantözler genç ve güzeldi. Davranışları mütevazi ve nazikti. Ama ne müzikti o öyle? işitme duyusunun sınırlarını zorlayan keskin notalar, bu notalardan yükselen ölçüsüz makamsız viyaklamalar, gıdaklamalar, enstrümanlara gelince yaylarından çıkan sesler, birbirine karışan kemanlar, akortsuz gitarlar, çırtkan klarnetler, taşınabilir küçük piyanolara benzeyen harmonikalar. Gerçi büyük bir gürültüyle enstrümanlara eşlik eden şarkılara ve şantözlere layık şeylerdi bunlar. Gürültülü patırtılı orkestranın şefi sahneye çıkarken repertuarındaki programı sunmuştu. Dilediğini çalmasına izin veren ev sahibinin bir işareti üzerine müzisyenler on çiçekli demet şarkısını çalmaya başladılar. O zamanlar pek moda olan, kibar alemin aklını başından alan bir parçaydı bu. Sonra kendilerine avans olarak iyi bir ödeme yapılmış olan grup, Şarkı söyleyerek ve ilerleyerek uzaklaştı. Bravo seslerini de arkalarından götürüyorlardı. Bitişik salonlara geçtiler. Oralarda da iyi bir hasılat yapacaklarını umuyorlardı. Altı davetli iskemlelerinden kalktı. Ama sırf başka masaya geçmek için bu hareketi yaptılar. Bu arada birbirlerine büyük bir nezaketle davranıyorlar, iltifat ediyorlardı. Bu ikinci masada her konuğun önünde kapaklı bir kase duruyordu. Kaseler ünlü Budist rahip Bodhidharma'nın Harman'ın portresiyle süslüydü. Efsanevi salonun üstünde ayakta duruyordu. Herkese bir tutam çay ikram edildi. Her konuk bu çayı şeker katmadan kasesinden kaynar suyun içine attı ve neredeyse hemen içti. Ne çaydı ama. Onu tedarik eden Gip Gip ve Ko firmasıydı. O yüzden korkmaya hiç gerek yoktu. Yani çayın içine sahtekârlık sonucu acayip potlar karıştırılmamış, demlenirken tadı de acımamıştı. Üstelik nezaketsiz bir hazırlayıcı zerdeçal katarak onu sarartmamış ya da prusya mavisiyle sapsan kurutmamıştı. Bütün aralığıyla üstün nitelikli bir çaydı. Çay çiçeğinin kendisine tıpatıp benzeyen kıymetli yaprakların ürünüydü. Bu yapraklar bir ağacın çok nadir bulunan ve ölmek üzere olan bitkileriydi. Küçük çocuklar tarafından Mart ayının ilk hasat döneminde toplanırdı. Bu yaprakları salt eldiven giyen çocukların özenle toplama hakkı vardı. Altı davetlinin kendinden geçmeden küçük yudumlarla tattığı bu çayı bir Avrupalı hayret nidaları çıkararak övmekten geri kalmazdı. Ne var ki onun yabancısı olmayan konukların bu çaya aşinalıkları vardı. Şunu söylemek gerekir ki bu insanlar o nefis içkinin inceliklerini değerlendirecek düzeyi çoktan aşmışlar, onu kanıksamışlardı. Düzeyli bir toplumun insanlarıydılar. Üzerlerinde hafif kısa kollu gömlek Han Shaol, kısa bir yelek Makual, kenardan ilikli uzun entari Haol gibi varsıl giysiler vardı. Ayaklarında sarı şıpıdıklar, kabartmalı pamuklu kumaştan çoraplar göze çarpıyordu. Beli püsküllü bir eşarpla saran ipekli pantolonlar giymişlerdi. Göğüslerini incelikle dokunmuş ipekli plastron süslüyordu. Bu sevimli kişiler o ağaçtan üretilen çayın yılda bir kez kokulu yapraklar verdiği ülkede doğmuşlardı. Kırlangıç yuvalarından toplanan yumurtaların, deniz hıyarlarının, balina sinirlerinin, Köpek balığı kanat ucu etlerinin yer aldığı bir yemekti bu. Konuklar tadını çıkara çıkara yesin diye son derece incelikle hazırlanmıştı. Tabii bir yabancıyı hayretler içinde bırakacak bu menü onları hiç şaşırtmamıştı. Öte yandan masadan ayrılırken içlerinden hiçbiri ev sahibinin kendilerini niçin çağırdığını bilmiyordu. Gerçekten o gün kendilerini neden davet etmişti? Birazdan öğreneceklerdi. Kaselerdeki çay hala bitmemişti. Kayıtsız ev sahibi son yudumunu içtiği anda dirseklerini masaya yasladı. Dalgın bakışlarla şu sözleri söyledi. Dostlarım, hiç alay etmeden beni dinleyin. Kadar böyle istedi. Hayatıma yeni bir şey katacağım. Böylece belki monotonluktan kurtulurum. İyi mi, kötü mü olacak? Bunu gelecek gösterecek. Sizi davet etmiş olduğum bu akşam yemeği benim bekarlık hayatıma veda yemeğimdir. 15 gün sonra evleniyorum ve... Optimist, insanların en mutlusu olacaksın diye haykırdı. Bak, görüyor musun? Talihin açık. Gerçekten lambalar soluk ışınlar fırlatarak çatırdarken pencerelerin arabesklerinde saksanlar ötüyor, çayın küçük yaprakları kaselerde dikine yüzüyordu. İnsanı kandırmayan mutlu kehanetlerdi bunlar. Nitekim herkes ev sahibini kutladı. O da büyük bir soğuklukla iltifatları kabul etti. Ancak kendisinin seçtiği ve hayatına yeni bir şey katacak olan kişinin adını vermedi. Konuklardan hiçbiri bu konuda onu sorgulama saygısızlığında bulunmadı. Bu arada filozof tebriklere karışmamıştı. Kollarını kavuşturmuş, gözleri aralık, dudaklarında alaycı bir gülümseme, ne iltifat edenleri ne iltifat edileni onaylar gibi görünüyordu. Ev sahibi ayağa kalktı, elini onun omzuna koyarak, her zamankinden daha az sakin bir sesle ''Evlenmek için çok mu yaşlıyım?'' diye sordu. ''Hayır. Çok mu gencim? Pek sayılmaz. Beni hatalı mı buluyorsun? Olabilir. Seçtiğim insanı tanıyorsun. Beni her bakımdan mutlu edebilir. Biliyorum. O halde onu mutlu edemeyecek olan sensin.'' Hayatta tek başına sıkılmak iyi değildir ama iki kişi birden sıkılmak daha beter. Demek asla mutlu olamayacağım öyle mi? Evet, mutsuzluğu öğrenmedikçe bu böyle. Mutsuzluk bana ulaşamaz. Daha kötü bir türlü düzelemezsin. Konukların en genci ''Ah şu filozoflar!'' diye bağırdı. ''Onlara kulak asmamak lazım. Teori üreten aygıtlar bunlar.'' Her türden teori üretirler, hiçbir işe yaramayan uyduruk laflar. Evlen, evlen dostum. Hiç evlenmemeyi dilemiş olmasaydım, inan ben de aynısını yapardım. Evlen, şairlerimizin dediği gibi. Yeter ki sevgi dolu iki zümrü de anka birleşsin. Dostlarım, ev sahibimizin mutluluğu için kadeh kaldırıyorum. Filozof, ben de gelecekte onu mutlu kılacak koruyucu tanrıçanın onuruna içiyorum, dedi. Ancak dostumuzu mutsuzluk deneyiminden geçirmeli. Biraz tuhaf bir kadeh tokuşturmanın ardından davetliler kalktı. Tam dövüşe başlayacak olan boksörler gibi yumruklarını havaya kaldırdılar. Sonra onları aşağıya indirip başlarını eğerek ayrılmak için izin istediler. Okur, yemeğin verildiği salonun tasvirinden, sofradaki başka iklimlere özgü menüden, davetlilerin giyim kuşamından, kendilerini ifade etme biçiminden, hatta teorilerinin tuhaflığından Çinlilerden söz edildiğini sezmiştir. Gerçekten bu insanlar araştırmaları, seyahatleri ve Batı'nın uygarlaşmış kişileriyle sık sık temas etmeleri sonucunda çoktan Avrupa'dalaşmış olan Çin'in modern sakinleridir. Kanton'da Pearl nehrinde dolaşan tenezzüh gemilerinden birinin içindeki bir salondu burası. Barsıl Kinfo, yanından ayrılmayan filozof Wang'ın eşliğinde gençliğinin en iyi dostlarından dördünü ağırlıyordu. Pao Shen mavi düğmeli dördüncü sınıf bir mandarindi. Yinpang Farmasinin sokağında ipekli kumaş ticareti yapan zengin bir tüccar, Tim Zek düşkünü duygusuz biri ve hual bir entelektüeldi. Olay Çin gecesinin saatlerini şiirsel biçimde paylaşan 5 arifeden birincisinde, 4. ayın 27. gününde geçiyordu. Bölüm 2. Kinfo ile Filozof Wang'ın Kimlikleri Netleşiyor Kinfo'nun dostlarına verdiği veda yemeği Guangdong Eyaleti'nin başkenti olan Kanton'da gerçekleşmişti. Genç adam yeni yetmeliğinin bir bölümünü bu Taşra kentinde geçirmişti. Zengin ve cömert bir insandı. Dolayısıyla çok sayıda arkadaş edinmişti. Ancak o dönemden sadece dört kişiyi davet edebildi. Ötekilere gelince hayatın akışı içinde dağılıp gitmişlerdi. Onları bir araya getirmek için boşuna uğraşmıştı. Kinfo o sırada Şangay'da oturuyordu. Sıkıntısından kurtulmak için hava değişimine ihtiyaç duyduğundan birkaç günlüğüne kantona gitmişti. Fakat o akşam kıyının belli başlı noktalarına yanaşan buharlı gemiye binecek ve sessiz sedasız konutuna dönecekti. Kinfo'ya eşlik eden Wang, öğrencisinin yanından hiç ayrılmayan bir filozoftu. Bıkıp usanmadan ders verirdi. Aslında o derslerin hiç hesabını tutmazdı. Bu yüzden ürettiği vecizeler ve özdeyişler uçup giderdi. Gel gelelim zevk düşkünü Tim'in dediği gibi teori aygıtı olduğundan yenilerini üretmekten yorulmazdı. Hinfo kuzey Çinlilerinden bitipti. Tatarlarla asla birleşmeyen ve evrimleşmeye eğilimli bir ırktan geliyordu. Güney'in taş reyaletlerinde onun bir benzerine daha rastlamak mümkün değildi. Orada yüksek ve orta sınıflar mançu ırkıyla daha iç içe karışmışlardı. İşgalden bu yana Kinfo'nun anne ve baba tarafının aileleri birbirlerinden uzaklaşmıştı. Ne var ki aile bireyleri damarlarında bir damla tatar kanı bulunmayan insanlardı. İri yarı, yapılı, sarı olmaktan çok beyaz tenli, kaşları dik açılı, şakaklarına doğru azıcık yükselen gözleri çekik, burnu dik, yüzü yassılaşmamış bir tipti. Öyle ki batı halklarının en yakışıklı tiplerinin yanında bile dikkat çekebilirdi. Gerçekten kinfonun çinli olduğu yalnızca özenle tıraş edilmiş başından, tüysüz alnı ve tüysüz boynundan, ensesinden başlayıp simsiyah bir yılan gibi sırtından aşağıya doğru sarkan at kuyruğundan belli oluyordu. Kendine özenle dikkat eden biriydi. Nitekim üst dudağının çevresinde yarım daire çizen nazik bıyığı ve onun hemen altındaki biçimli sakalı bu özeni kanıtlıyordu. Tırnakları bir santimi aşan uzunluktaydı. Bu da hiçbir şey yapmadan yaşayabilen varsıl kişilerin kategorisine dahil olduğunun bir göstergesiydi. Ayrıca yukarıdan bakan bir Eda, kayıtsız bir tutum, kişiliğinin seçkin ve nitelikli özelliğine ekleniyordu. Zaten Kinfo Pekin'de doğmuştu. Bu da Çinlilerin çok gurur duydukları bir ayrıcalıktı. Neredensin diye soranlara, kasıla kasıla yukarıdanım cevabını verirdi. Gerçekten doğumu sırasında babası Chung Hu Pekin'de oturuyordu. O 6 yaşındayken temelli olarak Şangay'a yerleşmişti. Bu namuslu Çinli, imparatorluğun kuzey bölgesinden mükemmel bir ailenin bireyiydi. Yurttaşları gibi onun da ticaret alanında üstün yetenekleri vardı. Mesleğinin ilk yıllarında bu çok kalabalık, zengin toprakların ürettiği her şeyi, Svatov'un kağıtlarını, çunun ipekli kumaşlarını Formozanın şeker kamışını, Hankou ve Fuçu çaylarını Honan demirini, Yunan eyaletinin sarı ya da kırmızı bakırını yani kısaca Meta’ya da alışveriş eşyası olan her şeyin ticaretini yapıyordu. Belli başlı ticaret mağazası yani Hongu Şangay’da bulunurdu. Öte yandan Nankin, Makao, Tientsin ve Hong Kong’da ticaret acenteleri vardı. Avrupa ile sıkı ilişkileri olduğundan mallarının nakliyatını İngiliz buharlı gemileri yapıyor, telgrafla Kalküta'daki afyonun fiyatını öğreniyordu. Bu teknik gelişmenin ajanları yani buharlı enerji ve elektrik işini kolaylaştırıyordu. Pek çok Çinli onun gibi bu gelişmeden yararlanıyordu. Ne var ki hükümetin ve mandarinlerin etkisiyle gelişmenin saygınlığı yavaş yavaş azalmaya yüz tutmuştu. Özetle Chung imparatorluk dahilinde ustaca işini çevirip ticaret yapıyordu. Bunun yanında, Şangay'da, Mako'da ve Hong Kong'da bulunan Portekiz, Fransız, İngiliz ve Amerikan şirketleriyle de ticari ilişkileri vardı. Kinfo'nun dünyaya geldiği tarihte serveti çoktan 400 bin dolara aşmıştı. Daha sonraki yıllarda Amerika'ya vasıfsız işçi ihracatı başlayınca insan kaçakçılığı ticaretinin doğması sonucu bu servet ikiye katlandı. Gerçekten de bilindiği gibi Çin'in nüfusu çok yoğundur ve geniş topraklarına sığmaz. Çin'de en az 360 milyon insanın yaşadığı bilinmektedir. Bu rakam dünya nüfusunun neredeyse üçte biridir. Nitekim yoksul Çinli nedenle az yese de açlığını gidermek zorundadır. Gel gelelim Çin'deki sayısız çeltik tarlaları, buğday ve tahıl tarımı onun karnına doyurmaya yetmez. Bunun içindir ki bu aşırı fazlalığın İngiliz ve Fransız toplarının Çin'in maddi manevi surlarında açtığı gediklerden kaçmaktan başka çaresi yoktur. Nitekim bu aşırı fazlalık özellikle Kuzey Amerika'ya ve Kaliforniya eyaletine akmıştır. Ancak olay öylesine şiddetle meydana gelmiştir ki kongre hayli saygısızca, Sarı veba denilen bu istilaya karşı sınırlayıcı önlemler almıştır. Sonuçta ABD'ye giden 50 milyon Çinli göçmen hiç de Çin'in nüfusunu azaltmış sayılmaz. Ancak bu göçmen nüfus Anglo-Sakson ırkının içinde erimiştir. Bununla beraber göç olayı geniş bir alana yayıldı. Bütün işlere uyum sağlayan ve bir tutan pirinç, bir bardak çay, bir pipoluk tütünle yaşamını sürdüren vasıfsız işçiler Sale Gölü'nde, Virginia'da, Oregon'da kol emeği ücretinin hızla düşmesine neden oldular. Son derece ucuza mal olan bu göçmenlerin nakliyatı için kumpanyalar kuruldu. Çin'in 5 eyaletinden göçmen toplayan 5 tane kumpanya vardı. Altıncısı San Francisco'daydı. 5 kumpanya insan gönderiyor, altıncısı malı alıyordu. Ting Tong'daki ek bir ajente ise onu yeniden geri gönderiyordu. Bu durum açıklama gerektiriyor. Elbette Çinliler ana yurtlarından ayrılmak ve Melikanların yanında para kazanmak istiyorlardı. ABD halkına bu adı vermişlerdi ama bir şartla yurtlarını terk ediyorlardı. Şöyle ki öldükten sonra ölüleri doğdukları topraklara geri gönderilecek ve orada gömülecekti. Bu sözleşmede yer alan temel koşullardan biriydi. Olmazsa olmaz bir koşuldu. Kumpanyaları göçmene karşı sorumlu kılıyor, Ondan kurnazca sıyrılmalarına fırsat vermiyordu. Nitekim Tintong, başka deyişli ölüler ajentesi, özel fonlar ayırarak ölüleri gemilere yükleyip taşımayı üstlendi. Ölülerle tıka basa yüklenen gemiler San Francisco'dan kalkıp, Şangay, Hong Kong ya da Tianjin'e gidiyordu. Yeni bir ticaret, para kazanmanın yeni yolu. Uyanık ve girişken Chung Fu bunu sezdi. 1866'da öldüğü sırada, Kuang Tan kampanyasında yöneticiydi. San Francisco'da Ölüler Fonu sandığında müdür yardımcısıydı. Sonuçta hem annesini hem babasını itiren Qin Fu, 4 milyon frank tutarında bir servetin üzerine oturmuştu. Bu para Kaliforniya Merkez Bankası'nda duruyor, genç adam ciddiyetle onu muhafaza ediyordu. Genç mirasçı babasını kaybettiği tarihte 19 yaşındaydı. Wang olmasa tek başına kalacaktı. Yanından ayrılmayan Wang, hem dostu, hem akıl hocasıydı. Peki kimdi bu Wang? 17 yıldır Şangay'da yaşıyordu. Oğuldan önce babanın can yoldaşıydı. Nereden geliyordu? Başından neler geçmişti? Öyle karanlık sorulardı ki bunlar o sorulara yalnız Chung ve Qin Fu cevap verebilirdi. Peki ihtimal verilmese de bu sorulara cevap vermeye uygun görselerdi şunları öğrenirdik. Herkesin bildiği gibi Çin, özellikle ayaklanmaların yıllar boyu hüküm sürdüğü bir krallıktır. Ülke Yüzbinlerce binlerce insanın ayaklanmasıyla çalkalanır. 17. yüzyılda Çinli kökenli ünlü Ming Hanedanı 300 yıldan beri Çin'e egemendi. 1644'te bu hanedanın şefi başkenti tehdit eden isyanlar karşısında çaresiz kalınca bir Tatar kraldan yardım istedi. Kral bu talebi geri çevirmedi. Hemen yetişip asileri kovaladı. Durumdan yararlanıp kendisinden yardım isteyen şefi devirdi ve kendi öz oğlu Sun imparator ilan etti. Bu tarihten itibaren Tatar otorite Çinli otoritenin yerini aldı ve taht Manchu imparatorlarının eline geçti. Yavaş yavaş özellikle toplumun alt sınıflarında iki ırk birbirine karıştı. Ancak Kuzey'in zengin aileleri Çinliler ve Tatarlar arasındaki kopukluğu korumakta kararlıydı. Nitekim aynı kopukluk hala geçerlidir ve özellikle imparatorluğun kuzey eyaletlerinde bu böyledir. Devrik hanedana sadık kalan uzlaşmazlar o bölgelere yerleşmişlerdir. Kinfonun babası o uzlaşmazlardandı. Ailesinin geleneklerine sadık kalmış, Tatarlarla anlaşmayı reddetmişti. 300 yıldır süren ayaklanma alışkanlığı onu da hazır bulmuştu. Yabancı egemenliğine karşı bir ayaklanma başlıyordu. Oğul Kinfu'nun da babanın siyasal görüşlerini paylaştığını söylemeye gerek yok. 1860 yılında hala İmparator Xi'an Fong'un krallığı hüküm sürüyordu. İmparator İngiltere ve Fransa'ya karşı savaş açmıştı. Savaş Pekin Antlaşması ile aynı yılın 25 Ekim'inde sona erdi. Aynı tarihte iktidardaki hanedanı büyük bir ayaklanma tehdit ediyordu. Uzun saçlı asiler denilen Taiping ya da Changmaolar 1853'te Nankin'i, 1855'te Şangay'ı ele geçirdiler. Xi'an ölmüştü. Genç oğlu tai geri püskürtmekte çok zorlandı. Yardımcısı Lee olmasa, Prens Kong olmasa ve özellikle İngiliz Albay Gordon olmasa belki tahtını kurtaramazdı. Taiping'ler açıkça Tatarların düşmanlarıydı. İsyan için iyi organize olmuşlardı. Sink yerine Wang Hanedanı'nı geçirmek istiyorlardı. Birbirlerinden farklı dört çete kurmuşlardı. Kara gömlekli birinci çete öldürmekle yükümlüydü. Kırmızı gömlekli ikincisi... Her yeri kundaklayacak, sarı gömlekli üçüncü ise ortalığı yağmalayacaktı. Beyaz gömlekli dördüncü, önceki çetelerin yiyecek içecek ikmalini yapacaktı. Kiangsu'da ciddi çatışmalar oldu. Şangay'ın 5 kilometre gerisinde kalan Suçu ve Kia Hing asilerin eline düştü. Ancak kraliyet birlikleri tarafından çok zorlanmadan geri alındılar. Şangay tehlike altındaydı. Hatta 18 Ağustos 1860'da saldırıya uğradı. İngiliz-Fransız ordusunun kumandanları olan generaller Grant ve Montuban Pei Ho surlarını topa tuttular. Bu sırada aynı tarihte Qin Fu'nun babası Chung Hu, Şangay yakınlarında bir konutta oturuyordu. Bu konut Çinli mühendislerin suçu nehrine nehrini inşa ettikleri görkemli köprüden uzak sayılmazdı. Tay Ping'ler ayaklanmasını Chung Hu olumlu karşıladı. Ne de olsa Tatar hanedanına karşı ayaklanmışlardı. ''Gel gelelim.'' Asiler Şangay'dan püskürtüldü. 18 Ağustos akşamı Chung Fu'nun evinin kapısı birdenbire açıldı. Kendisini takip edenlerden kurtulmak isteyen kaçak bir asi, Chung Fu'nun ayaklarının dibine düştü. Zavallının kendini savunacak silahı bile yoktu. Evine sığındığı kişi, onu kraliyet askerine teslim ederse mahvolacaktı. Qin Fu'nun babası evine sığınmaya çalışan bir Taiping'e ihanet edecek adam değildi. Kapıyı kapadı ve şöyle dedi. Kim olduğunu, ne yaptığını, nereden geldiğini asla bilmek istemiyorum. Bilmeyeceğim de. Sen benim konuğumsun ve sırf bu yüzden evimde emin ellerdesin. Kaçak Asim'inle tarlığını dışa vurmak için konuşmak istedi. Ama bitkin düşmüştü. Chung Fu, adın ne? diye sordu. Wang Gerçekten işte bu adam o Wang'tı. Chung Fu'nun yürekliliği sayesinde kurtulmuştu. Öyle ki adamcağız bir asiye yataklık ettiğinden dolayı kuşku uyandırırsa o yüreklilik kendi hayatına da mal olabilirdi. Ancak çünkü kökleri eski geleneklere bağlı adamlardandı. Onun için evine gelen her konuk kutsaldı. Birkaç yıl sonra asilerin ayaklanması kesin biçimde bastırıldı. 1864'te Nanking'de kız kıvrak kuşatılan Taiping'lerin imparatoru, Tatarların eline düşmemek için kendini zehirledi. Wang sığındığı günden beri veli nimetinin evinde kaldı. Geçmişine ilişkin hiç bilgi vermedi. Bu konu hakkında ona kimse bir şey sormadı. Galiba çok fazla şey öğrenmekten korkuyorlardı. Söylendiğine göre asilerin neden olduğu vahşet dehşet vericiydi. Acaba Wang hangi gömleği giyip savaşmıştı? Sarı, kırmızı, beyaz ya da kara gömlek mi? Bunu öğrenmemek hiç yoktan iyiydi. Zaten Wang... Yazgısını kurtaran bir konuksever ailenin can yoldaşı olarak kaldı. Chung Fu'nun ölümünden sonra oğlu ondan ayrılmaya razı olmadı. Bu sevimli insanın arkadaşlığına öyle alışmıştı ki. Bu hikayenin başladığı tarihte bu adam 55 yaşında bir filozof, gözlüklü bir ahlakçı, geleneksel bıyığı, şakaklarına doğru çekik gözleriyle tartışmacı bir Çinliydi. Onun eski bir tayping, bir kıyıcı, yağmacı ya da kundakçı olduğuna kim inanırdı? pek gösterişle olmayan uzun entari, şişmanlama sonucu göğüse doğru yükselen kemer, kraliyet yasasına uygun başlık, yani kenarlarından kırmızı püsküller sarkan kürklü bir şapka. Bu görünümüyle doğru sözlü bir felsefe hocasına benzemiyor muydu? Çin alfabesinin 80 bin harfini akıcı biçimde kullanan, doktora sınavını birincilikle kazanan üst düzey bir aydın değil miydi? Çin imparatoruna ayrılan Pekin'in büyük kapısından geçmeye hak kazanmamış mıydı? Galiba bu asi namuslu Chung Hu ile ilişki kurduktan sonra iğrenç geçmişini belleğinden silip düzelmiş ve yavaş yavaş kuramsal felsefe yolunda ilerlemişti. İşte bunun içindir ki o akşam kantonda birbirlerinden hiç ayrılmayan Kin Fo ve Wang yine beraberdi. Veda yemeğinin ardından ikisi birlikte rıhtımda ilerliyorlardı. Hemen buharlı gemiye binecekler, Şangay'a gideceklerdi. Kin Fo suskun suskun yürüyordu, biraz tasalıydı. Wang sağına soluna bakarak Ayla, yıldızlarla felsefe yapıyor, gülümseyerek kendine göre pek yüksek sayılmayan ebedi saflık kapısından geçiyor, oradan ebedi sevinç kapısına varıyordu. Bu kapıların kanatları ardına kadar kendi öz varlığını açılıyor, sonunda Wang 500 tanrı pagodasının kuleleri dibinde yok olduğunu fark ediyordu. Terma adlı buharlı gemi orada bekliyordu, istim üzerindeydi. Kinfo ve Wang kendilerine ayrılan kameralara yerleştiler. Her gün ölüm cezasına çarptırılıp suya atılan çamura bulaşmış cesetleri kıyılarından alıp götüren Perles nehrindeki hızlı akıntı gemiye aşırı bir sürat kazandırdı. Buharlı gemi Fransız toplarınca harabeye çevrilen yıkıntıların arasından ok gibi geçti. Dokuz katlı pagoda Halfway'in önüne geldi. Jardin burnunu geçerek büyük gemilerin demir attığı Wampo'ya vardı. Burada gemilerin nehrin iki kıyısının ortasında bulunan bambu kazıklar ve adacıklar arasında demirlenmişlerdi. Böylece 150 kilometre yani kantonla nehrin ağzını ayıran 375 mil aşılmış oldu. Gün doğarken Perma kaplan ağzından geçiyordu. Sonra halice açtı. Hong Kong'un 690 metre yüksekliğe ulaşan Victoria Peak adası sabah pusları arasından bir an göründü. Çok keyifli geçen yolculuğun sonunda... Kinfo ile filozof Mavi nehrin sarımtırak sularını geride bırakmış, Kiangnan eyaleti kıyısında Şangay'da karaya çıkmışlardı. Bölüm 3 Okur Fazla Yorulmadan Şangay kentine bir göz atabilir Bir Çin atasözü şöyle der. Kılıçlar pas tutup beller parladığı zaman, hapishaneler boşalıp tavan araları dolduğu zaman, Mahkeme avlularını otlar bürüyüp dindarlar tapınak basamaklarını aşındırdığı zaman hekimler yayan giderken fırıncılar at bindikleri zaman imparatorluk iyi yönetiliyor demektir. Güzel bir atasözü Avrupa ve Amerika'nın bütün devletlerinde uygulanabilir. Gel gelelim bu dileklerin gerçekleşmesi de hala çok uzak bir olasılık. Zira orada beller pas tutmakta, kılıçlar parlamakta, hapishaneler tıka basa dolmakta, Tavan araları boş kalmaktadır. Fırıncılar hekimlere nazaran daha çok işsizdir. Gerçi tapınaklar dindarları kendine çekmekte ama tutuklular ve davacılar mahkemelerden eksik olmamaktadır. 180 bin kilometrelik alana yayılan bir krallıktır burası. Boyutları kuzeyden güneye 800, doğudan batıya 900 kilometreyi aşar. 18 büyük eyalete bölünmüştür. Moğolistan, Mançurya, Tibet, Tonkin... Kore ve Liuchu adaları ve benzeri gibi ona bağımlı ülkelerde cabası. Bütün bu topraklar yeterli ölçüde yönetilemez. Çinliler belki bu durumu pek umursamazlar ama bu konuda yabancıların yanılması mümkün değildir. Kapılarından dışarı nadiren çıkan, sarayına kapanarak yaşayan, o saraydan üç katı büyük surların arkasına sığınan imparator bireylerin ana babasıdır. Yasaları keyfine göre uygular ya da uygulamaz. Herkesin ölüm ve kalımı üzerinde hakkı vardır. Doğumundan itibaren imparatorluğun gelirleri bu hükümdara aittir. Herkes onun önünde yerlere kadar eğilir. Ona göre dünyaların en güzelinde her şey güzeldir. Yanılmakta olduğunu ona kanıtlamaya kalkışmak gereksizdir. Çin imparatoru asla yanılmaz. Kinfo, Çin usulü yönetim yerine Avrupa tarzı bir yönetimin daha iyi olacağını düşünürken bir takım nedenlere mi dayanmaktadır? Öyle sanılabilir. Gerçekten Şangay'ın içinde değil, dışında yaşamaktadır. Yaşadığı yer İngiliz imtiyazı almış bir bölgedir. Çok önemli bir özerkiliği vardır. Gerçek anlamıyla Şangay, küçük Huangpu ırmağının sol kıyısında kurulmuştur. Bu ırmak dik açı yaparak Wusung'la birleşir ve Yangtze-Kiyang ya da Mavi Nehre karışır. Oradan Sarı Deniz'de kaybolur. Kent kuzeyden güneye doğru yatıklaşan yumurtamsı bir oluşumdur. Yüksek surlarla çevrilidir. Mahallelere açılan beş kapısı vardır. Taş döşemeli küçük dar sokaklar karma karışık bir şebeke meydana getirir. Ne cami ne sergileri olan loş dükkanlarda belden yukarısı çıplak satıcılar çalışır. Ortalıkta birkaç atlının dışında ne bir araba ne bir tahtrevam görünür. Bir iki yerli tapınağa ya da yabancılara ait bir iki küçük kilise göze çarpar. Mesire yerlerine gelince çay bahçelerinden ve hayli bataklık olan alanlardan ibarettir. Bu alanlar ağzına kadar toprak yığılarak düzeltilen eski çeltik tarlalarıdır ve sıtma hastalığının yayılmasına elverişlidir. Sokakların arasında daracık evlerin içinde 200 bine aşkın bir nüfus barınır. Kent işte böyle bir yerdir. İçinde yaşan pek arzu edilmez ancak ticari bakımdan son derece önemlidir. Gerçekten Nankin Antlaşmasından sonra yabancılar şehirde ticaret acentesi açma hakkını kazanmışlardır. Böylece Avrupa ile ilişkiler bakımından Çin'de büyük bir kapı açılmıştır. Nitekim Şangay'ın dışını ve kenar mahalleleri devlet yıllık kira karşılığında yabancılara bırakmıştır. Sayıları yaklaşık 2000'e varan Amerikalılar, İngilizler ve Fransızlar bu toprakları üçe bölerek kullanmaktadır. Fransızlara verilen arazi hakkında söylenecek az şey vardır. Çok önemli sayılmaz. Neredeyse kentin kuzey surlarına bitişik durumdadır ve onu İngiliz kolonisinden ayıran Yang-King-Pang ırmağına kadar uzanır. Aynı arazide Lazaristlerin ve Cizvitlerin kiliseleri bulunur. Ayrıca Şangay'ın 6,5 kilometre ötesinde bunların Tsikave adında bir kolejleri vardır. Bu okulda Çinli öğrencileri yetiştirirler. Gel gelelim küçük Fransız kolonisi ile boy ölçülecek düzeyde değildir. 1861'de kurulan 10 tane ticaret konutundan geriye kala kala 3 konut kalmıştır. Öyle ki ticaret acentesi bile İngiliz kolonisinde bulunur. Amerikan toprağı Wusung'un dönüş yolundadır. İngiliz toprağıyla üzerinden ahşap bir köprüyle geçilen Su Chu Creek tarafından ayrılır. Astor Oteli, Missions Kilisesi buradadır. Avrupa gemilerinin onarımı için hazırlanan doklar buraya yerleştirilmiştir. Ancak bu üç araziden tartışmasız en gelişmiş olanı İngiliz kolonisidir. Rıhtımlara dizilen görkemli konutlar, verandalı bahçeli evler, ticaret prenslerinin saray yavrusu köşkleri, Oriental Bank, ünlü dent firması ve ortağı Lao Chi Chang, Jardin ticaret acenteleri, Russell'lar ve diğer büyük tüccarlar, İngiliz kulübü, tiyatro, tenis kortu, park, yarış pisti, kütüphane, işte Anglo-Saksonların zengin kreasyonundan bütün bir demet. Gerçekten bütün bu görünüm örnek koloni adını almayı hak etmiştir. Bu nedenden ötürü liberal bir yönetimin önderliğinde imtiyazlı arazide gerçekleştirilen bu yaşam biçimi hakkında Möse Leon Rousse, tümüyle kendine özgü bir karakteri olan ve hiçbir yerde benzeri bulunmayan bir Çinli kenti derken bunun şaşılacak bir yanı yoktur. Mavi nehrin güzel görünümlü yolundan geçerek bu toprak parçasına gelen yabancı rüzgarda dalgalanan dört bayrak görür. Fransızların üç renkli bayrağı, Birleşik Krallığın bandırası, Amerikan yıldızları ve Saint Andre Haç'ı, Çin İmparatorluğu'nun sarı üstüne koyu yeşil filaması. Şangay dolaylarına gelince, ağaçsız yassı bir memleket, dik köşeli patikalar, taşlı daracık yollar, etrafı delik deşik eden sarnıçlar, muazzam çeltik tarlalarına su dağıtan sulama kanalları, bu kanallardan tarlalara vızır vızır gidip gelen ve Hollanda köylerindeki kayıklara benzeyen yelkenliler. Koyu yeşil tonlarıyla çerçevesiz bir çeşit tablodur bu. Perma buraya geldiğinde Şangay'ın Doğu Mahallesi'ndeki limanına yanaşmıştı. Wang ve Kinfo işte burada, öğleden sonra karaya çıktılar. Nehrin üzerinde inanılmaz bir gidiş geliş vardı. Kocaman kıyı işi başından aşkın insanlarla dolup taşıyordu. Yüzlerce conk, tenezzüh tekneleri, tek kürekle yürütülen bir çeşit gondola andıran yelkenli kayıklar, çok küçük hafif tekneler ve irili ufaklı bir sürü tekne yüzer bir kent oluşturuyordu. Bu yüzer kentte sayıları en az 40 bini bulan bir denizci nüfusu yaşıyordu aşağı tabakalardan gelen ve hali vakti yerinde olanların bile mandarinler sınıfı ya da aydın tabakanın düzeyine çıkamadığı bir nüfustu bu. İki dost tıhtında aylak aylak oyalanarak karma karışık kalabalığın arasında ilerlediler. Neler yoktu ki? Türlü türlü satıcılar, yer fıstığı, portakal, greyfurt satanlar, her ulustan denizciler, sucular, fal bakanlar, buda rahipleri, lamalar Çinli entariler giyinmiş at kuyruklu saçları ve yelpazeleriyle Katolik papazlar, yerli askerler, muhafızlar, yerel bölge çavuşları, Avrupalı tüccarların işlerini gören kompradorlar. Kinfo elinde yelpazesi kayıtsız bakışlarını kalabalığın üzerinde gezdiriyor, etrafında olan bitenlere hiç aldırış etmiyordu. Satıcılar ve alıcıların bağıra bağıra aralarında değiş tokuş ettikleri Meksika türü madeni paralar ne de eksik gümüş ve bakır Çin paralarından çıkan sesler onun dalgınlığından kurtarabiliyordu. Zaten bütün mahalleyi satın alabilecek zenginliğe sahipti. Wang sarı renkli, kara ejderhalarla süslü geniş şemsiyesini açmış, yönünü hiç şaşırmamakta kararlı, her yanda gözlem konusu yapabilecek bir şey bulmaya çalışıyordu. Doğu kapısından geçerken, Raslantı sonucu bir şey dikkatini çekti. Bambu ağacından bir düzine kafesti bunlar. Kafeslerin içinde dün infaz edilen suçluların başları sallanıyordu. Galiba, dedi, başları koparmaktansa onların içine itmek daha iyidir. O zaman daha sağlam olurlar. Kinfo bu sözleri kuşkusuz işitmedi. İşitseydi eski bir Taiping'den çıkan bu düşünceye şaşırırdı. İkisi birlikte Çin kentinin surlarını döne döne rıhtımı izlemeye devam ettiler. Mahallenin sonunda Fransız kolonisine ayak basacakları sırada mavi renk uzun entarili bir yerli elinde keskin bir ses çıkaran bastonu vura vura kalabalığın dikkatini çekmeye çalışıyordu. ''Filozof, bir Sien Çeng, dedi. Kinfo, ''Bize ne?'' karşılığını verdi. Wang, ''Dostum.'' dedi. ''Ona bir dilekte bulun. Bu fırsat kaçmaz. Evlenmek üzeresin.'' Kinfo yoluna devam etmek istedi.'' Bank onu durdurdu. Sien Cheng bir çeşit popüler kahindi. Birkaç eski Çin parası karşılığı gelecekten haber veriyordu. Mesleğinde kullandığı aletler, içinde küçük bir kuş bulunan ve entaresinin düğmelerinden birine asılı duran kafesten ibaretti. Üzerlerinde tanrıları, insanları ve hayvanları temsil eden figürler bulunan 64 kartla oynanan bir fal açıyordu. Genel olarak her sınıftan Çinli'nin batıl inancı olmasına rağmen Sien Cheng'in kehanetlerine pek kulak asmazlar, dolayısıyla söylediği şeyleri ciddiye almazlardı. Wang'ın bir işareti üzerine bu adam yere bir halı serdi. Kafesini halının üstüne koydu. Sonra figürleri görünmeyecek biçimde kartları halıya yaydı. Kafesin kapağını açtı. Küçük kuş dışarı çıkıp kartlardan birini seçti. Bir pirinç tanesiyle ödüllendirildikten sonra tekrar kafese girdi. Sien kartın yüzünü çevirdi. Kartta Kunan Rima dilinde yazılmış özlü ve kısa bir söz, bir de insan figürü bulunuyordu. Kuzeyin Mandarin dili olan Kunan Rima, eğitimli insanların kullandığı resmi bir dil sayılırdı. Sien Kinfo'ya dönerek yakın gelecekte birkaç sınavdan geçeceğini ve sonra on bin yıl sürecek bir mutluluktan yararlanacağını söyledi. Bütün ülkelerdeki falcı meslektaşları gibi ağzından aynı sözler çıkmıştı. Kinfo, 1. Sadece tek bir yıl karşılığını verdi. Geri kalanı umrumda değil. Ardından yere gümüş bir para attı. Falca aç köpek gibi parayı kaptı. Buna benzer büyük fırsatlar onun için kaçırılmazdı. Bu olaydan sonra Wang'la öğrencisi Fransız kolonisine doğru yöneldiler. Wang bu kehanetin mutluluğa ilişkin kendi teorileriyle uyuştuğunu düşünüyor, öğrencisi hiçbir sınavın kendisine ulaşamayacağını biliyordu. Böylece Fransız konsolosluğunun önünden geçtiler. Yang King Pang üzerindeki küçük köprüye çıktılar. Akarsuyu aşarak İngiliz toprağının yolunu tuttular. Avrupa limanının rıhtımına ulaşacaklardı. Öğle vaktiydi. Sabah boyunca çok etkin olan işler durmuştu. Ticari gün böylece sona eriyor, hareketin yerini dinginlik alıyordu. Hatta Çinli adetleri benimseyen İngiliz bölgesinde bile dingin bir hava esiyordu. O sırada birkaç yabancı gemi limana gelmişti. Çoğunluğu Birleşik Krallık bandıralı gemilerdi. Açıkça söylemek gerekirse 10 gemiden 9'u Afyon yüklüydü. İngiltere'nin Çin'e soktuğu bu zehir, bu sersemletici madde, 160 milyon franga aşan bir ticaret hacmi yaratır ve bu işten %300'ü bulan bir kar elde edilir. Çin hükümeti Afyon'un Çin'e ithal edilmesini boşuna önlemeye çalışmıştır. 1841 Savaşı ve Nankin Antlaşması İngiliz mallarının içeriye girişini serbest bırakmış, Dolayısıyla ticaret prenslerine kazanç kapısı açılmıştır. Pekin hükümeti afyon ticareti yapan her Çinli'ye ölüm cezası verileceğini belirtmişse de bir takım mali düzenlemelerle bu kaçakçılığa ses çıkarmamıştır. Hatta denebilir ki Şangay'daki vali yılda 1 milyona varan bir gelir sağlayarak cebini doldurduğundan kaçakçılara göz yummaktadır. Bütün organizmayı yıkan ve doğrudan ölüme götüren bu iğrenç alışkanlığa ne Kinfo ne de Wang yakalanmıştı. Şangay Limanı'na ayak bastıktan bir saat sonra iki dost, bir parçacık uyuşturucunun dahi girmediği zengin malikaneye varıyorlardı. Bank eski bir Taiping'den gelmesi şaşkınlık yaratan şu sözleri söylemekten kendini alamadı. Belki de uyuşturucu getirip bütün halkı sersemletmekten daha iyi yapacak şeyler vardır. Ticaret iyi bir şey ama felsefe daha iyi. Filozof olalım, her şeyden önce filozof olalım. Ölüm 4 Kinfo 8 gün gecikmeli önemli bir mektup alıyor. Bir yamen, küçük evler ve köşklerden meydana gelen çeşitli yapılar bütünüdür. Genellikle yüksek mevkideki mandarinlerin ve imparatorun konutudur. Ancak zengin kişilerinde böyle konaklara malik olması yasak değildir. Nitekim bolluk içinde yüzen Kinfo, o görkemli konaklardan birinde oturuyordu. Bankla öğrencisi ana kapıda durdular. Bu kapı Yame'nin çeşitli yapılarını, bahçeleri ve avluları kuşatan geniş surlarının ön cephesine açılıyordu. Eğer burası sıradan bir kişiye değil de mandarin bir yargıca ait olsaydı, kapı sundurmasının altında kocaman bir davul bulunacaktı. Adalet arayan insanlar gece gündüz gelerek yargıca başvurmak için bu davula vuracaklardı. Oysa bu yame'nin girişinde şikayetler davulunun yerini porselen geniş küpler süslüyordu. Küpler soğuk çayla doluydu ve kahyanın gösterdiği özenle aralıksız yenileniyorlardı. Küplerdeki çayı yoldan geçenler dilediği gibi tüketebilirdi. Böylesi bir cömertlik kinfoyu onurlandırıyordu. Nitekim batıdaki ve doğudaki komşuları ona hayrandılar. Efendinin gelişi üzerine konut insanları onu karşılamak için kapıya koştular. Oda hizmetkarları, ayak işlerine bakan uşaklar, giriş çıkışları denetleyen görevliler, Seyisler, arabacılar, hizmetçiler, gece bekçileri, aşçılar, yani Çinli konutunun hizmetini gören herkes Kahya'nın emirleriyle sıra halinde dizildi. Büyük işler için aylık tutulan bir düzine vasıfsız işçi de arka sırada yer aldı. Kahya konağın efendisini saygıyla karşıladı. Efendi ulu orta bir el işareti yaparak hızla geçti. Sadece "San?" diye sordu. Wang gülümseyerek ''San?'' dedi. ''Kim bilir nerede?'' Kinfo yineledi. ''San nerede?'' Kahya itiraf etmek zorunda kaldı. San'ın nerede olduğunu kimse bilmiyordu. San özellikle Kinfo'nun işlerini gören alelade bir oda hizmetkarıydı. Yani efendisinin yanından asla ayrılamazdı. Örnek gösterilecek bir uşak mıydı? Hayır. Onun servisi kadar kötü bir şey olamazdı. Dikkatsiz, tutarsız, elleri ve dili beceriksiz, Son derece obur, az çok ödlek bir adam. Gerçek bir Çinli. Ama ne de olsa sadıktı ve efendisine heyecan veren biricik insandı. Kinfo günde 20 kez sana azarlama fırsatı buluyordu. Hatasını düzeltmezse 10 kez daha azar işitiyordu. Her zamanki uyuşuk tutumu efendinin bütün öfkesini onun üzerine boşaltmasına neden olurdu. Görüldüğü gibi sağlığa yararlı bir uşak. Zaten San, Çinli hizmetkarların pek çoğu gibi azar işitmeyi hak ediyordu. Efendisi de kendisini azarlamaktan onu yoksun bırakmazdı. Fırlatılan mangır darbeleri omuzlarına yağar ama San bu darbelere pek aldırış etmezdi. Ciddi bir hata işlediği zaman onu asıl duyarlı kılan şey, Kinfo'nun sırtına kadar sarkan örgülü at kuyruğu saçını ardı ardına kesmesiydi. Gerçekten bir Çinlinin bu tuhaf saç ekine nedenle tutkun olduğunu bilmeyen yoktur. At kuyruğunun kesilmesi suçlulara uygulanan ilk cezadır. Yaşam için onur kaybıdır. Nitekim zavallı uşak bu cezaya çarptırılmak kadar hiçbir şeyden korkmazdı. 4 yıl önce San, Kinfon'un hizmetine girdiği zaman at kuyruğu ki Çin'in en güzel at kuyruklarından biriydi, 1 metre 25 santim boyundaydı. Şimdi ise geriye 57 santim saç kalmıştı. Böyle devam ederse San'ın başı iki yıl içinde saçsız bir kelleye dönüşecekti. Bu arada Wang ve Kinfo bahçede saygıyla kendilerini izleyen ev insanlarının önünden ilerlediler. Bahçede bulunan ağaçların çoğunluğu pişmiş topraktan yapılmış kocaman saksıların içine konmuştu. Şaşırtıcı ama hüzün verici bir sanat yapıtı oluşturuyorlardı. Fantastik hayvan şekillerini canlandıracak biçimde yontulmuşlardı. Sonra kırmızı balıklar ve guramilerle dolu havuzun etrafında dolandılar. Çin'in en güzel nilüfer türlerinden biri olan nelumbonun soluk kırmızı geniş çiçekleri berrak havuz suyunu görünmez kılıyordu. Simgesel bir freski andıran, koyu renklerle duvara resmedilmiş gizemli bir dört ayaklıyı selamladılar. Nihayet yamenin ana konutuna vardılar. Bir zemin katıyla üst kattan oluşan bir evdi burası. Mermerden altı basamaklı bir girişi olan taraçası vardı. Kapıların ve pencerelerin önüne bambu ağaçlarından siperlikler takılmıştı. Bu şekilde içerideki hava serinletiliyor, aşırı sıcağın etkisi azaltılmaya çalışılıyordu. Yassı çatı, yemenin surlarında sağa sola dağılmış küçük yapıların sivri damlarıyla tezat oluşturuyordu. Bu yapılardaki mazgallar, rengarenk tuğlalar, İnce arabesklerle süslü kiremitler gözü okşuyordu. İçeride Vank ve Kinfo'ya ayrılan odalar hariç saydam duvarlarla çevrili küçük odalardan oluşan salonlar bulunuyordu. Bu bölme duvarlarda renk renk çiçekli kordonlar ve ahlaki vecize yazıları yer alıyordu. Aydın kişiler bu vecizeleri dışa vururken cömert davranırlardı. Her yer pişmiş toprak, porselen, ahşap ya da mermerden yapılmış tuhaf iskemlelerle doluydu. Birkaç düzine yumuşak yastığın etrafa saçıldığını da unutmamak gerekiyordu. Her yanda lambalar ya da türlü çeşitli fenerler göze çarpıyordu. Lambaların camları sevecen renklere bürünmüştü. Füsküleri, perçemleri bir İspanyol katırından daha göz alıcıydı. Etraf, çaki ki adı verilen küçük çay masalarıyla kaplıydı. Bunlar Çin döşeme eşyasının olmazsa olmaz bir parçasıydı. Fil dişinden ve yumuşakça kabuklarından oyma işlemeler, savatlanmış bronzlar, buhurdanlar, kabartmalı altın telkarilerle süslü lakalar, süt beyazı ve zümrüt yeşili yeşim taşları, Ming ve Qing hanedanından kalma yuvarlak ve prizmatik vazolar, yen hanedanının çok aranan porselenleri, pembe ve sarı bölmeli yarı saydam emayeler. Bugün hala gizemi çözülemeyen, bereket versin ki ortadan kaybolmamış bir süre eşya. Onları izlemeye saatler yetmez. Bu görkemli yapı, Avrupa konforu ile bütünleşen Çinli fanteziyi bütün boyutlarıyla sergiliyordu. Gerçekten Kinfo dendiği gibi zevkleri de bunu kanıtlıyordu. Bir terakki adamıydı. Batılıların hiçbir modern buluşunu gözden kaçırmaz, ona karşı gelmediğinden ithal etmek isterdi. Fizik ve kimya bilimleriyle çok ilgilenen ve artık çok nadir bulunan o tanrının oğulları kategorisine aitti. Reynolds şirketinin Walsung'a kadar döşemek istediği telgraf tellerini kesen o barbarlardan değildi. Oysa şirket İngiliz ve Amerikan mallarının varışını daha hızlı şekilde bildirmeye amaçlıyordu. Kinfo o geri kafalı mandarinlerden de değildi. Zira bu adamlar Hong Kong ile Shanghai döşenen su altı kablosunun karada herhangi bir noktaya bağlanmasına razı olmamışlar. Bu yüzden elektrisyenler kabloyu yüzer bir gemiye sabitlemek zorunda kalmışlardı. Evet... Fransız mühendislerin yönetiminde fuşa şantiyelerini ve askeri tersaneleri kuran hükümeti onaylayan yurttaşlarıyla aynı kanudaydı. Nitekim Çinli buharlı gemileri işleten şirketin hisselerini satın almıştı. Doğrudan ulusal çıkar sağlayan bu gemiler Şangay ve Tianticin arasında işletiliyordu. Aşırı hızlı gemilere de ilgi duyuyordu. Bu gemiler İngiliz postasından 3-4 gün önce Singapur'a ulaşabiliyorlardı. Teknolojik gelişmenin konutun içine kadar girdiği söylenebilirdi. Gerçekten telefon aygıtları Yame'nin çeşitli yapıları arasında iletişim kuruyorlardı. Elektrikli ziller odalar arasında irtibatı sağlıyordu. Soğuk mevsimde elektrik enerjisinden yararlanarak ısınıyor, kat kat giyinerek ocak ateşiyle ısınmaya çalışıp soğuktan donan hemşerileri karşısında bu bakımdan hiç utanmıyor, onlardan daha uyanık olduğu belli oluyordu. Tıpkı Pekin Gümrükler Genel Müfettişi gibi, tıpkı Çin'in tanrısal tepelerinden belli başlı birinin sahibi olan çok zengin Yang gibi odalarını gaz lambalarıyla aydınlatıyordu. Nihayet özel mektuplaşmalarında yazının bayatlamış kullanımını küçümsediğinden ilerlemeci kinfo birazdan görüleceği gibi fonografı tercih etmişti. Bu icat son günlerde Edison tarafından mükemmelleştirilmişti. Sonuçta filozof Wang'ın öğrencisinin manevi yaşamda olduğu gibi maddi yaşamda da mutlu olmak bakımından her şeyi vardı. Ama mutlu olamıyordu. Güncel sıkıntılarını bir tek San gideriyor. Gel gelelim San bile onu mutlu etmeye yetmiyordu. Gerçekten şu anda hiçbir zaman olması gereken yerde bulunmayan San, ortalıkta görünmüyordu. Herhalde yine efendisinin yokluğunda ciddi bir yanlış yapmış, kötü bir beceriksizliğe sebep olmuştu. Azar işitmekten korkuyordu. Sırtına yağacak mangırlara pek aldırış etmese de özellikle at kuyruğunu kaybetmekten korktuğu belliydi. Sağda ve solda sıralanan salonlara açılan avluya girerken Kinfo ''San'' diye seslendi. Sesinin tonundan sabrının taştığı belli oluyordu. Bir türlü iflah olmayan bu ışığa verdiği öğütler ve paylamalar her zaman havada kalan Wang ''San'' dedi. Kinfo kahyaya dönerek ''Hemen sana bulun ve bana getirin'' diye emir verdi. Kahya herkesi seferber etti. Wang ve Kinfo baş başa kaldılar. Filozof, sağduyu dedi. Yuvasına dönen yolcuya biraz dinlenmesini önerir. Wang'ın öğrencisi, evet aklımızı başımıza toplayalım cevabını verdi. Filozofun elini sıktıktan sonra odasına doğru yöneldi. Wang da kendi odasına dönüyordu. Qin yalnız başına kalınca Çinli bir döşemecinin kapitonesini yapmayı bir türlü beceremediği Avrupa yapımı yumuşak divanlardan birinin üstüne uzandı. Orada düşünmeye koyuldu. Kendine hayat arkadaşı olacak o sevimli ve hoş kadınla evliliğini mi düşünüyordu? Tabii bunda şaşılacak bir şey yoktu. Çok yakında onunla yaşamını birleştirecekti. Aslında o güzel insan Şangay'da oturmuyor, Pekin'de yaşıyordu. Info o kişiye durumu bildirmenin uygun olacağını düşündü. Şimdi Şangay'a geldiğini bildirecek, yakın gelecekte Çin'in başkentine geri döneceğini söyleyecekti. Üstelik onu görmek için biraz sabırsızlık gösteriyor, belirli bir arzu duyuyordu. Bundan doğal bir şey olamazdı. Ona karşı derinden bir sevgi hissediyordu. Wang mantık biliminin en tartışmasız kurallarına dayanarak yaşamına giren bu yeni unsurun belki kendisini bilinmeyenden kurtaracağını kanıtlamıştı. O bilinmeyen mutluluktu. Kinfo gözleri kapalı bunu düşlüyordu. Sağ elinde bir gıdıklanma hissetti ama yavaş yavaş uykuya daldı. Parmakları içgüdüsel olarak kapandılar ve hafifçe düğümlenmiş silindir bir cismi tuttular. Parmaklar olağan irilikte cismi yokladı. Kinfo yanılmıyordu. Sağ kayan metal bir paraydı. O anda boyun eğen bir ses tonuyla şu sözcükler duyuldu. Efendim ne zaman dilerse. Kinfo doğruldu. Doğal bir hareketle metal parayı salladı. San karşısında duruyordu. Yere diz çökmüştü. Bir eliyle odanın halısına yaslanmış, öteki eliyle bir mektubu tutuyordu. Kinfo, ''Hah, işte sen.'' dedi. San, ya, diye karşılık verdi. Efendimin uyanmasını bekliyordum. Efendim ne zaman dilerse. Kinfo mangri yere fırlattı. Hayli sarı tenli olan San sapsarı kesildi. Efendi, hiç itiraz etmeden sırtını döndüğüne göre bundan daha beter bir cezayı hak ediyorsun, dedi. Ne var? Şu mektup. Kinfo San'ın kendisine uzattığı mektubu yakalayarak, ''Konuşsana!'' diye bağırdı. ''Kantona yola çıkışınızdan önce size vermeyi unutmuşum. Sekiz günlük gecikme, salak! Yanlış yaptım efendim, gel buraya. Yürüyemeyen, ayakları kopmuş zavallı bir yengeç gibiyim. <gülüyor> Ay ya!'' Sonuncu ses bir umutsuzluk haykırışıydı. Kinfo San'ın saç örgüsünü yakaladı ve iyi bilenmiş bir makas darbesiyle son kalan kısmı kesti. İşleri ters giden yengecin ayakları yeniden bir anda dirildi. Kaşla göz arasında çabucak oradan tüydü. Kıymetli saç ekinin parçasını halının üzerinden toplamaya fırsat bulamamıştı. 57 santim gelen San'ın at kuyruğu şimdi kısalarak 54 santime inmişti. Tekrar sakinleşen kinfo, divanın üzerine uzandı. Hiç telaşa kapılmayan bir adam haliyle sekiz gün önce gelen mektubu incelemeye başladı. Sana gecikmeden dolayı değil, ihmalinden ötürü kızmıştı. Herhangi bir mektup onu ne diye ilgilendirsindi? Ancak kendisinde bir heyecan uyandırırsa hoş gelmiş sayılırdı. Dalgın dalgın mektuba göz atıyordu. Kolalı bezden yapılmış zarfın üzerinde adres yazılıydı. Zarfın arka tarafına çikolata ve şarap renkli posta pulları yapıştırılmıştı. Başlık olarak bir erkek portresinin altında 2 ve 600 rakamları görünüyordu. Bu özelliklerinden mektubun Birleşik Amerika Devletleri'nden gönderildiği anlaşılıyordu. Kinfo omuzlarını silkerek ''İyi canım'' dedi. San Francisco'daki muhabirimden gelmiş. Mektubu divanın bir köşesine fırlattı. Gerçekten muhabir ona neyi haber verebilirdi? Neredeyse servetinin tamamını oluşturan tahvilat. Kaliforniya Merkez Bankası kasalarına rahat rahat uyuyordu. Hisse senetleri %15, %20 değer kazanmıştı. Temettüler geçen yılı haydi haydi aşacaktı ve benzeri. İster artmış ister azalmış olsun birkaç bin dolar onu heyecanlandıracak değildi. Ne var ki birkaç dakika sonra kinfo mektubu yeniden kavradı. İstem dışı bir hareketle zarfı açtı. Ancak okumak yerine gözleri önce imzayı aradı. Gerçekten muhabirimin mektubu, dedi. İşlerden söz etmiştir. İşler yarına kalsın. Kinfo ikinci kez mektubu fırlatmak üzereydi ki gözleri birden altı çizilmiş bir sözcüğe ilişti. Aynı sözcüğün altı ikinci sayfada defalarca çizilmişti. Pasif, ödenecek borç toplamı sözcüğüydü bu. Anlaşılan San Francisco muhabiri, Şangay'daki müşterisinin dikkatini çekmek istemişti. Info mektubu yeniden aldı ve hiç meraka kapılmadan ilk satırından son satırına kadar okudu. Bir an kaşları çatıldı. Fakat okumasını bitirdiği zaman dudaklarında küçümseyici bir gülümseme belirdi. Ayağa kalktı. Odasında 20 adım kadar attı. Bir an doğrudan irtibat kurmasını sağlayan ses borusuna yaklaştı. Kornoyu ağzına götürdü. ıslıkla üflemek üzereydi ama düşüncesinden caydı. Kornoyu elinden düşürdü ve yeniden divana uzandı. Heh! dedi. Bütün kinfo bu sözcüğün içindeydi. Ya o? diye mırıldandı. O olsa bütün bunlarla benden çok ilgilenirdi. Sonra küçük lake masaya yaklaştı. Masanın üzerinde özenle oyularak işlenmiş, boyu eninden aşkın bir kutu duruyordu. Tam eliyle açmak üzereyken durdu. Son mektubunda bana ne diyordu? diye mırıldandı. Kutunun kapağını açacağına... Köşelerinden birindeki zembereği itti. Tatlı bir ses duyuldu. Benim büyük kardeşim, ben artık sizin için ne ilk ayda açan Mey Fuat çiçeği, ne ikinci aydaki kayısı ağacı çiçeği, ne de üçüncü ayın şeftali ağacı çiçeğiyim. Sevgili yüreğim, kıymetli mücevherim, binlerce, on binlerce sevgiler. Bu bir genç kadının sesiydi. O sevecen sözler fonograftan çıkıyordu. Kinfo, ''Benim zavallı ortancı küçük kız kardeşim.'' dedi. Sonra kutuyu açarak çiziklenmiş kağıda Aygıt'ın içinden çekti. Uzaktaki sesin bütün değişik tonları bu kağıtta kayıtlıydı. Onu bir başkasıyla değiştirdi. Fonograf öyle gelişmişti ki yüksek sesle telaffuz edilen konuşmaları Aygıt'taki kağıt kaydediyor, Aygıt mekanik bir yöntemle o sesleri okuyordu. Kinfo yaklaşık bir dakika konuştu. Sesi o sakindi ki düşüncesini dile getirirken sevinç mi duyuyor, hüzün mü duyuyor belli değildi. 3-4 cümle, Kinfo'nun söylediği her şey bu kadardı. İş bitince fonografı durdurdu. Az önceki konuşmaları kaydeden çiziklenmiş kağıdı aygıttan çıkardı. Sonra bir zarfın içine koyarak kapattı. Zarfın üzerine şu adresi yazdı. Madame Leu, Shakua Caddesi, Pekin Çalan elektrikli zil sesine mektuplara almakla yükümlü uşaklardan biri hemen koştu. Mektubun derhal postaya verilmesi için kendisine emir verildi. Bir saat sonra Kinfo örgülü bambudan yapılmış bir çeşit yastık olan Chufu Jen'in jenini kollarının arasına almış, mışıl mışıl uyuyordu. Chufu jen Çinli yataklarında havanın sıcaklığını düşüren ve sıcak iklimlerde çok rağbet gören bir yastık türüydü. Bölüm 5 Leo hiç almamayı tercih edeceği bir mektup alıyor. Bana bir mektup yok mu hala? Hayır madam. Zaman ne kadar uzun geliyor bana Haminne. Belki günde 10 kez sevimli Leo Pekin'de Şakua Caddesi'nde bulunan evinin yatak odasında bu soruyu soruyor. Haminne'den hayır cevabı alıyordu. Haminne sıfatı saygı duyulan bir yaşa gelmiş kadın hizmetçiler için kullanılırdı. Bu sıfat Çin'de pek yaygındı. Mademazel'nan homurdanan kaba bir kadındı. Leo 18 yaşında üst dereceden kültürlü bir aydınla evlenmişti. Kocası ünlü Sekuane Tusuan'e Chu'nun çalışma arkadaşıydı. Genç kızın iki katı yaşı olan bu bilgin orantısız beraberliğin ardından 3 sene içinde öldü. Genç Dul daha 21 yaşına basmadan dünyada tek başına kalmıştı. O tarihte Kinfo Pekin'e yaptığı bir yolculukta onu gördü. Genç kadını tanıyan Wang, kayıtsız öğrencisinin dikkatini bu sevimli insanın üzerine çekti. Kinfo sevimli Dul'un kocası olma hayaline kapıldı ve yaşam koşullarını değiştirmeyi düşündü. Leu kendisine yapılan teklife duyarsız kalmadı. Filozofun çok sevindiği evlilik olayı Kinfo Pekin'e döner dönmez gerçekleşecekti. Şangay'da Kinfo'nun zorunlu işlerini bitirmesi bekleniyordu. Dul kadınların yeni evlilik yapmaları Çin'de adetten sayılmazdı. Bunun nedeni batılı ülkelerdeki benzerleri gibi çok arzuladıkları halde evlenemediklerinden değil de bu arzuyu paylaşacak ortak bulamamalarındandı. Kinfo'nun bu kurala aykırı bir istisna olmasıysa bilindiği gibi kendisinin biraz tuhaf bir tip olmasından kaynaklanıyordu. Aslında Liu yeniden evlenirse Pelu'ların altından geçme hakkını yitirecekti. Pelu'lar ölen eşi anmak için imparator tarafından dikilen kemerlere denirdi. Bu kemerler ölen eşine gösterdiği sadakatle tanınan ünlü kadınlar onuruna yükseltilirdi. Nitekim o eşlerden biri olan dul kadın Sung, kocasının mezarı yanından asla ayrılmak istememiş, dul kadın Kung Qiang kolunu kesmiş, dul kadın Yen Qiang ayrılık acısının bir simgesi olarak yüzünü çirkinleştirmişti. Fakat Liu 20'li yaşlarında olduğundan daha iyi bir şey yapmayı düşündü. Dışarıdan gelen söylentilere kulak asmayacak, Çinli ailesinde kadına düşen rolü bütünüyle üstlenip itaatkar yaşama dönecekti. Evcilerdemler hakkında Lin'un kitabında yer alan temel kurallara uyacak, Nietzsche'nin kitabında belirtilen evlilik ödevlerini yerine getirecek, nihayet evli kadının saygınlığını kazanacaktı. Zaten genel anlamda sanıldığı gibi nikahlı kadına üst sınıflarda asla bir köle gözüyle bakılmazdı. Leo zeki ve eğitimliydi. Varsıl sıkılganın yaşamında nasıl bir yer tutacağını anlamış, mutluluğun şu ölümlü dünyada da var olduğunu kanıtlamak arzusuyla genç adama doğru yöneldiğini hissetmiş ve yeni yazgısına boyun eğmeye razı olmuştu. Bilgin ölümünden sonra genç Dulu hali vakti yerinde ama az çok sıkıntılı durumda bırakmıştı. Şaku caddesindeki ev mütevazı bir konuttu. Bütün ev işlerini, Huysuz Nan görüyor, ne var ki can sıkıcı davranışlarıyla Leo'yu üzüyordu. Üstelik bu davranışlar Çinli hizmetçilere özgü değildi. Genç kadının tercih ettiği yer yatak odasıydı. İki aydır Şangay'dan varsıl mobilyalar gelmesine rağmen içerideki eşyalar hayli sadeydi. Duvarlara birkaç tablo asılmıştı. Bunların içinde ihtiyar ressam Huan Tse Nen'in bir başyapıtı bu işe aşina olanların dikkatini çekiyordu. Görkemli tablo... Görenin birkaç çağdaş sanatçısının ürünü olan özbe öz çinli sulu boya resimlerin ortasında yer alıyordu. Kanatlarını açmış kocaman kelebeklere benzeyen ve ünlü Svadow ekolünden gelen yelpazelerle kebir masanın üzerine serilmişti. Porselen bir vazodan yapay çiçeklerin nazik yaprakları sarkıyordu. Çiçekler Formoza Adası'nın Arabiya Papirifera cinsi fidan özünden üretilmişti. Japonya'nın kırmızı zambakları, sarı krizantemleri, beyaz nilüferleriyle rekabet edecek güzellikteydiler. Ahşap jardiniyerlerin üstüne ince ince işlenmişler, onların etrafını sarmalamışlardı. Bu bütünlüğün yanında pencerelerden sarkan bambu hasırlar ancak hafif bir ışığı sızdırıyor, güneş ışınlarının süzülerek içeri girmesini sağlıyorlardı. Kocaman atmaca tüylerinden yapılmış şatafatlı bir sıcaklık siperinin üzerine aynı benekli tüylerle Çin'de güzelliğin simgesi olan büyük bir şakayı kresmedilmişti. Pagoda biçiminde iki büyük kuş kafesi, Hindistan'ın eşsiz kuşlarını canlandıran kaleidoskoplar, rüzgarla işleyen ve rüzgaresince cam plakaları titreşen birkaç tiemol. Bütün bu eşyalar yokluğu aranan birinin özlemine anlam katıyor, Yatak odasının ilginç süslemesini tamamlıyordu. Hala mektup yok mu nan? Yok madam, hala yok. Şuleu sevimli bir genç kadındı. Sarı değil, ak tenliydi. Nitekim bu haliyle Avrupalıların bile gözünü okşayacak denli güzeldi. Şakaklarına doğru kalkan tatlı gözleri, yeşil yeşim taşından tokalarla tutturulmuş birkaç şeftali çiçeğiyle süslü siyah saçları, küçük beyaz dişleri Çin'i mürekkebinin hafif dokunuşlarıyla kararan kaşları vardı. Yanaklarına ne allık ne pudra hiçbir şey sürmüyordu. Genellikle Çinli güzellerin kullandıkları gibi ne alt dudağında lal rengi ruj ne iki gözünün arasında dikey bir çizgi ne de yüzünde imparator Sarayı'nın milyonlarca para harcayarak ithal ettiği o fondöten vardı. Genç dul kadın böyle yapay maddelere tenözül etmezdi. Zaten Shakua Caddesi'ndeki evinden pek dışarı çıkmıyordu. Her Çinli kadın dışarıya çıkarken böyle bir maskeye bürünürdü. Oysa o bu maskeyi küçümsüyordu. Leon'un giyim kuşamına gelince son derece sade ve nazikti. Geniş sırma işlemeli uzun bir entari, bu giysinin altında kıvrımlı bir eteklik, bele kadar uzayan altın telkarilerden şeritlerle süslü göğüslük, kemerli bir pantolon, pantolonun paçalarını örten nankin ipeğinden çoraplar, incilerle süslü cici terlikler. Genç dulun daha sevimli görünmesi için başka şeye gerek yoktu. Ayrıca nazik eller, uzun ve pembe tırnaklar, bu tırnaklara ince bir sanatla işlenen küçük gümüşü ojeler bu güzelliğe çeşnik atıyordu. Ya ayaklar? Ayakları küçüktü. Ne mutlu ki kaybolmakta olan bir barbar adeti sonucu küçültülmemiş, doğa onları böyle yaratmıştı. O moda 700 yıldır devam eder ve büyük olasılıkla kökeni sakat bir prensesten ileri gelirdi. Operasyon en basit şekliyle ayak parmaklarının dördünün ayak tabanı altına bükülmesi sonucu gerçekleştirilir, topuk kemiğine dokunulmaz ama bacak kesik koni biçimine dönüşür. Yürümek zorlaşır, kansızlığa neden olabilir. Sanıldığı gibi kocaların ilgisini çekecek diye bu operasyonu yaptırmanın hiçbir anlamı yoktur. Zaten Tatar istilasından bu yana bu adet günden güne kaybolmaktadır. Günümüzde ayağın şekilsizleşmesine doğuran ve küçük yaşta acılı operasyonlara neden olan bu adete on üzerinden ancak üç Çinli kadın uymaktadır. Leu, ''Mektup bugün gelebilir.'' dedi. ''Şuna bir baksanıza Haminne.'' Odadan homurdanarak çıkan Matmazel'le saygısızca karşılık verdi. ''Baktım, bir şey yok.'' Leo kafasını dağıtmak için biraz çalışmak istedi. Kinfo için bir çift çorap örerken yine onu düşünüyordu. Çorap imalatı hangi sınıftan olursa olsun Çinli evlerinde sadece kadına ait bir işti. Fakat çorap birdenbire elinden düştü. Ayağa kalktı. Şekerleme kutusundan 2-3 tane şeker alıp ağzına attı. Şekerler dişlerinin arasında çıtırdarken bir kitabın sayfalarını açtı. Bu Nuş'un adında bir eğitim kuralları kitabıydı. Her evli kadının okuması gerekirdi. İlkbahar çalışmak için nasıl en elverişli mevsimse, şafak da günün en elverişli anıdır. Erken saatte kalkın. Kendinizi uykunun tatlı gevşekliğine bırakmayın. Dut ağacı ve kenevire özenle bakın. İpek ve pamuğu titizlikle dokuyun. Kadınların neredemi boş durmamak ve tutumlu olmaktır. Komşular size övgü düzerler. Kitap birden kapandı. Sevecen Leo okuduğu şeyleri düşünmüyordu bile. Kendi kendine, nerede diye sordu. Kantona gitmiş olmalı, Şangay'a mı dönüyor? Pekin'e ne zaman varacak? Deniz zorluk mu çıkarıyor? Tanrıca Koan'in onun yardımına koşsun. Genç kadın endişe içinde böyle söyleniyordu. Sonra gözleri dalgın dalgın bir masa örtüsüne takıldı. Sanatsal bakımdan binlerce küçük parçaya ayrılmış bir örtüydü. Portekiz'de çok tutulan bir çeşit kumaş mozaiği. Üstüne sadakat simgesi olarak ördek mandarini ailesi resmedilmişti. Bir jardiniyere yaklaştı. Rastgele bir çiçek kopardı. ''Ya'' dedi. ''Bu ilkbaharın, gençliğin ve sevincin simgesi olan yeşil söğdün çiçeği değil. Üzünün ve sonbaharın simgesi. Sarı krizantem.'' Gitgide endişeleniyordu. Kendini oyalamak istedi. Ut orada duruyordu. Parmakları çalgının tellerini tıngırdattı. Dudaklarından birleşen eller şarkısının ilk sözleri döküldü ama devam edemedi. Mektuplar eskiden gecikmezdi diye düşündü. Ruhum heyecan içinde kalır onları okurdum veya gözlerime hitap eden o satırlar yerine sesini işitebilirdim. Aygıt sanki o yanımdaymış gibi konuşurdu. Gözleri la ketek ayaklı masanın üzerinde duran fonografa ilişti. Kinfon'un Şangay'da kullandığı Aygıt'ın aynısıydı. Aralarındaki uzaklığa rağmen ikisi de birbirini dinleyebiliyor, daha doğrusu seslerini işitebiliyorlardı. Gel gelelim Aygıt bugün de suskun kalmıştı. Yokluğu aranan kimsenin düşüncelerini iletmiyordu. O sırada Hamini içeri girdi. ''İşte mektubunuz.'' dedi. Şangay'dan gelen zarfı Leo'ya teslim ettikten sonra nan dışarı çıktı. Genç kadının dudaklarında bir tebessüm belirdi. Gözleri canlı canlı parladı. Uzun uzun zarfı seyretmek için vakit yitirmeden hemen yırtıp açtı. Böyle yapmaya alışkanlık edinmişti. Zarfın içinden çıkan mektup değildi. Yanlamasına giden çiziklerden oluşan bir kağıttı. Fonografa kaydedilen bu çizikler insan sesinin bütün tonlarını iletiyordu. Leo sevinç içinde... Bu daha güzel diye bağırdı. Hiç olmazsa sesini duyarım. Kağıdı fonografın rulosuna yerleştirdi. Saat yönünde dönen bir hareket başlayınca Leo kulağını yaklaştırıp iyi tanıdığı sesi işitti. Şöyle diyordu. Benim küçük ortanca kardeşim. Başıma gelen felaket sonbaharda doğudan esen rüzgarın sararan yaprakları silip sürüklemesi gibi bütün varlıklarımı alıp götürdü. Benim sefaletime ortak olacak bir sefil istemiyorum. Binlerce acıyla yıkılan bendenizi unutun. Umutsuz Kinfo. Genç kadın için ne darbeydi ama. Şimdi onu daha acı bir hayat bekliyordu. Evet Doğu rüzgarı sevdiğinin servetiyle birlikte son umutlarına dağılıp götürmüştü. Kinfo'nun kendisine duyduğu sevgide uçmuş muydu acaba? Zira genç adam salt zenginlikten doğan mutluluğa inanırdı. Ah zavallı Leo, şimdi ipi koparak yere savrulan uçurtmaya benziyordu. Çağrılan Nan omuzlarını silkti ve hanımını Hang'a götürdü. Bu yapay olarak ısıtılan yataklardan biriydi. Ama zavallı Leo'ya öyle soğuk gelmişti ki. O geceyi uykusuz geçirdi. Geçen saatler çok uzun geliyordu. Bölüm 6 Bu durum belki de okurda... Le Son Tüner bürolarında bir tur atma arzusu uyandıracaktır. Ertesi gün kendisini yalancı çıkarmayan şu dünya işlerini küçümseyen Kinfo tek başına evden ayrıldı. Tek düze adımlarla Creek'in sağ kıyısından ilerledi. İngiliz kolonisini Amerikan kolonisinden ayıran ahşap köprüye varınca nehrin üzerinden geçti. Missions Kilisesi ile ABD konsolosluğu arasında yükselen güzel görünümlü bir eve yöneldi. Evin ön yüzüne bakırdan büyük bir tabela asılmıştı. Tabelanın üzerine mezar taşına yazılan harflerle şunlar yazılıydı. Leson Tüner, Hayat Sigorta Şirketi, Teminat 20 Milyon Dolar, Ana Acente William J. Bidolf. Kinfo, ikinci bir kapitone kanada olan kapıyı itti ve kendini bir büroda buldu. Büro yaslanacak yükseklikte parmaklıklı bir korkulukla iki bölüme ayrılmıştı. Birkaç klasör dolabı, nikel kapa maçlı kitaplar, ajente elemanlarının çalıştığı 2-3 masa, saygıdeğer William J. Bidolf'a ayrılan komplike bir yazı masası. Odanın içinde bulunan eşya işte bunlardı. Bu ev, Wusun kıyılarındaki bir konuttan çok Broadway şirketine ait olan bir yapıya benziyordu. William J. Bidolf, Çin'de hayat ve yangın sigortası hizmeti gören şirketin ana ajentesiydi. Şirketin merkezi Chicago'daydı. Le yani yani Yüzyıl, müşterileri kendine çeken güzel bir isimdi ve ABD'de çok tanınmıştı. Dünyanın dört bir yanında şubeleri ve temsilcileri bulunuyordu. Bütün riskleri sigorta etmeyi göze alarak korkusuzca büyük işler yapıyordu. Nitekim bu türden işler yaparak kasalarını dolduran şirketlerin çalışmalarını Çinliler de benimsemeye başlamıştı. Çin'de evlerin büyük çoğunluğu yangına karşı sigorta edilmiş, ölüme ilişkin sigorta sözleşmeleri düzenlenmişti. Çinli imzalar bu sözleşmelerin altından eksik olmuyordu. Le afişleri Şangay kapılarına asılmaya başlamış, Kinfo'nun zengin Yemeni'nin duvarlarında da görünmüştü. Wang'ın öğrencisi, saygıdeğer William J. Bidolf'u ziyarete gelirken, yangına karşı sigortayı düşünmüyordu. İçeri girerken, Monsieur Bidolf?'' diye sordu. William J. Bidolf, her zaman herkesin hizmetine hazır bir makina gibi oradaydı. 50 yaşlarında bir adamdı. Düzgün biçimde siyahlar giymiş, beyaz kravatlı, top sakallı, ıyıksız, Amerikan tipli biri. William J. Bidolf, kiminle konuşma onuruna eriyorum? diye sordu. Şangay'dan Monsieur Kinfo. Monsieur Kinfo? Le Söntiniyeri müşterilerinden. poliçe numarası 27200. Ta kendisi. Monsieur. ''Size ne gibi bir yardımla bulunabilirim?'' ''Kinfo, sizinle özel konuşmak istiyorum.'' karşılığını verdi. İki kişi arasındaki görüşme çok kolay geçecek olsa gerekti. Zira William J. Bidolf, Çince'yi nedenli güzel konuşuyorsa, Kinfo da İngilizce'yi aynı güzellikte konuşuyordu. Zengin müşteri kendisine yaraşan özel bir odaya kabul edildi. Odaya çift kapıdan geçiliyordu. Yere kalın halılar serilmişti. Öyle ki Tsing Hanedanı'nın devrilmesi için burada bir komplo bile hazırlanabilirdi. Çin'in en hassas hafiyeleri bile içeride ne konuşulduğunu duyamazlardı. Yani birilerinin kendilerini dinlemesinden korkmaya hiç gerek yoktu. Gazla ısıtılan bir şöminenin önünde bulunan sallanmalı bir iskemleye oturan Kinfo, "Monsieur," dedi, ''Sizin şirketinizle bir anlaşma yapmak istiyorum.'' Bir kapital karşılığında hayat sigortası yaptırmak istiyorum. Toplam bedeli birazdan belirtirim. William J. Bidolf, Monsieur diye cevap verdi. Bundan daha basit bir şey olamaz. Bir poliçenin altına atılan iki imza, yani sizinkiyle benimki, bu iş için yeterli. Geriye birkaç formalite kalıyor. Fakat Monsieur, şu soruyu sormama izin verin. Çok ileri yaşlarda ölmeye niyetiniz olduğu anlaşılıyor. Ama şey, Kinfo neden? dedi. Hayat sigortası gayet olağan bir şey. Kendini sigorta ettirene yakında öleceğini hatırlatıyor. William J. Bidolf son derece ciddi cevap verdi. Monsieur, Le müşterilerinde böyle bir ölüm korkusu olamaz. Zaten isminden de anlaşılmıyor mu? Kendini bize sigorta ettirmek uzun bir ömrü belgelemek demektir. Beni bağışlayın ama bizim müşterilerimiz arasında yüz yaşını geçmeyen yoktur. Çok az. Nadira. Sırf onların yararı için ömürlerini kısaltmalıyız. Yani muazzam işler yapıyoruz. Sizi uyarıyorum Monsieur. Lesonton'ü yere kendini sigorta ettirmek, kendi hayatını güvence altına almak demektir. Kinfo soğuk bir bakış atarak, ha, dedi. Bir devlet bakanı kadar ciddi olan sigortacının hiç şaka yapar bir havası yoktu. Kinfo devam etti. Her neyse, 200 bin dolar karşılığında kendimi sigorta ettirmek istiyorum. William J. Bidolf, yani 200 bin dolarlık bir kapital, dedi. Bu rakamı bir deftere kaydetti. Rakamın büyüklüğü onu hiç şaşırtmamıştı. Bilirsiniz, diye ekledi. Bu sözleşmeden yararlanan kimse, yani kendini sigorta ettiren kişi hayatını kaybederse sigorta sözleşmesinin hiçbir hükmü kalmaz. Ve meblağ ne kadar olursa olsun şirkete ödenen primler iade edilmez. Biliyorum. Peki... Hangi riskler karşılığında bu sigortayı düşünüyorsunuz? Hepsi. Kara ya da deniz yolculuğuna ilişkin riskler mi? Çin'in sınırları dışında yaşayacağınız olaylar için mi? Evet. Bir mahkumiyet kararına ilişkin riskler mi? Evet. Düello riskleri mi? Evet. Askerlik görevi sırasındaki riskler mi? Evet. Ancak ödeyeceğiniz primler çok yükselecek. Ne gerekiyorsa öderim. Pekala. Kinfo ekledi. Siz sözün etmediniz ama çok daha önemli bir riski var. Hangisi? İntihar. Sanırım Le sainte sözleşme şartları içinde o da vardır. Ellerini ovuşturan William J. Bidolf ''Elbette Mösyö, elbette'' diye cevap verdi. Hatta o olay bizim için büyük bir kazanç kapısıdır. Şunu iyice anlayın. Bizim müşterilerimiz hayata tutunan insanlardır. İntihar sigortası yaptıranlar bile... Asla kendilerini öldürmezler. Kinfo önemli değil dedi. Kişisel nedenlerim var. O riski de sigorta ettirmek istiyorum. Nasıl isterseniz ama hatrı sayılır bir prim olacak. Az önce söyledim ya ne gerekirse öderim. Bir yandan defterine notlar alan William J. Bidolf anlaştık dedi. Ne diyorduk? Deniz, yolculuk, intihar riskleri. Kinfo ''Bu koşullarda ödenmesi gereken toplam prim miktarı ne olacak?'' diye sordu. Sigortacı, ''Sevgili Mösyö'' cevabını verdi. Primlerimiz şirketin saygınlığına yaraşan şekilde matematiksel bir doğrulukla hesaplanmıştır. Eskiden olduğu gibi artık Duvillars'ın ödeme tarifesi esas alınmıyor. Duvillars'ı tanır mısınız? ''Tanımam.'' İlginç bir istatistikçidir ama eskimiştir. Çok eskimiştir zira <gülüyor> ölmüştür. Onun düzenlediği ünlü tarifeler... Hala birçok Avrupa şirketinde kullanılıyor. Ancak modası geçmiş tarifelerdir. Çünkü bugün ortalama ömür yeni gelişmelerle uzamıştır. Nitekim bugün daha uzun bir ortalamayı göz önüne alıyoruz. Sonuçta sigortalıya daha elverişli olanaklar sağlanıyor. Primler ucuzluyor ve daha uzun yaşıyor. Fırsat bu fırsattır diyerek Le lehine her şeyi yutturmaya çalışan ağzı kalabalık sigortacıyı susturan Kinfo tekrar sordu. Toplam prim miktarı ne olacak? William J. Bidolf Monsieur dedi. Affınıza sığınarak yaşınızı öğrenmek isteyecektim. 31 31 yaş için olağan riskleri göz önüne alırsak yıllık ödemeniz 200 bin dolarlık bir kapital için 5400 dolar olacak. Kinfo Benim ileri sürdüğüm koşullarda ne olacak? diye sordu. İntihar dahil bütün riskleri sigorta ettirirken mi? Özellikle intihar. Defterinin son sayfasındaki tarifeye bir göz atan William J. Bidolf sevimli bir ses tonuyla ''Bu bakımdan en az %25 olur.'' dedi. Yani 50 bin dolar. Prim ödeme koşulu nasıl oluyor? Sigortalının isteğine bağlı. Ya tamamını ya da aydan aya. Ya ilk iki aylık ödeme? 8332 dolar. Sevgili Mösyö, bugün Nisan ayının 30'u. Bu tarihte yapılan ödemeler 30 Haziran'a kadar geçerli olacak. Kinfo, Monsieur, dedi. Bu koşullar bana uygun. Buyurun, ilk iki aylık primi ödüyorum. Cebinden dolar cinsinden bir tomar kağıt para çıkarıp masanın üzerine koydu. William J. Bidolf, tamam, çok iyi, karşılığını verdi. Yalnız poliçeyi imzalamadan önce bir formaliteyi yerine getirmemiz gerekiyor. Nedir o? Şirket doktoruna muayene olmanız lazım. Ne için bu muayene? Sağlık kontrolünden geçeceksiniz. Ömrünüzü kısaltan herhangi bir hastalığınız olup olmadığı anlaşılacak. Uzun yaşayacağınıza dair kesin kanıtlar vermeniz gerekiyor. Kinfo itiraz ederek, ne gereği var? dedi. Düelloyu, intiharı bile sigorta ettiriyorum ya. William J. Bidolf daima gülümseyerek, ama Mösyö diye cevap verdi. İçinizde yuvalanan ve birkaç ay içinde sizi götürecek olan bir hastalık bize nereden baksanız 200 bin dolara mal olabilir. Sanırım intihar etmem de buna mal olacak. Nazik sigortacı Kinfo'nun elini tutup yavaşça okşadı. Aziz Mösyö dedi. Şunu söylemekten onur duyarım. İntihar riskini sigorta ettiren pek çok müşterimiz asla kendilerini öldürmez. Kaldı ki onlara göz kulak olmamız bize yasaklanmamıştır bu konuda son derece kötüm davranırız? Kinfo, ya dedi. Kişisel görüşümü söylememe izin verin. Le Centenaire müşterileri arasında en uzun süre prim ödeyenler onlardır. Hem söyler misiniz, Varsal Monsieur Kinfo ne diye intihar etsin ki? Peki Varsal Monsieur Kinfo neden kendini sigorta ettiriyor? William J. Bidolf, Le Centenaire müşterisi sıfatıyla çok yaşayacağına emin olmak için, diye cevap verdi ünlü şirketin adamıyla daha uzun süre tartışmak gereksizdi söylediklerinden o denli emindi ki sözlerine devam ederek peki şimdi 200 bin dolarlık sigorta kimin yararına yapılıyor sözleşmeden kim çıkar sağlayacak dedi kinfo iki kişi var dedi payları eşit mi hayır değil birinin payı 50 bin dolar ötekinin 150 bin 50 bin dolar kime ayrılıyor mösyo Wang'a. Filozof Wang mı? Ta kendisi. Geriye kalan yüz bin. Pekin'den Madame Leo'ya. William J. Bidolf hak sahiplerini defterine kaydederken son kelime olarak Pekin'den diye ekledi. Sonra Madame Leo'nun yaşı kaç diye sordu. Kinfo 21 diye cevap verdi. Sigortacı o dedi. Genç kadın sigorta edilmiş kapital miktarına ulaşana kadar iyice yaşlanmış olacak. Niçin yaşlanacak söyler misiniz? Çünkü siz yüz yıl aşkın bir süre yaşayacaksınız sevgili Mösyö. Filozof Wang'a gelince. 55 yaşında. Öyleyse bu sevimli adamın hiçbir şey ulaşamayacağı kesin. Ömrü yetmez. Onu görürüz Mösyö. William J. Bidolf "Monsieur, 55 yaşına gelmiş biri olarak 100 yaşında ölecek olan 31 yaşındaki bir adamın mirasçısı olsaydım, onun mirasına konmayı hiç düşünmezdim.'' diye cevap verdi. Kapıya doğru yönelen Kinfo, ''Müsaadenizle, Monsieur," dedi. ''William J. Bidolf, müsaade sizin.'' cevabını verdi ve Le Sontanier'in yeni müşterisi önünde saygıyla eğildi. Ertesi gün şirket doktoru kural gereği Kinfo'yu muayene etti. Sağlık raporunda şöyle yazıyordu. Demirden beden, çelik kaslar, tertemiz ciğerler. Şirketin bu denli sağlam yapılı bir sigortalıya itirazı olamazdı. Poliçenin bir tarafını filozof Wang ve genç Dul adına Kinfo, öteki tarafına da şirket temsilcisi William J. Bidolf imzaladı. Ne Liu ne de Wang'ın olasılık dışı koşullar hariç Kinfo'nun kendileri yararına düzenlediği sözleşmeden haberi olacaktı. Bu gizlilik, Le söz konusu kapitali kendilerine teslim edeceği güne kadar devam edecekti. Sadık milyonerin son hayırseverliği böyleydi. Ölüm 7 Çin'in gelenek ve görenekleri söz konusu olmasa durum daha üzücü olacaktı. Saygıdeğer William J. Bidolf ne derse desin, Le fonları ciddi biçimde tehdit altındaydı. Gerçekten Kinfo kararını verdikten sonra uygulanmasını erteleyenlerden değildi. Wang'ın öğrencisi tam anlamıyla batmıştı. Yaşamına son vermeye kararlıydı. Zaten öyle bir yaşamdı ki bu, zengin olduğu günlerde bile kendisine hüzün veriyor, sıkıntılara boğuyordu. Varışından 8 gün sonra, San tarafından kendisine teslim edilen mektup San Francisco'dan geliyordu. Kaliforniya Merkez Bankası iflas etmişti. Oysa bilindiği gibi, Kinfo'nun servetinin neredeyse tamamı, şimdiye dek son derece sağlam görünen bu ünlü bankanın hisse senetlerinde yatıyordu. Ancak hiç kuşkuya yer yoktu. Haber nedenli inanılmaz olsa da ne yazık ki doğruydu. Kaliforniya Merkez Bankası'nın iflas ettiğini Shanghai'dan gelen gazetelerde doğruluyordu. İflas Kinfo'yu tamamen batırmış oluyordu. Gerçekten bankanın hisse senetleri dışında geride ne kalmıştı? Hiç. Ya da neredeyse hiçbir şey. Şangay'da satışı çok zor gerçekleşecek olan konutu ona çok yetersiz bir gelir sağlayacaktı. Le kasasına giren 8 bin dolar prim, aynı gün satışa çıkardığı Tisintis'in tisin gemicilik şirketindeki birkaç hisse senedi ucu ucuna ihtiyaçlarını giderebilirdi. Şu anda tüm serveti bundan ibaretti. Bir batılı, bir Fransız, bir İngiliz böyle bir yıkımın ardından yeni başlayacağı hayatı gözden geçirir, Çalışarak yaşamını yeniden kurmaya çabalar. Oysa Çinli seçkin bir kişi başka türlü düşünüp öyle davranmaya karar verir. Nitekim gerçek bir Çinli olan kinfonun bile bile kendini öldürmeyi düşünmesi bilincindeki sarsıntıdan kaynaklanmıyordu. İşin içinden sıyrılmanın bir yolu olarak sarı ırka özgü o kayıtsızlıktan ileri geliyordu. Çinli'nin salt pasif bir cesareti vardır ama bu cesaret en yüksek derecededir. Ölüme karşı duyduğu kayıtsızlık gerçekten olağanüstüdür. Hasta olduğu zaman hiç zayıflık göstermeden sonunu bekler. İdam mahkumu olup da kendini celladın ellerine bırakırken yüzünde korkudan eser yoktur. Çok sık görülen ölüm cezalarını, Çin'de acımasızca uygulanan işkenceleri öyle benimsemiştir ki bunların dünya işleri olduğunu düşünerek umursamaz. Nitekim ölüm düşüncesi bütün ailelerde gündemdedir ve bütün konuşmaların ortak konusudur. Bunun şaşılacak bir yanı yoktur. Hayatın en sıradan olaylarında bile varlığını hissettirir. Ataların inancı en zavallı insanlara kadar gelmiştir. Zengin bir konutta odalardan birinin bir çeşit kutsal tapınağa ayrılmaması mümkün değildir. Yoksul bir kulübede köşelerden biri mutlaka atadan kalma kutsal bir anmalığa aittir. Atanın bayramı ölümünün ikinci ayında kutlanır. İşte bunun içindir ki bebek kundaklarının, gelin duvaklarının satışını yapan mağazalarda çeşitli cenaze levazımatı da bulunur. Bu malzemeler Çin ticaretinin önemli bir kesimini oluştururlar. Gerçekten bir tabut satın almak seçkin Çinlilerin belli başlı meraklarından biridir. Baba evinde tabut bulunmuyorsa eşya eksik sayılır. Oğlun birincil ödevi, Yesemakta olan babasına tabut armağan etmektir. Sevecenliğin dokunaklı bir kanıtıdır tabut. Özel bir odaya yerleştirilir, süslenir, bakımı yapılır ve ölen kimsenin bıraktığı şeyler uzun yıllar boyu dindarca bir özenle tabutta muhafaza edilir. Kısaca ölülere saygı, Çin dinsel inancının temel yapısıdır ve aile bağlarının sıkılaşmasına katkıda bulunur. Kinfo başkalarından farklı olan mizacı sayesinde Artık hayatına son vermeyi sakin sakin düşünebilirdi. Sevgiyle bağlı olduğu iki insanın yazgısını güvence altına almıştı. Daha başka neden pişmanlık duyabilirdi? Hiç. Hem intihar kendisi için pişmanlık bile sayılmazdı. Batılı uygarlaşmış ülkelerde suçtu ama Orta Asya'nın bu tuhaf uygarlığında meşru bir eylemdi. Kinfon'un kararı kesindi. Hiçbir şey onu kararından caydıramazdı. Hatta filozof Wang bile. Üstelik bu adam öğrencisinin tasarılarından kesinlikle habersizdi. San da hiçbir şey bilmiyordu. Ancak bir şey dikkatini çekmişti. Her günkü saçmalıklarını çekemeyen Kinfo, şimdi daha ılımlı davranıyordu. San ne de olsa bu durumdan memnundu. Artık kendine Kinfo'dan daha iyi bir efendi bulamazdı. Bu yeni koşullarda artık kıymetli at kuyruğundan emindi. Rahat rahat arkasında sallayabilirdi. Bir Çinli atasözü şöyle der. Şu dünyada mutlu olmak için Kanton'da yaşamak ve Liu Chu'da ölmek gerekir. Gerçekten yaşamın bütün olanakları Kanton'dadır. Liu Chu'da ise en güzel tabutlar imal edilir. Kinfo ister istemez oraya sipariş verecekti. Son istirahat yatağının tam zamanında gelmesi lazımdı. Her seçkin Çinli'nin biricik saplantısı sonsuz uykusuna doğru dürüst yatmaktı. Öte yandan beyaz bir horoz satın aldı. Bilindiği gibi horoz pır pır uçan ruhu kendine çeker ve Çinli ruhunu içinde cisimleştirir. Görüldüğü gibi filozof Wang'ın öğrencisi hayatın ayrıntılarına kayıtsız kalıyordu ama ölümün ayrıntıları bakımından hiç duyarsız değildi. Şimdi kendi cenaze programını kaleme almaktan başka yapacak bir şey kalmamıştı. Aynı gün temiz bir kağıdın üzerine son isteklerini yazdı. Şangay'daki evini genç Dula, imparator Taiping'in portresini Wang'a vasiyet etti. Wang bu portreye her zaman hayran hayran bakardı. Bu vasiyetlerle son sigorta edilen kapitalden ayrı tutulmuştu. Qin Fu kendi cenazesine katılacak olanların yürüyüş düzenini de belirtti. İlkin artık akrabalarından yoksun kaldığından dostlarından bir kısmı kortejin başında yarılacaktı. Çin'in matem rengi beyazdı. Bu nedenle hepsi beyazlar giyecekti. Uzun zaman önce Şangay köyünde yaptırılan mezara kadar giden yollar boyunca gömme işini yerine getirecek uşaklar iki sıra halinde dizilecekti. Bunlar çeşitli simgeler, mavi güneş şemsiyeleri, mızrak ve teberler, adaleti simgeleyen kraliyet asaları, ipekli siperlikler, seremoniye ilişkin iri harflerle yazılı pankartlar taşıyacaktı. Uşaklar beyaz kuşakla siyah bir gömlek giyecek, başlarında kırmızı ibikli siyah fötür şapka bulunacaktı. Birinci grup dostların arkasında bir öncü yürüyecekti. Tepeden tırnağa kırmızılara bürünen bu adam gonga vurarak ölünün resmi önünde ilerleyecekti. Resim çok süslü, içinde ölümün terekesi bulunan bir sandığa asılıydı. Sonra ikinci grup dostlar geliyordu. Bu insanların baygınlık geçirme olasılığı olduğundan belirli aralıklarla bir önlem olarak yere yastıklar serilecekti. Son grup nihayet genç insanlardan oluşacaktı. Altın sarısı ve mavi renkli bir gölgeliğin altına giren bu kişiler, Yollara metal kuruşlar gibi delikli, küçük, beyaz kağıtlar serpecekti. Bunun anlamı konvoya karışmaya kalkışan kötü ruhları uzaklaştırmaktı. Bunların ardından tabut belirecekti. Tabut, üzerine menekşe rengi ipekli kumaşlar serilmiş, kumaşın üzerine ejderha sırmalar işlenmiş, görkemli bir tahterevanda taşınacaktı. Tahterevan çift sıra halinde dizilen Buda rahiplerinin ortasında yer alacak, 50 uşağın omuzlarında ilerleyecekti kırmızı, sarı ve gri renkli ayin kaftanı giyen rahipler ölüm duaları okuyacaklardı. Dualar, gongların gümbürtüleri, flütlerin ciyaklamaları ve şiddetle öten 2,5 metre boyundaki boruların seslerine karışacaklardı. Nihayet en arkada beyaz kumaşlara bürünmüş matem arabaları bu görkemli konvoyun sonunu getirecekti. Bütün cenaze masrafları varsıl ölünün son kaynaklarını da tüketmiş olacaktı. Aslında bu program olağanüstü bir özellik sergilemiyordu. Genellikle bu sınıftan olan insanların cenazeleri Kanton, Şangay ya da Pekin sokaklarında dolaştırılır. Bu gösteri Çinlilerin artık hayattan ayrılan insana karşı duydukları içten saygıdan kaynaklanır. 20 Ekim'de Liu Chu'dan gönderilen bir sanduka, Kinfo'nun Şangay'daki konutuna ulaştı. İçinde sipariş edilen ve özenle ambalajlanan tabut vardı. Bu manzarayı ne Yame'nin hizmetkarları, ne San, ne de Wang hayretle karşılamıştı. Tekrar edelim, hiçbir Çinlinin sonsuza dek içinde uyuyacağı yatağı hayattayken hazırlamaması görülmüş şey değildi. Liu Chu imalatçısının başyapıtı olan tabut, atalar odasına yerleştirildi. Filozof Wang'ın öğrencisi onu kullanacağı güne kadar kuşkusuz uzun süre bekleyecekti. Orada fırçalanıp cilalandı. İstakayla parlatıldı. Böyle olmaması gerekti ama Kinfo'nun günleri sayılıydı ve ailenin ölüler kategorisine onu gönderecek olan an yaklaşıyordu. Gerçekten Kinfo aynı akşam bu dünyadan ayrılmayı kesinlikle kafasına koymuştu. Gün içinde Mahsun Leu'nun bir mektubu geldi. Genç dul elinde ne varsa Kinfo'ya vereceğini belirtiyordu. Servet onun için hiçbir şeydi. Hiçbir şeyde gözü yoktu. Yalnız onu seviyordu. Başka şeye ne gerek vardı? Daha mütevazi bir yaşamda mutlu olmayı başaramazlar mıydı? İçtenlik ve sevgi dolu bu mektup, Kinfo'yu kararından caydıramazdı. Salt ölümüm onu zenginleştirebilir, diye düşündü. Geriye bu yüce eylemi nasıl gerçekleştirileceği kalıyordu. Kinfo o ayrıntıları düzenlerken bir çeşit zevk kalıyordu. Son anda geçici de olsa bir heyecanın yüreğini hoplatacağını umut ediyordu. Yame'nin duvarları içinde dört tane sevimli küçük köşk bulunuyordu. Bu yapılar Çinli nakkaşların yeteneğini kanıtlayan fantazilerle dekore edilmişti. Anlamlı isimler taşıyorlardı. Mutluluk adını taşıyan yapıya Kinfo hiç girmezdi. Servet köşküne derin bir küçümsemeyle bakardı. Haz köşkünün kapıları uzun zamandır kendisine kapalıydı. Uzun ömür köşkünü ise yıktırmaya karar vermişti. İşte kafasındaki düşünce bu köşkü seçmesine neden oldu. Gece bastırınca onun içine kapanacak, ertesi gün orada bulacaklar ve artık mutlu ölüme kavuşmuş olacaktı. Kararı kesin de ama nasıl ölecekti? Japon gibi karnını mı yaracak? mandarin gibi kuşağıyla kendini mi boğacak, yoksa antik romanın epikrosçusu gibi banyoda damarlarını mı kesecekti? Hayır. Bu yöntemler dostlarının ve hizmetkarların hoş karşılamayacağı kaba saba, Sevimsiz uygulamalardı. Bir iki tutam afyonun arasında ölümcül zehir karıştırır, bu da onu bu dünyadan öbür dünyaya göndermeye yeterdi. Üstelik bu yolculuk sırasında hiç acı çekmez, belki de insanı geçici uykudan sonsuz uykuya daldıran o tatlı rüyalardan birini görürdü. Güneş ufukta alçalmaya başlıyordu. Qin hayatta birkaç saati kalmıştı. Son bir gezi yaparak Şangay kırsalını ve Huangpu kıyılarını görmek istedi. O kıyılarda sıkıntı içinde ne çok dolaşmıştı. Gün boyu Vankla hiç karşılaşmadan tek başına Yamenden ayrıldı. Hiç çıkmamak üzere son kez Yamene geri dönecekti. İngiliz arazisini, Haliç üzerindeki köprüyü, Fransız kolonisini kayıtsız adımlarla geçti. Bu yüce saatte acele etmeye bile gerek duymuyordu. Yerli limanı boyunca uzanan rıhtımdan geçerek Katolik Roma Katedrali'ne kadar Şangay surlarını izledi. Katedralin kubbe tavanı kentin güney tarafına yüksekten bakıyordu. Sağ tarafa yöneldi ve Lung Hao pagodasına giden yolda sakin sakin ilerledi. Geniş ve düz bir araziydi burası. Min Vadisi'nin sınırlarında bulunan gölgeli yüksek ağaçlıklara kadar uzanıyordu. Tarım endüstrisi uçsuz bucaksız bataklıklı düzlükleri sulak çeltik tarlalarına dönüştürmüştü. Ötede beride, de açık denizden gelen suların doldurduğu kanallardan oluşan karmaşık bir yol şebekesi sarımtırak bir çamurla kaplı sazlardan yapılmış kulübelerden meydana gelen birkaç fukara köyü suların istilasından korunmak için yüksek yerlerde açılan birkaç buğday tarlası göze çarpıyordu. Daracık patikalar boyunca çok sayıda köpek, beyaz oğlak, ördek ve kazla karşılaştı. Yabancı birini gördükleri için ürken hayvanlar, Kimi kanat çırpa çırpa, kimi var gücüyle koşa koşa kaçtılar. Bir yerlinin dikkatini bile çekmeyecek bu bereketli arazi bir yabancıyı şaşırtır hatta belki de iğrendirebilirdi. Zira gerçekten de her yanda yüzlerce tabut yer alıyordu. Toprağa gömülen ölülerin meydana getirdiği tümsekler söz konusu değildi ama yan yana dizilen sandık kümeleri, bir inşaat şantiyesinin kalın keresteleri gibi üst üste yığılan tabutlar görünüyordu. Çinli kentlerin bitimlerinde bulunan düzlükler geniş bir mezarlıktan ibaretti. Ortalığı canlılar kadar ölüler de kaplamıştı. Söylendiğine göre Çin imparatoruna ait tahtı aynı hanedan işgal ettiği sürece bu tabutların gömülmesi yasaktı. Gel gelelim bu hanedanların ömrü yüzyılları buluyordu. Böyle bir yasaklama doğru olsun ya da olmasın belli olan bir şey vardı. Tabutlarında yatan ölüler yıllarca gömülecekleri günü bekliyorlardı. Tabutların bazıları canlı renklerle boyanmış, bazıları soluk ve gösterişsiz, bazıları taze ve zarif, bazıları ise şimdiden toz toprağa bulanmıştı. Kinfo böyle şeylere şaşıracak bir adam değildi. Zaten pek etrafına aldırış etmeden yürüyordu. Avrupalılar gibi giyinmiş iki yabancı Yemen'den çıkışından beri onu izliyordu. Yabancıların farkına bile varmamıştı. Kendisini gözden kaybetmek istemeyen yabancılar belirli bir mesafeyi koruyarak genç adamı takip ediyorlardı. Kinfo onları görmemişti. Yürümeye devam ederken adamlar da yürüyor, genç adam durunca onlar da duruyordu. Ara sıra bakışıyorlar, iki üç kelime konuşuyorlardı. Besbelli ki dikkatle kendisini izliyorlardı. Orta boylu, çevik, iyi iz süren, 30 yaşını geçmemiş tiplerdi. Hızlı koşan, keskin gözlü iki av köpeğine benziyorlardı. Kinfo civarda biraz dolaştıktan sonra geri döndü. Pu kıyılarında gezinecekti. İki av köpeği hemen peşine takıldılar. Kinfo yolunun üzerinde son derece sefil durumda 2-3 dilenciye rastlayınca onlara sadaka dağıttı. Biraz daha ötede karşısına birkaç tane Hristiyan Çinli kadın çıktı. Kadınların sırtlarında küfeler vardı. Terk edilmiş zavalla çocukları bu küfelerde taşıyorlardı. Onları kreşlere götüreceklerdi. Bu işi onlara Fransız hayırsever kadınları öğretmişti. Bu kadınlara çocuk çaputçuları lakabı takılmıştı. Gerçekten o küçük yaratıklar bir kenara atılmış çaputtan başka neydi ki? Kinfo bütün para kesesini hayırsever kadınların ellerine boşalttı. İki yabancı Çinli seçkinin bu davranışına çok şaşırmışlardı. Akşam oldu. Kinfo, Şangay surlarına geri dönerken rıhtım yoluna girdi. Ortalıkta dolaşan kalabalık henüz uykuya yatmamıştı. Her yandan haykırışlar, şarkılar yükseliyordu. Kinfo kulak verdi. İşiteceği son sözlerdi bunlar. Kendisi için ilginçti. Genç bir kadın Huang Pu'nun karanlık sularında yelkenli kayığını gezdirirken şarkı söylüyordu. Kayığımda cap canlı renkler binlerce çiçekle süslü. ''Ruhum coşkulu bekliyorum. Yarın gelmeli. Tanrı onu gözetsin. Elin o döndüğünde onu korusun. Yolu çok uzun, kısalsın.'' Kinfo başını sallayarak ''Yarın gelecek. Ya ben? Yarın ne olacağım?'' diye düşündü. Genç arkacı kadın devam etti. ''Bizden çok uzağa gitti. Sanırım Mançular ülkesine, Çin Seddi'nin oralara. Ah birden yüreğim hoplar.'' Rüzgar kudurup boşaldığı zaman ve o giderdi fırtınaya, göğüs gere gere. Kinfo dinliyordu ama bu kez bir şey demedi. Kadın şarkısını şöyle bitirdi. Koşmaya ihtiyacın mı var zenginliğe? Benden uzakta mı ölmek istiyorsun? İşte üçüncü ay. Gel. Bu da rahibi bizi bekliyor. Bizi bir anda birleştirmek için iki ankayı bizim simgelerimiz. Gel. Geri dön. Seni öyle seviyorum ki sen de beni seviyorsun. Kinfo mırıldandı. Evet, doğru galiba. Zenginlik şu dünyada her şey değil. Peki yaşam buna değer mi? Yarım saat sonra Kinfo konutuna giriyordu. Oraya kadar peşinden gelen iki yabancı durmak zorunda kaldılar. Kinfo sakin sakin uzun ömür köşküne yöneldi. Kapıyı açtı, ardından kapadı. Şimdi küçük salonda tek başınaydı. İçerisi donuk camlı bir fenerin ışığıyla hafifçe aydınlatılmıştı. Tek parçalı yeşim taşından yapılan masanın üzerinde bir kutu duruyordu. Kutunun içinde ölümcül zehir katılmış birkaç tutam afyon vardı. Bu varsıl sıkılganın gerektiğinde kullanmak üzere elinin altında bulundurduğu bir maddeydi. Kinfo bu maddeden iki tutam alıp uyuşturucu içicilerinin her zaman kullandıkları pipolardan birinin içine soktu. Pipoyu yakmaya yeltendi. "E, ee, ''İşe bak.'' dedi. ''Bir daha uyanmamak üzere uyuyacağım anda bile heyecan yok.'' Bir an kararsız kaldı. Döşemenin üzerinde kırılan pipoyu fırlatarak ''Hayır.'' dedi. ''O yüce heyecanı istiyorum. Beklemede olsam bile. Onu istiyorum. Ona ulaşacağım.'' Köşten çıktı. Her zamankinden daha hızlı adımlarla Wang'ın odasına doğru yöneldi. Bölüm 8 Kinfo, Wang'a ciddi bir öneride bulunuyor ve Wang bunu ciddiyetle kabul ediyor. Filozof henüz yatmamıştı. Divana uzanmış, Pekin gazetesinin son sayısını okuyordu. Gazetenin iktidarda olan Tsin Kanedan'ına öyküler düzdüğü, kaşlarının çatılmasından anlaşılıyordu. Kinfo kapıyı iterek odaya girdi. Kendini bir koltuğa bırakarak, Wang dedi, senden bir yardım istiyorum. Gazeteyi elinden bırakan filozof, ''On bin kez yardım ederim.'' diye cevap verdi. ''Söyle, söyle oğlum, hiç çekinme. Ne olursa olsun yaparım.'' Kinfo, ''Senden beklediğim yardımı bir dost ancak bir defa yapabilir.'' dedi. ''Bu yardımdan sonra geri kalan 9999'unu da senden bağışık tutacağım. Şunu da ekleyeyim. Bunun için benden teşekkür dahi beklememelisin.'' Anlaşılmaz şeylerin en iyi açıklamasını beceren adam dahi bunu anlayamaz.'' Söz konusu olan nedir? Kinfo, bank dedi. Ben battım. Filozof kötüden ziyade güzel haber alan bir adamın ses tonuyla aa dedi. Kinfo devam etti. Kantondan dönüşümüzde burada bulduğum mektup Kaliforniya Merkez Bankası'nın iflas ettiğini bildiriyordu. Şu Yemen'le birkaç bin dolar dışında artık hiçbir şeyim kalmadı. Bu durumda bir iki ay daha yaşayabilirim. Öğrencisine dikkatle gözlerini diken Wang, öyleyse benimle konuşan artık Varsilkinfo kinfo değil, dedi. Yoksul kinfo, yoksulluk beni asla korkutmaz. Filozof ayağa kalkarak, güzel konuştun oğlum, dedi. Anlaşılan felsefeyi sana öğretirken boş yere zaman harcamamışım, emeklerim boşa gitmemiş. Şimdiye dek zevksiz, arzusuz ve mücadelesiz bir ot gibi yaşam sürdün. Artık gerçek yaşamın başlıyor. Gelecek değişti. Ne önemi var? Konfüçyüs böyle diyor. Talmud'a göre ise her zaman korkular kadar felaket yaşanmaz. Nihayet her günkü ekmeğimizi kazanabiliriz. Nunçun bize şunu öğretir. Hayatta doruklar ve çukurlar vardır. Şans tekerleği aralıksız döner ve ilkbahar rüzgarı değişkendir. Zengin ya da yoksul. Ödevini yerine getirmeyi bil. Gidelim mi? Gerçekten Wang pratik bir filozoftu. Görkemli konutu terk etmeye hazırdı. Kinfo onu durdurdu. ''Söylemiştim.'' dedi. ''Yoksulluk beni korkutmaz. Ama ona katlanmamaya karar verdim.'' Wang ''Ya.'' dedi. ''O zaman?'' ''Ölmeli.'' Filozof kaygısızca cevap verdi. ''Ölmek mi? Yaşamına son vermeye karar veren adam bunu kimseye söylemez.'' Kinfo filozofun kayıtsızlığından aşağı kalmayan bir sakinlik içinde ''Ölmeden önce ilk ve son olarak bir heyecan yaşamak istemeseydim çoktan ölmüş olacaktım.'' dedi. O bildiğin uyuşturucudan bir miktar yutacaktım ki kalbim biraz çarptı. Zehri yere fırlattım ve seni görmeye geldim. Wang gülümseyerek ''Birlikte ölmemizi ister misin dostum?'' diye sordu. Kinfo ''Hayır.'' dedi. ''Senin yaşaman gerek.'' ''Niçin?'' Beni kendi elinle vurman için. Bu beklenmedik öneri karşısında Wang irkilmedi bile. Ona tam karşıdan bakan Kinfo gözlerinde bir kıvılcım parladığını fark etti. Eski Taiping ruhu canlanıyordu galiba. Öğrencisinin kendisine yüklediği bu görev kararsızlık geçirmesine mi neden olmuştu? Gençliğinin kan dökücü içgüdülerini bastıramamıştı. Oysa o içgüdüleri bastırabilmek için 18 yıl mücadele etmişti. Kendi canını kurtaran kişinin oğlu için de hiç duraksamazdı. Artık istemediği bu yaşamdan onu kurtarmak için hiç itiraz etmez, önerisini kabul ederdi. Bunu yapardı. O, filozof Wang. Ancak gözlerindeki kıvılcım hemencecik söndü. Wang namuslu adam füzyonomisine geri döndü. Biraz daha ciddileşmişti. Sonra yerine oturarak sordu. Benden istediğin yardım bu mu? Kinfo... ''Evet'' dedi. ''Bu yardım Çunku ve oğluna karşı duyduğun bütün minnet borcunu yerine getirecek.'' Filozof safça ''Ne yapmam gerekir?'' diye sordu. ''25 Haziran'da, 6. ayın 28. günü...'' ''İyi dinle Bank, O gün 31. yılım sona erecek. Yaşamaktan vazgeçmek zorundayım. Senin tarafından öldürülmem gerekiyor. Önden, arkadan, gündüz veya gece, nerede olursa olsun, nasıl olursa olsun... Ayakta, oturarak, yatakta, uyanıkken, uykuya dalarken, ister hançer kullan, ister zehir. Hayatımın son 55 gününü oluşturan 80 bin dakikanın her birinde varlığımın yok olacağını düşünmem ve korku duymam gerekiyor. Yaşarken 80 bin heyecan geçirmem lazım. Öyle ki ruhumun 7 elemanı birbirinden ayrılacağı anda şöyle haykırabileyim. İşte yaşadım. Kinfo her zamanki halinden farklı bir canlılıkla konuşmuştu. Dikkat edilirse hayatının son günü olarak poliçenin süre bitimi olan 6. günü belirlemişti. İhtiyatlı davranması gerekiyordu. Zira yeni bir prim ödemesi yanlış güne rastlarsa gecikmeden dolayı sigortadan doğan haklarını yitirebilirdi. Filozof onu ciddi ciddi dinlemişti. Odayı süsleyen kral Taiping portresine ara sıra kaçamak bakışlar atıyordu. Henüz bilmiyordu ama bu portrenin mirasçısı olacaktı kinnfo: "Beni öldürme kararından caymazsın değil mi?" diye sordu. "Bank bir jest yaparak o iş için henüz hazır olmadığını belirtti. Taypinglerin saflarında isyan ettiği zaman böyle şeyleri çok görmüştü. Ama burada taahhüt altına girmek için erken olduğunu henüz her şeyin gözden geçirilmediğini sözlerine ekledi. O zaman yaşlılığının son zamanlarında bu da efendimizin sana sunacağı şanslardan vazgeçiyorsun. Vazgeçiyorum. Pişmanlıkların? Kinfo, pişmanlıklarım yok, dedi. İhtiyar yaşamak. Artık işe yaramayan bir tahta parçası gibidir. Zenginken hiç arzu etmiyordum. Yoksulken de aynen öyle. Wang, ya Pekin'deki genç dul? Dedi. sözünü unutma. Çiçek çiçekle, söğüt söğütle. İki kalbin anlaşması ilkbaharı yüz yıl uzatır. Kinfo omuzlarını silkerek, sonbahar, yaz ve kışın 300 yılına karşı cevabını verdi. Hayır, yoksul Leo benimle mahvolur. Tam tersi, ölümüm onun servetini garanti ediyor. Böyle bir şey yaptın mı? Evet, sen de Benim başım üstüne konmuş 50 bin doların var. Filozof saf saf. Her şeye bir cevap buluyorsun, dedi. Her şeye. Hatta hala vermediğin karara bile. Onun cevabı ne? Yani başın derde girebilir. Ölümümden sonra adam öldürmekle suçlanabilirsin. Wang, ooo dedi. Kendini ele verenler ödlek ve beceriksizdir. Her riski göze alarak sana bu son yardımı nasıl yapacağım? Olur mu öyle şey Wang? Seni bu bakımdan güvence altına alacağım. Kimse senden kuşkulanmayı aklına bile getirmeyecek. Bunları söyledikten sonra Kinfo masaya yaklaştı. Bir kağıt parçası alarak net bir yazıyla şu satırları yazdı. Hayattan bakıp usandım. Kendi isteğimle yaşamama son veriyorum. Kinfo. Sonra kağıdı Vanga verdi. Filozof önce içinden okudu. Sonra yüksek sesle tekrarladı. Okuması bitince kağıdı özenle katlayarak her zaman yanında taşıdığı not defterinin arasına soktu. Özlerinde ikinci bir kıvılcım parlamıştı. Öğrencisine diktik bakarak, bütün bu söylediklerin ciddi mi? dedi. Çok ciddi. Benimki de senden aşağı değil. Sözünü aldın mı? Aldın. Şu halde en geç 25 Haziran'da ölmüş olacak mıyım? Filozof son derece ağır başlı cevap verdi. Söylediğin şeyleri o anlamda yaşar mısın bilmem ama kararım kesin, öleceksin. Teşekkür ederim Wang. Elveda. Elveda Kinfo. Vedalaşmanın ardından Kinfo filozofun odasından sessizce ayrıldı. Bölüm 9 Sonuç nedenle tuhaf olursa olsun okuru şaşırtmayabilir. Saygıdeğer William J. Bidolf iki sigorta ajanını Les yeni müşterisini izlemekle görevlendirmişti. Ertesi gün ''Anlatın bakalım Craig, Fry'' dedi. ''Craig, dün gün boyu onu izledik.'' Cevabını verdi. Şangay kırsalında uzun bir gezi yaptı. Kendini öldürmeyi düşünen bir adam hali yoktu. Diye ekledi Fry. Karanlık bastırırken kapısına kadar peşinden gittik. Ne yazık ki kapıyı aşamadık. William J. Bidolf, ya bu sabah? Diye sordu. Craig, kapının sapa sağlam olduğunu gördük. Dedi. Palikao köprüsü gibi. Diye ekledi Fry. Ajanlar Craig ve Fry, özbe öz iki Amerikalı... Les çalışan iki kuzen, iki ayrı kişilikte tek bir varlığı birleştiriyorlardı. Onları birbirinden ayırt etmek kesinlikle mümkün değildi. Birbirinin ağzından çıkan cümleleri öteki tamamlıyordu. Aynı beyin, aynı düşünceler, aynı yürek, aynı mide, hatta aynı hareketler. Kaynaşmış iki bedende, dört el, dört kol, dört bacak. Tek kelimeyle yürekli bir cerrahın birbirine diktiği siyam ikizleri. William J. Bidolf ''Şu halde eve giremediniz mi?'' diye sordu. ''Giremedik.'' dedi Craig. ''Hala.'' dedi Fry. ''Sigortacı kolay olmayacak.'' diye ekledi. ''Ama girmek lazım. Le için söz konusu olan yalnız büyük prim kazanmak değil. Aynı zamanda 200 bin doları da kaybetmemek. Müşterimiz poliçesini yenileyene kadar iki ay ya da daha fazla süre izlenmeli.'' ''Bir uşağı var.'' dedi Craig. ''Onu kandırabiliriz.'' Dedi Fry. ''Olan biteni anlamak için.'' diye devam etti Craig. ''Şangay'daki evde.'' diye ekledi Fry. ''William J. Bidolf.'' ''Hımm.'' dedi. ''Işığa tuzağa düşürün. Satın alın. Para sesine duyarlı olmalı. Paranız yok sayılmaz. Bütün incelikleri kullanıp işi bitirin. Gireceğiniz zahmete değer.'' ''Olur.'' dedi Craig. ''Tamam.'' dedi Fry. İşte bu nedenlerden ötürü Craig ve Fry Sun ilişki kurmayı denediler. Zaten Sun kendisine kurulan tuzağı yani paranın çekiciliğine direnecek adamlardan değildi. Üstelik kurnazca ikram edilen birkaç kadeh Amerikan likörü içilirse. Craig ve Fry bilinmesi gereken her şeyi Sandan öğrendiler. Yani en önemli şeyi, Kinfo yaşam biçimini değiştirmiş miydi? Hayır, yalnız Sadık kuşağına artık eskisi kadar sert davranmıyordu. Nitekim at kuyruğu için büyük tehlike oluşturan makası kullanmıyor, madeni mangırlar sanın omuzlarını daha az gıdıklıyordu. Kinfo elinin altında ölümcül bir silah taşıyor mu? Yok, öldürücü alet meraklılarının saygıdeğer kategorisinden değil. Yemeklerde ne yiyor? Çinli seçkinlerin fantezi dolu mutfaklarıyla hiç ilgisi olmayan alelade birkaç çeşit yemek... Saat kaçta yataktan kalkıyor? Gün doğar doğmaz, şafak sökerken, horozların ötüşüyle ufkun beyaza büründüğü an. Erken mi yatıyor? Gün batarken, san tanıdığından beri her zamanki vakitte. Hayattan bezmiş, sıkılgan, dalgın, hüzünlü mü görünüyor? Hiçbir zaman güleç yüzlü bir adam olmamıştı. Yok, hayır. Yalnız birkaç gündür şu dünya nimetlerinden tat alır gibi görünüyor. evet. San onun daha az kayıtsız olduğunu fark ediyordu. Sanki bir şeyler uman bir adam gibi. Neyi? San bunu bilemiyordu. Peki efendisinin kullanmaya niyetli olduğu zehirli bir madde var mı? Artık olmasa gerek. Çünkü bu sabah verdiği emirle Huangpu sularına bir düzine küçük hap atılmış. Onların tehlikeli olması mümkündü. Gerçekten bütün bu bilgileri alan sigortacı Lesontner'e kaygılandıracak bir durum görmedi. Evet, Van hariç Varsal Kinfo'nun durumunu kimse bilmiyordu. Her neyse, Craig ve Fry müşterinin neler yaptığını araştırmaya devam ettiler. Evden çıkar çıkmaz izleyeceklerdi. Çünkü kendi evinde intihara kalkışması beklenemezdi. Böylece iki yapışık adam işe giriştiler. San bol bol konuşmaya devam etti. Kesenin ağzı açıldıkça çenesi düşüyordu. Abartmak gibi olmasın ama bu hikayenin kahramanı kendini öldürmeye karar verdiğinden beri hayata daha sıkı tutunuyordu. İlk günlerde bir takım heyecanlar yaşadı. Tam başının üstüne bir Demokles kılıcı koymuştu ve bu kılıç günün birinde başının üstüne düşecekti. Bugün mü? Yarın mı? Bu sabah mı? Bu akşam mı? Belli değil. Biraz kalbi hopluyordu. Bunlar da onun için yeni şeylerdi. Öte yandan o görüşmelerinden bu yana Wang'la pek karşılaşmıyorlardı. Filozofya eskisinden farklı olarak evden sık sık çıkıyor ya da odasına kapanıyordu. Qin onu hiç bulamıyor, Wang'ın neler yaptığını bilemiyordu. Galiba yeni bir tuzak hazırlamakla meşguldü. Eski Typing'in bir adamın işini bitirmek için epey yöntemi olsa gerekti. İşte bunun için meraklanıyordu. Bu da yeni bir heyecandı. Bu arada öğrenci ve hoca neredeyse her gün aynı masada karşılaşıyorlardı. Gelecekte biri katil, öbürü maksul rolünü oynayacaktı ama bu konuda ağızlarından tek kelime çıkmıyordu. Genellikle şundan bundan konuşuyorlardı. Wang her zamankinden daha ciddiydi. Göz göze gelmemeye dikkat ediyor, kafasını kurcalayan saplantıyı gizlemeyi başaramıyordu. Eskiden çok keyifliydi. Duygularını, düşüncelerini iletmekten kaçınmazdı. Oysa hüzünlü bir tavır alıp suskunlaşmıştı. Eskiden midesine düşkün bir filozof gibi oburdu. Artık güzel yemekler ilgisini çekmiyordu. Shao şarabını içerken durgunlaşıyordu. Oysa Kinfo rahatça hareket ediyordu. Yemeklerin tadına ilkin o bakıyor ve her şeye dokunmadan sofradan bir şeyin kaldırılmasına izin vermiyordu. Nitekim olağandan daha çok yiyor, bıkkın mizacı bir takım zevkler alıyor, sofraya iştah açılmış oturuyor, yediklerini kolayca sindiriyordu. Anlaşılan şu ki bu durumda eski isyancılar başkıyıcısının ölümcül silahı zehir olmayacaktı. Fakat kurbanı her şeye hazırdı. İşini bitirmesi için... Wang'a her türlü kolaylık sağlanmıştı. Kinfo yatak odasının kapısını her zaman açık bırakıyordu. Filozof ister gece ister gündüz içeri girebilir, uyurken ya da uyanıkken onu vurabilirdi. Kinfo bir tek şey diliyordu. Elinin çabuk olması ve tam kalbinden vurması. Gel gelelim bu düşünceyi de heyecanlarına kattı. Hatta ilk birkaç geceden sonra o uğursuz darbeyi beklemeye öyle alışmıştı ki deliksiz uykuya dalıyor, her sabah zinde ve dinlenik kalkıyordu. Ama bu böyle devam edemezdi. Belki de Wang kendisini bu evde vurmayı garipsiyordu. Ne de olsa aynı eve dostça kabul edilmişti. Ona daha rahat bir ortam bulmayı düşündü. Kırsal alana koştu. Tenha yerler aradı. Şangay'ın en kötü semtlerinde geç saatlere kadar dolaştı. Tehlikeli yerler doğralar. Her gün adam öldürülür, kimsenin haberi olmazdı. Her milletten sarhoşlara çarparak daracık karanlık sokakları arşınladı. Yalnız gecenin son saatlerinde galeta satıcısının sesi işitiliyor, çıngırağını çalarak evine geciken keşleri uyarıyordu. Genç adam günün ilk ışıklarıyla evine dönüyordu. Sağ salim içeri girerken heyecanlı, çok heyecanlıydı. Kendisini ısrarla izleyen ve her an hayatını kurtarmayı gözleyen iki yapışık Craig ve Fry'ı bile fark etmiyordu. Günler bu şekilde devam ederse bu yeni yaşam biçimine sonunda alışacak ve yeniden sıkıntıdan bunalacaktı. Böylece saatler akıp gitmiş, ölüme mahkum biri olduğu aklının köşesinden bile geçmemişti. Bu arada bir gün 12 Mayıs tesadüf ruhuna bir heyecan daha kattı. Yavaşça filozofun odasına girdi. Onu bir hançerin sivri ucunu tarazlarken gördü. Sonra hançeri mavi camlı tuhaf bir şişenin içine sokup ıslattı. Bank öğrencisinin içeri girdiğini fark etmemişti. Eliyle iyice kavrayacağına emin olmak istermiş gibi hançeri yakalayarak defalarca salladı. Gerçekten yüz ifadesi pek güven vermiyordu. Sanki şu anda özlerini kan bürümüştü. Kinfo, bugün olacak dedi içinden. Sonra görünüp sesini duyurmadan gizlice çekildi. Gün boyu odasından çıkmadı. Filozof ortalıkta yoktu. Genç adam yatağına yattı. Fakat ertesi gün... Son derece sağlam yapılı bir adam gibi canlanmıştı. Öyle çok heyecanlar yitip gidiyordu ki durum sinir bozmaya başlıyordu. 10 gün böyle geçip gitti. Aslında Wang'ın o eylemi gerçekleştirmesi için önünde 2 aylık süre vardı. Kesinlikle bu adam dalgacı diye düşündü Kinfo. Ona çok süre verdim. Şangay zevklerinin eski Taiping'i yumuşattığını tahmin ediyordu. O günden itibaren Wang daha kaygılı, daha telaşlı göründü. Yerinde duramayan bir adam gibi Yemen'e gidip geliyordu. Kinfo filozofun ölüler odasını sık sık ziyaret ettiğini gözlemledi. Liyo Chu'dan gelen kıymetli tabutta oradaydı. Sandan öğrendiği şey de işine yaradı. Wang Söz konusu eşyanın tozunun alınıp parlatılmasını söylemişti. Açıkçası hazır bekletilecekti. Efendim içinde rahat biçimde yatmalı diye eklemişti Sadık kuşak. Bunu denemek size kalmış. San'ın gözlemi güzel bir dostluk işaretine değmişti. 13, 14 ve 15 Mayıs geldi geçti. Kayda değer bir şey yoktu. Wang belirlenen vadeyi doldurmak mı istiyordu? Süreyi hiç öne almadan borcunu bir tacir gibi tam vade dolarken mi ödeyecekti? Ama o zaman ne heyecan ne şaşkınlık yaşanacaktı. Bu arada 15 Mayıs sabahı saat 6'ya doğru Kinfoy çok anlamlı bir olay yaşadı. Gece kötü geçmişti. Uykudan uyandığında hala çok tatsız bir rüyanın etkisi altındaydı. Prens Ian, Çinlilere cehennem cezası veren hükümdar, onu 112. ayın Çin ufkunda göründüğü tarihte karşısına çıkmaya mahkum ediyordu. Bu 100 yıl yaşamak demekti. Tam 100 yıl. Kinfon'un iyice canı sıkılmıştı. Zira her şey ona tuzak hazırlıyordu. kim her zamanki gibi sabah tuvaletine yardım etmeye gelen sana bir güzel haşladı. ''Defol git iblis!'' diye bağırdı. Sana bir sopa atmalı ki. ''Ama efendim, defol git!'' dedim. San ''Yok olmaz!'' diye cevap verdi. ''Size bir şeyi haber vermem. Neyi?'' Monsieur Vank dedi ki, ''Sana at kuyruğundan yakalayan Kinfo, sinirli sinirli, ''Vank, ne yaptı Vank, ne yaptı?'' diye çıkıştı. Bakınıp sıkınan san ''Efendim?'' dedi. ''Sizin tabutunuzu uzun ömür köşküne götürmemizi emretti ve Anlı ışıldayan Kinfo, ''Bunu yaptı ha? diye bağırdı. ''Tamam San, tamam dostum. Oldu. Al sana onun Çin parası. Özellikle Wang'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi unutma.'' Bunun üzerine San gitti. Tam anlamıyla sersemlemişti. İçinden ''Efendim kesinlikle aklını yitirmiş ama hiç olmazsa eli açık bir delilik bu.'' diye söyleniyordu. Bu kez Kinfo'nun hiç kuşkusu kalmamıştı. Tai Ping kendisini uzun ömür köşkünde vurmak istiyordu. Zaten o da orada ölmeye niyetliydi. Sanki orada birbirlerine randevu vermişlerdi. Artık emin olmuştu. Felaket kaçınılmazdı. Gün Kinfo'ya öyle uzun gelmişti ki. Sanki saatler olağan hızında akmıyordu. Akrep ve yelkovan ağırlaşmıştı. Nihayet güneş ufukta kaybolmaya yüz tuttu ve gece yavaş yavaş yamenin etrafına sardı. Kinfo gitti köşke yerleşti. Bir daha oradan canlı çıkmamayı umuyordu. Üzerinde uzun uzun dinlenmek için yapılmış gibi görünen yumuşak divanın üzerine uzandı ve bekledi. O sırada yaşadığı anlamsız hayatın anıları gözlerinin önüne geldi. Sıkıntılar, tiksintiler, yoksulluğun daha da arttığı, zenginliğin yenemediği her şey. Salt tek kıvılcım yaşamına ışık veriyordu. Bolluk içinde geçen dönemin biricik güzel yanı. Kinfo'nun genç dul kadına karşı duyduğu sevgi. Bu duygu son çırpıntıları durmak üzereyken kalbini heyecanlandırıyordu. Fakat zavallı Leo'yu kendisiyle birlikte sefalete sürüklemek bunu asla yapamazdı. Uyuyakalıp tekrar uyandığında evrensel yaşam sanki durmuş gibi geldi. Şiddetli heyecanlar geçiriyordu. Endişe içinde dinledi. Bakışları karanlığı delmeye çalışıyor, en hafif gürültülere kulak kabartıyordu. Birkaç kez Dikkatli bir elin kapıyı açıp kapadığını işitir gibi oldu. Herhalde Wang onun uyuduğunu sanıyor, uykudayken vurmak istiyordu. Bir ara bir çeşit tepki gösterdi. Taiping'in dehşet verici görüntüsünü hem arzuluyor hem de ondan korkuyordu. Tan yeri ağırdı. Gün ağır ağır ışımaya başladı. Ansızın odanın kapısı açıldı. Qin Fu fırladı. Bu son saniye sanki bütün ömründen daha uzun geçmişti. Sun karşısında duruyordu. Elinde bir mektup. Yalın bir sesle ''Çok acele'' dedi. Kinfo bir şeyler sezer gibi oldu. Mektubu yakalayıp baktı. San Francisco'dan geliyordu. Zarfı yırtarak çabuk çabuk okudu. Uzun ömür köşkünden dışarıya atılarak ''Vank! Vank!'' diye haykırdı. Bir anda filozofun kapısına ulaştı. Hemen içeri daldı. Vank yerinde yoktu. Odasında yatmamıştı. Kinfo'nun haykırışları üzerine adamları bütün yameni karış karış aradılar. Bank hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolmuştu. Bölüm 10 Craig ve Fry ile Sontiner'in yeni müşterisine kendilerini resmen tanıtıyorlar. Kinfoy şirketin sigorta müdürüne Evet, Mr. Bidolf dedi. Basit bir borsa hareketi. Amerikan vari. Böyle şeyleri iyi bilen saygıdeğer William J. Bidolf gülümsedi. İyi hareket. Gerçekten. Çünkü herkes mah olacaktı. Kinfo, muhabirim de cevabını verdi. Ödemeler hakkında, iflas hakkında yanlış haber verdi. Sekiz gün sonra bütün senetler ödenecekmiş. Söylediği şeyler gerçekti. Yüzde seksen değer kaybeden hisse senetleri Merkez Bankası tarafından tekrar satın alınmıştı. Muhabirim bu sabah elime geçen mektubunda böyle yazıyor. Tam kesinlikle battığımı sandığım anda. William J. Bidolf, hayatınız mahvolacaktı diye bağırdı. Kinfo, Tabii, dedi. Tam öldürülmek üzereydim. Öldürülmek mi? Ön gördüğünüz şartlar içinde öldürülmek de var. Size olan maliyeti, William J. Bidolf, 200 bin dolar karşılığını verdi. Bütün ölüm hallerine sigorta ettiğimize göre, ah sizin için çok üzülüyorduk sevgili Mösyö. Toplam maliyet için mi? Durumunuz için? William J. Bidolf, müşterisinin elini tutup Amerikalılara özgü şekilde dostça sıktı. Fakat... ''Anlamıyorum.'' diye ekledi. Kinfo ''Anlayacaksınız.'' karşılığını verdi. Tümüyle güvendiği bir adama yönelik girdiği taahhütleri açıkladı. Hatta şu anda o adamın cebinde bulunan mektubun satırlarını aktardı. O belge adamı her türlü kovuşturmaya uğramaktan kurtarıyor, ceza almamasını garanti ediyordu. Gel gelelim işin kritik tarafı vaadini yerine getirecek, sözünü tutacaktı. Bu bakımdan hiç kuşku yoktu. ''Bu adam bir dost mu?'' diye sordu sigortacı. Kinfo bir dost karşılığını verdi. E peki dostluk için mi? Dostluk için ama kim bilir belki çıkarı için ona başım üstüne 50 bin dolar güvence verdim. William Jay Bidolf 50 bin dolar diye bağırdı. Demek Monsieur Wang ta kendisi. Bir filozof böyle şeye asla razı olmaz. Kinfo şöyle diyecekti. Bu filozof eski bir Taiping, ömrünün yarısını cinayet işlemekle geçirmiş. Öyle ki öldürdüğü insanlarla son tünerin müşterileri olsa şirket batardı. 18 yıldır o korkunç içgüdülerini bastırmayı başardı. Ancak şimdi yeni bir fırsat doğdu. Battığıma inanıyor, beni öldürmeye kararlı. Öte yandan ölümümden sonra küçük bir servete konacak. Hiç duraksamaz. Ama Kinfo bunların hiçbirini söylemedi. Aksi halde Wang'ı tehlikeye atmış olur... Onun eski bir typing olduğunu öğrenen William J. Bidolf, valiye ihbar ederdi. Bu açıklama kuşkusuz Kinfo'yu kurtarır ama Wang'ın başını belaya sokardı. Sigortacı, o zaman, dedi, yapılacak çok basit bir şey var. Hangisi? Her şeyi Mösyö Wang'a bildirmek ve o tehlikeli mektubu ondan geri almak. Kinfo, bunu söylemek yapmaktan kolay, cevabını verdi. Bank dün ortadan kaybolmuş. Nereye gittiğini kimse bilmiyor. Hımm yaptı sigortacı. Bu ünlem şaşkınlığını belirtiyordu. Müşterisine dikkatli dikkatli baktı. Şimdi söyleyin bana sevgili Mösyö. Artık ölmeyi hiç arzu etmiyorsunuz değil mi? Diye sordu. Kinfo bana sorarsanız hiç. Diye cevap verdi. Kaliforniya Merkez Bankası servetimi neredeyse ikiye katladı. Rahat rahat evlenebilirim. Bu işi bulduktan sonraya bırakacağım ya da öngörülen vade dolmuş olacak. Ne zaman doluyor? Bu senenin 25 Haziran'ında. Bu süre zarfında aile son tünel hatırı sayılır riskler alıyor. Yani öndem almak kendisine düşer. William J. Bidolf filozofu da diye ekledi. Sigortacı ellerini arkasına kavuşturup birkaç saniye yürüdü. Sonra pekala dedi. Onu buluruz. Her şeyi yapabilecek o dostu yeryüzünün derinliklerine saklansa bile. Fakat bu arada Mösyö her türlü cinayet girişimine karşı sizi korumamız gerekiyor. Aynı intihar girişimine karşı koruduğumuz gibi. Kinfo ne demek istiyorsunuz diye sordu. Geçen 30 Nisan'dan bu yana yani sigorta poliçesini imzaladığınız günden beri iki acanımız adım adım sizi izliyor. Hareketlerinizi gözlüyor. Hiç farkına varmadım. Oh! Kendini belli etmeyen adamlardır. İzin verirseniz onları size takdim edeyim. Artık kendilerini gizlemeye gerek kalmadı. Tabii Vank'la karşı karşıya gelirlerse durum farklı. Kinfo, memnuniyetle, dedi. Madem ki siz buradasınız, Craig Fry da burada olmalı. Ve William J. Bidolf seslendi. Craig, Fry. Gerçekten Craig ve Fry kapının arkasındaydılar. Ve son tüner müşterisini bürolara girene kadar izlemişlerdi ve çıkışını bekliyorlardı. O zaman sigortacı Craig Fry dedi. Sigorta poliçesinin vadesi boyunca kıymetli müşterimizi artık kendisine karşı savunmanız gerekmiyor. Ama çok yakın dostlarından birine filozof Vanga karşı savunacaksınız. Zira onu öldürmeyi üstüne almış. İki yapışık adam durum hakkında bilgilendirildi. Durumu anlayıp kabul ettiler. Kinfo'nun hayatı onlardan sorulurdu. Kendilerinden daha sadık hizmetkarlar bulamazdı. Şimdi ne yapılacaktı? Sigortacının söylediği gibi iki şık vardı. Ya Şangay'daki konut son derece dikkatle korunacak, öyle ki Fry Craig'in haberi olmadan Wang içeri giremeyecekti ya da Wang'ı bulmak için köşe bucak araştırılacak ve mektup ondan geri alınacaktı. Sonuçta o belgenin hiçbir geçerliliği kalmayacaktı. Kinfo, ''Birinci şık işe yaramaz.'' dedi. Çünkü Wang kimseye görünmeden bana ulaşmayı başarır. Madem ki benim konutum onun da konutu, yani her ne pahasına olursa olsun onu bulmak lazım. Bilimci Bidolf, ''Hakkınız var Mösyö?'' diye cevap verdi. ''En doğrusu Wang'ı bulmak. Bulacağız da.'' ''Ölü ya da?'' dedi Craig. ''Diri?'' dedi Fry. Kinfo, ''Olmaz, diri!'' diye bağırdı. ''Benim hatam yüzünden Wang'ın hayatını tehlikeye atamam. Mümkün değil.'' Bilimci Bidolf, Craig ve Fry diye ekledi. Henüz müşterimiz olduğunuzdan 77 gün içinde size bilgi verecekler. 30 Haziran'a kadar Mösyö, bizim için değeriniz 200 bin dolar. Bunun ardından müşteri ve sigortacı birbirlerinden izin isteyerek Le Sant'iner'den ayrıldılar. 10 dakika sonra Kinfo yanından asla ayrılmayacak olan iki korumasıyla birlikte Yemen'e giriyordu. Craig ve Fry'in resmi olarak eve yerleştiğini gördüğü zaman San'ın biraz canı sıkılmıştı. Artık ne sorular ne cevaplar ne de Çin paraları söz konusu olacaktı. Üstüne üstlük hayata dönen efendisi beceriksiz ve tembel uşağı yeniden hırpalamaya başlamıştı. Talihsiz san geleceğin nelere gebe olduğunu bilse, ne yapardı acaba? Kimfo'nun ilk işi fonografı kullanarak Pekin'de Shakuya Caddesi ile ilişki kurmak oldu. Kendisini eskisinden daha da zenginleştiren servetindeki değişikliği bildirdi. Genç kadın tamamen mah olduğuna inandığı genç adamın sesini dinledi. Kendisine en içten sevgilerini gönderiyordu. Küçük ortanca kız kardeşini yeniden görecekti. 7 ay geçmeden bir daha ayrılmamak üzere onun yanına koşacaktı. Zira onu yoksullaştırmayı göze alamamıştı. Şimdi ise dul bırakmak istemiyordu. Leu son cümleyi pek anlayamadı. Yalnız bir şeyi anlıyordu. Nişanlısı ona dönecek, 2 ay geçmeden yanında olacaktı. O gün bütün Çin ülkesinde hiçbir kadın genç dul kadar mutlu olamazdı. Gerçekten Kaliforniya Merkez Bankası'nın karlı operasyonu sayesinde 4 katı milyoner olan kinfonun düşünceleri tümden değişmişti. Hayatı tutunmuş hem de sımsıkı tutunmuştu. 20 gün süren heyecan onu değiştirmişti. Ne mandarin paoşen, ne tüccar yiğin ne zevk düşkünü tim, ne de entelektüel hual onu şimdi görseler tanıyamazlardı. Zira Pels nehrindeki tenezzüh teknelerinden birinde vedalaştıkları o kayıtsız ev sahibinde eser kalmamıştı. Wang şimdi burada olsa gözlerine inanamazdı. Fakat hiçbir iz bırakmadan ortalıktan kaybolmuştu. Şangay'daki eve geri dönmüyordu. İşte bu durum Kinfo'yu çok endişelendiriyordu. İki koruması için de her geçen saniye büyük korku kaynağıydı. 8 gün sonra 24 Mayıs'ta filozoftan hiçbir haber yoktu. Araştırmalardan hiçbir sonuç çıkmıyordu. Kinfo, Craig ve Fry her yeri boş yere arayıp durdular. Şangay dolaylarının kuşkulu semtlerin, yabancılara verilen imtiyazı toprakların çarşıların altını üstüne getirdiler. Polisin en becerikli memurları boş yere kırsalı aradılar. Filozof ortalıkta yoktu. Bu arada gittikçe endişelenen Craig ve Fry önlemleri arttırıyorlardı. Gece gündüz müşterilerinin yanından ayrılmıyor, aynı sofrada yemek yiyorlar. Odasında yatıyorlardı. Hatta genç adamın bir hançer darbesinden korunması için çelik zırhlı gömlek giymesini ve zehirlenmemesi için de sadece rafadan yumurta yemesini istediler. Aslına bakılırsa, Kinfo onları dolaşmaya gönderiyordu. Hayatına 200 bin dolar değer biçildiği bahanesiyle kendisini iki ay boyunca ile son gizli kasasına kapatmaya ne hakları vardı? Daima pratik çözümler bulan William J. Bidolf, müşterisine sigorta poliçesini yırtmayı ve ödenen primleri iade etmeyi önerdi. Kinfo açıkça, ''Üzgünüm.'' cevabını verdi. ''Ama sözleşme yapılmış bir kere. Sonuçlarına katlanırsınız.'' Müşterisini ikna edemeyen sigortacı, ''Öyle olsun.'' dedi. ''Hakkınız var. Bizden daha iyi kimse koruyamaz sizi.'' Kinfo, ''Çok doğru.'' diye ekledi. Bölüm 11. Kinfo Çin'in en ünlü adamı olmaya başlıyor. Bu sırada Wang hala ortalarda görünmüyordu. Kinfo köpürmeye başlamıştı. Elinden hiçbir şey gelmiyordu. Filozofun peşinden de gidememişti. Zaten ne yapabilirdi? Wang hiçbir iz bırakmadan sırra kadem basmıştı. Aynı belirsizlikle son tüner sigortacısını da endişelendiriyordu. İlk başta bunların ciddiye alınacak şeyler olmadığına inanmış, Wang'ın sözünü tutacağına kulak asmamıştı. Gariplikler ülkesi Amerika'da bile buna benzer fantazilerin yaşanmadığını biliyordu. Gel gelelim şu tuhaf ülke Çin'de her şeyin mümkün olabileceği sonucunu çıkarıyordu. Çok geçmeden Kinfo ile aynı kanıya vardı. Şöyle ki filozofu bulmayı başarsalar bile adam verdiği sözü yerine getirecekti. Kayboluşundan da bir plan tasarladığı anlaşılıyordu. Öğrencisini vurmak için en elverişli anı kollayacak, ani ve bitirici bir darbeyle kalbinden vuracaktı. Mektubu kurbanının cesedi üzerine bıraktıktan sonra rahat rahatla tüner bürolarına gelip kapitalden kendi adına sigorta edilen payı talep edecekti. Şu halde Wang'ı uyarmak gerekiyordu ama onu doğrudan uyarmak mümkün değildi. Nitekim saygıdeğer William J. Bidolf dolaylı yolları kullanmayı denedi. Birkaç gün boyunca Çinli gazetelere ilanlar verildi. Yabancı gazetelere telgraflar çekildi. Pekin gazetesi Ching Pao, Çince yazılan sayfalarında Şangay ve Hong Kong'da bu ilanları yayınladı. Amerika ve Avrupa'nın en çok okunan gazeteleri de aynı ilanı bastı. İlanda şunlar yazılıydı. Şangay'dan adresi belli olmayan Monsieur Wang'ın kendisiyle Mösyö Kinfo arasında geçen 2 Mayıs tarihinde imzalanan anlaşmayı yeniden gözden geçirmesi rica olunur. Adı geçen Mösyö Kinfo'nun bundan böyle tek ve biricik arzusu, 100 yaşında ölmektir. Bu acayip ilanı çok geçmeden kesinlikle daha pratik olan bir ikincisi izledi. Monsieur Wang'ın Şangay'da ikamet ettiği yeri William J. Bidolf'a kim bildirirse, Kendisine le sentiner sigortacısı tarafından 2000 dolar ya da 1300 Çin parası ödenecektir. Zaten filozofun sözünü yerine getirmek için 55 günlük süre içinde bütün dünyaya dolaşmasının anlamı yoktu. Bunu düşünmek bile gereksizdi. Bütün fırsatlardan yararlanmak için olsa olsa Şangay dolaylarında bir yerde gizleniyordu. Bu yüzden William J. Bidolf aşırı önlem alınmasını gereksiz buluyordu. Günler geldi geçti, durum hiç değişmiyordu. Öte yandan söz konusu ilanlar Amerikalılara özgü bir yankı uyandırdı. Wang ve Kinfo. Bu sözcükler dilden dile dolaşarak herkesin dikkatini çekti ve eğlence kaynağı oldu. Oyun Çin'in en ücra köşelerine kadar yayıldı. Wang nerede? Vanga kim gördü? Wang nerede oturuyor? Wang ne yapıyor? Küçük Çinliler sokaklarda Wang diye bağırıyorlardı. Bu sorular çok geçmeden bütün ağızlarda dolaştı. Ve Kinfo, en büyük arzusu 100 yıl yaşamak olan o seçkin Çinli, uzun ömür bakımından ünlü olan Fil'le yarışacağını iddia ediyordu. O Fil ki, Pekin hayvanat bahçesinde 100. yaşını doldurmak üzereydi. Bu olay da yeni bir modanın çıkmasına neden oldu. Pekarlenmesi Kinfo'nun yaşı ilerliyor mu? Sağlığı nasıl? Her yedi işe yarıyor mu? İhtiyarların sarı cübbesini giydiğini görecek miyiz? İşte böyle... Sivil ve asker mandarinler, tüccarlar, satıcılar, sokaklarda ve meydanlardaki insanlar, rıhtımlarda kayıkçılar, yani herkesin ağzında böyle alaycı laflar dolaşıyordu. Çinliler çok neşeli, çok alaycı insanlardır. Mutlaka eğlenecek bir konu bulurlar. Özel hayatın dışına taşan her çeşit şakaya bayılırlar. Ne var ki kinfo bu durumdan hiç hoşnut değildi. Bu tuhaf şöhretin olumsuzluklarına katlanmak zorundaydı. Hatta Söğüt Ağaçlarından Esen Rüzgar anlamında bir Manchian funk şarkısı bestelenecek kadar ileriye gidilmişti. Onu alaya alan yanık bir halk türküsüydü bu. Yüz yıl önceki Beş Gün, çok ilgi çekici bir türkü ismi. Öyle satışı oldu ki 3 Çin parasına dinleniyordu. Kinfo adı etrafında koparılan gürültüden bunaldıkça William J. Bidolf'un ağzı kulaklarına varıyordu. Çünkü Wang'ın adı da gözlerden uzak kalmıyordu. İşler öyle ileri gitti ki çok geçmeden kinfo için dayanılır olmaktan çıktı. Dışarı mı çıkıyordu? Her yaştan, her cinsiyetten bir Çinli alayı peşine takılıyor, sokaklarda, rıhtımlarda, hatta imtiyazlı topraklarda, hatta kırsal alanda ona eşlik ediyordu. İçeri mi giriyordu? En kötü cinsinden bir şakacılar takımı Yame'nin kapısına toplanıyordu. Her sabah odasının balkonunda görünmek zorunda kalıyordu. Bunun anlamı adamlarının henüz vakti dolmadan onu uzun ömür köşkünde bulunan tabutun içine yatırmadıklarını kanıtlamak içindi. Sanki iktidardaki tisinkler hanedanın bir ferdiymiş gibi gazeteler sağlığı hakkında alaycı yorumlar yayınlıyordu. Sözün kısası tam anlamıyla gülünçleşmişti. Bir gün 21 Mayıs'ta iş o hale geldi ki küplere binen kinfo saygıdeğer William J. Bidolf'u görmeye gitti. Hemen burayı terk etmeye karar verdiğini bildirdi. Şangay'dan da Şangaylılardan da bıkıp usanmıştı. Sigortacı dikkatini çekerek ''Daha çok risk alabilirsiniz'' dedi. Kinfo vız gelir diye cevap verdi. ''Sonucuna katlanırsınız. Önleminizi alın. Nereye gideceksiniz? Aklımın estiği yere. Nereye kadar? Neresi olursa? Peki ne zaman döneceksiniz?'' ''Hiçbir zaman.'' ''Ya Wang'ın haberlerini alırsam? Şeytan görsün yüzünü. Ne budalalık yaptım da o mektubu ona verdim.'' Aslında Kinfo filozofu bulmak için yanıp tutuşuyordu. Hayatının bir başkasının ellerinde olması. Bu düşünce onu çileden çıkarıyordu. Kafasında saplantı haline gelmişti bu. Aynı koşullarda bir ay daha beklemek asla dayanamazdı. Kudurmak üzereydi. William J. Bidolf ''Pekala yolunuz açık olsun.'' dedi. Craig ve Fry adım adım sizi izleyecek. Kinfo, bildiğiniz gibi yapın cevabını verdi. Yalnız şunu bilin ki peşimden koşmak zorunda kalacaklar. Koşarlar sevgili Mösyö, koşarlar. Bacaklarından tasarruf edecek insan değillerdir. Kinfo yamene döndü ve bir dakika yitirmeden yol hazırlığına başladı. San'ın bu durumdan çok canı sıkılmıştı. Yer değiştirmelerinden hoşlanmazdı. Ne var ki efendisine refakat edecekti. Ama çenesini tuttu. At kuyruğundan bir parçanın daha kesilmesini istemiyordu. Hakiki Amerikalılar Craig ve Fry'a e gelince, dünyanın bir ucuna da gitseler her an yola çıkmaya hazırdılar. Bir tek şey sordular. ''Mösyö nereye?'' dedi Craig. ''Gidiyor?'' diye ekledi Fry. Önce Nankine, sonrasını şeytan bilir. Craig, Fry'ın dudaklarında aynı anda bir gülümseme belirdi. İkisi de büyülenmişti. ''Şeytan mı?'' Bundan daha hoşlarına giden bir şey olamazdı. William J. Bidolf'tan izin alma fırsatını bulduktan sonra Çinli kıyafetleri giydiler. Bu durumda Çin'de yolculuk esnasında kimsenin dikkatini çekmeyeceklerdi. Bir saat sonra Craig ve Fry çantaları yanlarında tabancaları bellerinde Yemen'e geri döndüler. Karanlık basarken Kinfoil arkadaşları gizlice Amerikan kolonisi yırıhtımını terk ediyorlardı. Şangay'dan Nankine sefer yapan buharlı gemiye binmişlerdi. Yolculuk gezinti sayılırdı. Akıntıyı arkasına alan bir buharlı gemi Mavi Nehirde yol alarak 12 saat içinde Güney Çin'in eski merkezine ulaşabilirdi. Bu kısa yolculuk esnasında Craig ve Fry ilk iş olarak bütün yolcuları dikkatle gözden geçirdiler. Sonra kıymetli kinfoları için ufak tefek önlemler aldılar. Filozofu tanıyorlardı. Zaten 3 koloniden birinde yaşayan herhangi bir insan bu iyi ve sempatik simayı hiç tanımaz olur muydu? Onun güvertede peşlerine takılmadığından emin oldular. Bu önlemi de aldıktan sonra bütün dikkatle Enel'e son tünel müşterisinin üzerinde topladılar. Onun yaslandığı güverte parmaklıklarını elleriyle yokladılar. İskeleye ayaklarıyla kontrol ettiler. Kazanların bulunduğu bölüm onlara kuşkulu geldiğinden genç adamı kazan dairesine yaklaştırmadılar. Akşamın sert rüzgarına çıkarmayarak gecenin rutubetli havasından soğuk almasını önlediler. Kamerasındaki lumbozların sımsıkı kapalı tutulmasına dikkat ettiler. Sanı terslediler. İhmalkar uşak efendisi ne zaman çağırsa ortalıkta görünmüyordu. Onun yerini alarak pasta ve çay servisini üstlendiler. Nihayet giyinik halde kinfonun kamerasının kapısına yattılar. Bellerine can kurtaran simitleri bağlamışlardı. Herhangi bir çarpışma ve patlama sonucu buharlı gemi nehrin derin sularına gömülürken genç adamı kurtarmaya hazırdılar. Bereket versin Fry Craig'in sınırsız sadakatini, Yiğitçe davranışını sınayacak hiçbir kaza meydana gelmedi. Buharlı gemi hızla Wusung akıntısında ilerledi. Mavi nehrin boğazından geçti. Song Ming adasının yanına geldi. Song ve Langshan fenerlerini arkada bıraktı. Suların gelgit olayıyla Jiangsu eyaletine ulaştı. 22 Mayıs sabahı yolcular eski imparatorluk kentinin rıhtımında sağ salim karaya çıktılar. İki koruma sayesinde San'ın at kuyruğu bir milim dahi kısalmamıştı. Tembel uşak haline şükredebilirdi. Shang'a'yı terk eden kinfonun ilkin nankinde kalması boşuna değildi. Orada filozofu bulacağına inanıyordu. Gerçekten Wang kendine acı anılar yaşatan bu kente gelmiş olabilirdi. Zira burası Chang Mao ayaklanmasının başlıca merkeziydi. Taiping'lerin imparatoru olan Rong Su Tsien tarafından işgal edilmiş ve savunulmuştu. İmparator büyük barış çağının başladığını bu kentte ilan etmiş. Düşmanlarının eline diri diri geçmemek için 1864'te kendini zehirlemişti. Saraydan kaçan genç oğlunun başı düşmanlarca koparılmıştı. Ateşe verilen kente, yıkıntıların arasında imparatorun mezarı bulunmuş, mezar açılarak kemikleri vahşi hayvanlara atılmıştı. Nihayet Wang'ın 100 bin silah arkadaşı aynı bölgede 3 gün içinde katledilmişti. Yaşamında meydana gelen değişiklikten sonra filozofun eski günlerine özlem duyması mümkündü. Kişisel anılarıyla dolu bu yerlere sığınmış olabilirdi. Birkaç saat sonra buradan ayrılarak öldürmeye hazır vaziyette Şangay'a dönebilirdi. İşte bu nedenlerden ötürü Kinfo ilkin Nanki'ne yöneldi ve yolculuğunun ilk etabını burada geçirmeye karar verdi. Wang'la karşılaşırsa her şeyi açıklayacak bu saçmalığa bir son vereceklerdi. Wang ortalıkta görünmezse Çin'de yolculuğuna devam edecek, vaded olduğu gün dostu hocasından korkacak bir şey kalmayacaktı. Kinfo yanında Craig ve Fry peşinde Sam'la bir otel buldu. Otel eski başkentin dörtte üçünün etrafında çöl gibi uzandığı az kalabalık mahallelerden birinde bulunuyordu. Kinfo arkadaşlarına Kinan adı altında yolculuk yapıyorum demekli yetindi. Şuna da dikkatinizi çekerim. Hangi bahaneyle olursa olsun... Gerçek adımı asla telaffuz edilmeyecek. Ki, dedi Craig. Num, diye ekledi Fry. Kinan, diye inceledi San. Bilindiği gibi Şangay'daki şöhretinin olumsuzluklarından kaçan Kinfo aynı şeyleri bir daha yaşamak istemiyordu. Filozofun Nankin'de bulunma olasılığından da Fry Craig'a hiç söz etmemişti. Aksi bu çok titiz ajanlar müşterilerinin parasal değerine uygun düşen önlemleri bir kat daha artıracaklardı. Fakat Kinfo bu durumdan çok sıkılacaktı. Gerçekten ceplerinde bir milyon parayla kuşkulu bir ülkede seyahat etmeye kalksalar alacakları önlemler bundan daha sıkı olamazdı. Zaten Le Centenaire bir milyonun korunmasını onlara emanet etmemiş miydi? Bütün gün Nankin sokaklarını, meydanlarını, mahallelerini dolaşmakla geçti. Eski görkeminden çok şey kaybeden kent, batı kapısından doğu kapısına, kuzeyden güneye hızlı hızlı kat edildi. Kinfo düzenli adımlar atıyor, az konuşuyor, bol bol etrafa bakıyordu. Ne halkın büyük çoğunluğunun sık sık dolaştığı kanalların üzerinde, ne de yabani bitkilerce istila edilen ve yıkıntıların arasında gözden kaybolan sokaklarda aşina bir yüze rastlayabildi. İmparatorluk sarayından arta kalan az çok harabeye dönmüş mermer revakların altında, ve kireç haline gelmiş duvar parçalarının yanında kimsecikler yoktu. Wang şimdi kalıntılardan ibaret olan o korkunç sahnenin içinde yaşamış, direnerek son ana kadar çarpışmıştı. Kinfo ve adamlarının gözünden hiçbir şey kaçmıyordu. 1870'te Nankin'lerin toplu kırımdan geçirmek istediği Katolik misyonerlerin yameni etrafında ve Taiping'lerin yerle bir ettiği sonradan yeniden inşa edilen silah fabrikasının dolaylarında dikkat çeken birine rastlamadılar. Yorgunluğu aldırış etmeyen Kinfo hala yürüyordu. Hiç zayıflık göstermeyen iki korumasını da peşlerinde sürüklüyordu. Böyle dolaşmaya pek alışkın olmadığından zavallı San geride kalıyordu. Kinfo doğu kapısının dışına çıktı ve tehlikelerle dolu ıssız kırsala daldı. Kapı surlarının biraz ötesinde kenarlarında granitten hayvan heykellerinin dizildiği ucu bucağı olmayan bir sokak uzanıyordu. Kinfo adımlarını çabuklaştırarak sokağa izledi. Sokağın sonunda küçük bir tapınak görünüyordu. Tapınağın arkasında tepe yüksekliğinde bir tümülüs göze çarpıyordu. Bu tümseyin altında imparator olan Buda papazı Rong Wu yatıyordu. Rong Wu bir yurtseverdi. 500 yıl önce yabancı istilasına karşı mertçe dövüşmüştü. Acaba filozof o onurlu anıları gözünde canlandırabilmek için buraya gelmiş olamaz mıydı? Belki de Min Hanedanı kurucusunun mezarını ziyaret etmek istemişti. Tapınak terk edilmiş, tümülüs ıssızdı. Upuzun yolda dizilen o fantastik hayvan heykellerinden başka... Görünürde bir şey yoktu. Fakat biraz heyecanlanan Kinfo, tapınağın kapısında elle çizilmiş birkaç işaret fark etti. Yaklaştı ve şu üç harfi okudu. V, K, F. Wang, Kin, Fo. Filozof mutlaka az önce buradan geçmişti. Genç adam hiçbir şey söylemeden etrafa bakındı. Arandı. Akşam Kinfo... Craig, Fry, Sun güçlükle yürüyerek otele döndüler. Ertesi sabah Nankini terk etmişlerdi. Bölüm 12 Kinfo 2 Koruması ve Uşağı Tehlikeye Atılıyor Çin'in akarsularından, kanallarından, nehirlerin yanında giden yollarından koşarak giden bu yolcu kimdir? Ertesi gün nerede olacağını bilmeden gidiyor, hep gidiyor. Kentleri görmeden içlerinden geçiyor. Birkaç saat uyumak için otellerde ya da hanlarda geceliyor. Biraz karnını doyurmak için restoranlara giriyor. Elinde para tutmuyor. Ya savurganca harcıyor ya da yürüyüşüne ağırlık yapmasın diye yere fırlatıyor. İşleri başından aşkın bir tüccar değil. Devletin önemli ve acil bir misyon yüklediği bir mandarin değil. Doğa güzelliklerinin peşinden giden bir sanatçı değil. Eski Çin'in, Lama ve Budist tapınaklarında saklanan antik belgeleri araştıran bir aydın veya bilgin değil. Üniversiteyi kazanmak için sınavlar pagodasına giden bir öğrenci değil. Kutsal banyan ağacın kökleri arasından yükselen köy tapınaklarını teftiş etmek amacıyla kırsal alana koşan bir Buda rahibi değil. Çin'in kutsal Beş Dağı'ndan birine dilek adamaya giden bir hacı da değil. Yanında her an uyanık olan Fry ve Craig, Peşinde gitgide yorulan San'la yollara düşen sahte Kinan'dı bu. Yani içinde bulunduğu tuhaf durum yüzünden kaçmak zorunda kalan ve bir türlü bulunamayan Wang'ı arayan Kinfo. O acayip şöhretinin unutulması için gözden uzaklaşmaya çalışan ve karşılaşacağı görünmez tehlikelere karşı güvence arayan Les Entuner müşterisi. En iyi nişancı bile kımıldayan hedefi ıska geçebilir. Kin işte bu kımıldayan hedef gibi olmak istiyordu. Yolcular Nankin'de süratli Amerikan buharlı gemilerinden birine bindiler. Bu gemiler Mavi Nehirde sefer yapan geniş yüzer otellerdi. 60 saat sonra Rankeu'da karaya çıktılar. Oysa Mavi Nehir akıntısının ortasında yükselen küçük öksüz adlı o tuhaf kayaya bile dikkat etmemişlerdi. Kayanın duruğunda bu da rahiplerinin görkemli bir tapınağı bulunuyordu. Mavi nehirle onun en önemli kolu olan Ran birbirine kavuştuğu yerde kurulan Ran Kewda, başıboş Kinfo ancak yarım gün geçirdi. Orada hala Taiping anılarından izler bırakan yıkıntılar göze çarpıyordu. Ran Keu, iki akarsuyun birleştiği sağ kıyıda kurulan Ran Yang Fu eyaletine bağlıydı. Wu Chang Fu ise Rupe eyaletinin merkeziydi. Gel gelelim ne bu ticaret kentinde? Ne de Wu fuda Wang'ın herhangi bir izine rastlayabildiler. Nankin'deki fonun bir Buda rahibinin mezarının üstünde bulduğu o korkunç harflerden başka bir şey yoktu. Çin'deki bu yolculuktan Craig ve Fry kentler hakkında biraz bilgi edinmeyi ve gelenek göreneklere toplu bir bakış atmayı umut etselerdi, çok geçmeden yanılırlardı, not almaya bile vakit bulamamışlardı. Edindikleri bilgi birkaç şehir ya da kasaba adıyla sınırlı kalmıştı. Zaten ne meraklı ne de gevezeydiler. Ne bir şey soruyorlar ne de konuşuyorlardı. Neye yarar? Craig'in düşündüğünü Fry düşünüyordu. Salt bir monologtu bu. Gözlem bakımından müşterilerinden farklı değillerdi. Şu Çinli kentlerinin merkezde cansız, mahallelerde canlılık gösteren çift taraflı çehresine hiç dikkat etmediler. Ne yazık ki Ran Keu'daki Avrupa mahallesini, Geniş sokakları, zarif konutları, mavi nehir kıyısı boyunca uzanan iri ağaçların gölgesinde yapılan gezintileri göz fark etmişlerdi. Zira gözleri bir tek adamı arıyordu, bir türlü görünmeyen adamı. Buharlı gemi, Ranki Kiang'ın çoğalan suları sayesinde bu akarsu kolunu Lao Ro kadar 240 kilometre boyunca kat edebilecekti. Kinfo bu tür bir yolculuktan yakınacak adamlardan değildi. Üstelik hoşuna gidiyordu. Hatta Ran Kiang suları gemi yolculuğuna elverişli olmaktan çıkana kadar yola devam etmeyi kafasına koymuştu. Daha sonra duruma göre davranacaktı. Craig ve Frey'e gelince gemide gidiş bütün yolculuk boyunca devam etse daha iyi olurdu. Zira güvertede gözetim daha kolaydı. Tehlike daha uzaktı. Daha ileride Çin'in orta bölgesindeki eyaletlerde daha az güvenli yollara çıkacaklardı. Bu da ayrıca düşünülecek bir sorundu. Sana gelince, buharlı gemide yaşam fena sayılmazdı. Yürümüyor, hiçbir şey yapmıyor, efendisini Craig ve Frey'in gözetimine bırakıyordu. Öğlen ve akşam yemeğini yedikten sonra bir köşeye kıvrılıp kestirmekten başka şey düşünmüyordu. Yemekler de güzeldi doğrusu. Birkaç gün sonra gemideki yiyecek programında bir değişiklik baş gösterdi. Bölgesel farklılaşmadan ileri gelen bir şeydi bu. Cahil adam hariç bütün yolcular bu coğrafya değişikliğini fark etmişlerdi. Gerçekten yemeklerde pirinç aniden yerini buğdaya bıraktı. Mayasız ekmek dilimleri biçiminde fırından çıkar çıkmaz yendiği için tadı lezzetliydi. Güneyden hakiki Çinli olan San, her zamanki pirincini yiyememekten dolayı bu durumu yadırgadı. Çay kasesinin içindeki pirinç tanelerini küçük çubukları kullanarak kocaman ağzına öyle ustalıkla götürür, bol bol yutardı ki. ''Pirinç ve çay, gerçek bir Çinli için başka şeye ne gerek var?'' Anlaşılan Rankiang sularında yoluna devam eden buharlı gemi Buday bölgesine girmişti. Ülkenin özgün yapısı işte burada ortaya çıkıyordu. Ufukta birkaç dağ sırası belirdi. Dağlarda eski Ming hanedanından kalma surlar göze çarpıyordu. Nehir sularının içinde biriken ve insan eliyle açılan yapay yamaçlar yerini alçak kıyılara bıraktı. Böylece yatağı genişleyen akarsuyun derinliği azalıyordu. Guanlofu eyaleti göründü. Gemiye yakıt ikmali yapmak gerektiğinden birkaç saat gümruk binalarının önüne yanaştılar. Kinfo karaya çıkmayı düşünmedi bile. Bu şehirde ne yapacaktı? İçini görse ne olurdu? Filozofun izini bir türlü bulamıyordu. Bir tek amacı vardı: Çin'in daha derinliklerine dalmak. Vanga ele geçirmese bile, Wang artık onu bir daha yakalayamazdı. Guanlofu'dan sonra karşı karşıya kurulmuş iki şehir göründü. Bunlardan biri sol kıyıda bulunan ticaret kenti Fancheng, ikincisi sağ kıyıda bulunan Xiangyang Fu'ydu. Birincisinde iş yoğunluğu almış yürümüştü. Hareket ve canlılık doluydu. İkincisi yetkili makamların ikamet ettikleri yerdi. Daha cansızdı. Fancheng'ten sonra Rangjiang kıvrılarak doğu kuzeye yöneliyordu. Lao'er Ku'ya kadar işler yolunda gitti. Fakat sular azalıp nehrin yatağı sığlaştığından gemi daha ileri gidemezdi. Şimdi durum farklıydı. Bu son etaptan sonra yolculuk koşulları değişmek zorundaydı. Su yollarını bırakıp kendi başına ilerlemek gerekiyordu. En azından bir geminin tatlı tatlı yalpalamasından vazgeçip, Çin'de kullanılan arabaların yollarda maruz kaldıkları darbeler ve sarsıntılara katlanacaklardı. Zavallısan. şikayetleri, sıkıntıları, yorgunlukları tekrar başlayacaktı. Gerçekten şehirden şehire, eyaletten eyalete yapılan bu kaprisli gezide, kinfonun arkasından gelen kim olursa olsun bu işin zahmetine katlanmak zorundaydı. Bir gün arabayla yolculuk yapıyordu ama ne araba. İki tekerleğin dingili üzerine demirden kocaman çivilerle sımsıkı oturtulmuş bir sandık. İçeriye sıçrayan, çamur ve yağmur suyuna engel olamayan, güneş ışınlarını kolaylıkla sızdıran delik deşik bez örtüyle kaplı, iki huysuz katırın çektiği bir taşıt. Başka bir gün katırların üstüne kondurulmuş iki uzun bambuyu asılı bir çeşit nöbetçi kulübesini andıran bir iskemle, öyle ki çok şiddetli alpalanmalara maruz kaldığından bu bir kayık olsa herhalde her yerinden çatırdardı. Yaverlere benzeyen Craig ve Fry eşeklere biniyorlardı. Bu hayvanların neden olduğu sarsıntı iskemleden daha şiddetliydi. Sana gelince yayan gidiyordu. Ancak yürüyüş hızlanınca omurdanmaya başlıyor, sövüp sayıyor, de bir Kao Liang rakısını lıkır lıkır içerek gücünü toplamaya çalışıyordu. O da yalpalaya yalpalaya ilerlemek zorunda kalıyordu çünkü zemin son derece engebeliydi. Sözün kısası küçük grup çalkantılı denizde olsa bu denli sarsıntı geçirmezdi. İmparatorluğun eski merkezi olan Shingnan Fu'ya at üstünde, doğrusu kötü atlardı bunlar, girdiler. Eskiden tanklar hanedanı imparatorları burada ikamet ederlerdi. Gel gelelim çok uzaklarda bulunan Şensi eyaletine ulaşmak için çorak ve çıplak, uçsuz bucaksız ovaları kat etmek gerekiyordu. Kim bilir ne yorgunluklara katlanacaklar, ne gibi tehlikelerle karşılaşacaklardı. Güney İspanya ile aynı enlem içinde yer alan şu Mayıs güneşi şimdiden dayanılmaz ışınlar yayıyor, taş döşeme konforu şimdiye dek görmemiş yollardan incecik bir toz kalkıyordu. Zararlı bir duman gibi havayı kirleten toz bulutu kasırgaya dönüşüyor, içinden çıkan insanı tepeden tırnan sarımtırak bir renge boyuyordu. Burası Isis bölgesiydi. Çin'in kuzeyine özgü tuhaf bir jeolojik oluşum. Topraktan, kayadan oluşmayan, daha doğrusu bir taşın henüz katılaşma fırsatı bulamadığı bir bölge. Tehlikelere gelince fazlasıyla gerçekdiler. Güvenlik güçlerinin, hırsızların bıçak darbelerinden şiddetle korktuğu bir ülkedesiniz. Şehirlerde cirit atan serserilerin elini kolunu sallaya sallaya dolaştığı, kent sakinlerinin geceleri sokaklardan ödü koptuğu bir ortamda yollarda güvenliğin nasıl olacağını bir düşünün. Yolcular, ISIS katmanlarının derinliğine oyulmuş hendeklere girdikleri zaman kuşkulu gruplar defalarca yollarını kestiler. Ancak bellerinde tabancalarla Craig ve Frey'i görünce saldırmaktan vazgeçtiler. Ne var ki ile Söntüner ajanları birçok kez ciddi korku yaşadılar. Kendi hayatları bir yana koruma görevini üstlendikleri canlı milyon içinde çok kaygılıydılar. Kinfo, Wang'ın bıçağıyla vurulsa da bir saldırganın bıçağıyla öldürülse de sonuç aynı sayılırdı. Darbeyi yiyen şirketin kasası olacaktı. Zaten bu koşullarda Kinfo, o da tepeden tırnağa silahlıydı, kendini savunmaktan başka bir şey düşünmüyordu. Hayata sımsıkı tutunmuştu. Signan Fu'da filozofun izine rastlamak olası değildi. Eski bir Taiping buraya sığınmayı aklından bile geçirmezdi. Şehrin güçlü surları vardı. İsyan başladığı zaman asiler o surları aşamamışlardı. Şehir kalabalık bir mançu garnizonu tarafından korunuyordu. Kentin içinde çok sayıda arkeolojik antika birikmişti. O kalıntılardan aktarılan gizemler müzede bulunuyordu. Tabletler ormanı denilen müze sayısız zenginlikleri barındırırdı. Buraya ancak böyle şeylere özel ilgi duyan biri gelirdi. Wang ne diye gelsin? Ertesi gün Kinfo, Orta Asya, Tibet, Moğolistan ve Çin arasında önemli bir ticaret merkezi olan kenti terk ediyordu. Genç adam kuzey yoluna girdi. Uiro Akarsuyu'nun aktığı vadideki yolu izleyerek Kaolin Sien ve Sing Tong Sien tarafından ilerlediler. Irmak suları yatağında bulunan Isis tabakası nedeniyle sarı renge bürünmüştü. Küçük grup Ruocho'ya vardı. Burada 1860'ta şiddetli bir Müslüman ayaklanması yaşanmıştı. Bazen kayığa binerek, bazen yük arabasında giderek Kinfo ve arkadaşları fazla yorgunluk çekmeden Tonkuan Kalesi'ne vardılar. Kale, Ro ve Ro sularının birleştiği yerde kurulmuştu. Ro ünlü sarı nehirdi. Doğrudan kuzeye yöneliyor doğu eyaletlerinden geçiyor ve kendi adını taşıyan denize dökülüyordu. Kızıl deniz nasıl kızıl değilse, beyaz deniz nasıl beyaz değilse, karadeniz nasıl kara değilse o da sarı değildi. Evet, kökeni kuşkusuz tanrısal olduğundan dillere destan olmuştu. Madem ki imparatorların rengini taşıyordu. Öte yandan ona Çin'in hüznü denirdi. Neden olduğu şiddetli su taşkınları çok acılar yaşatmıştı. Tong Kuan da Yolcular gece saatlerinde bile güvenlikte sayılırlardı. Ticaret kenti değildi burası, asker ağırlıklı bölgeydi. Mançu Tatarlarının sabit yerleşim bölgesiydi. Bunlar Çin ordusunun birinci sınıf askerleriydiler. Galiba Kinfo burada birkaç gün dinlenmeyi düşünüyordu. Galiba iyi bir odası, iyi bir yatağı, iyi bir mutfağı olan bir otel arayacaktı. Bu mola Fry ve Craig ve San içinde fena sayılmazdı. Gel gelelim beceriksiz uşağın yaptığı hata at kuyruğunun bir parmak daha eksilmesine mal oldu. Dikkatsiz adam Gümrüğe Efendisi'nin takma adını değil de gerçek adını vermişti. Efendinin artık Kinfo değil de Kinan adını taşıdığını unutmuştu. Kıyamet koptu. Kinfo'nun derhal şehirden ayrılması gerekti. Adı duyulmuştu bir kere. Meşhur Kinfo Tong Kuan'a gelmişti. Herkes tek ve biricik arzusu yüz yıl yaşamak olan bu adamı görmek istiyordu. Peşinde iki koruması ve uşağıyla tüyleri diken diken olan yolcu Palas Pandiras kaçtı. Zira meraklılar kalabalığı başında toplanmaya başlıyordu ama bu kez yaya yaya. Sarı nehrin yamaçlarını tırmandı. Arkadaşları ve kendisi yorgunluktan tükenmek üzereyken küçük bir kasabaya vardı. Orada kimliğini gizleyerek birkaç saat dinlenme fırsatı bulacaktı. Tam anlamıyla bozulup şaşırmış olansan tek kelime etmeye cesaret edemiyordu. Üstüne üstlük başında arta kalan gülünç fare kuyruğu en tatsız şakalara neden oldu. Oğlanlar arkasından koşuyor, alaycı çığlıklar atıyorlardı. Hemen geri dönmek lazımdı. Ama nereye? Efendisi William J. Bidolf'a dediği gibi gidiyordu. Arkasına bakmadan hala burnunun doğrultusunda gidiyordu. Kinfo, Tonkuan'dan 20 kilometre uzakta bulunan bu küçük kasabaya sığınmak zorunda kalmıştı. Ama bu kez ne atlar, ne eşekler, ne yük arabası, ne de iskemle vardı. Ya burada kalacaklar ya da yaya olarak yola devam edeceklerdi. Filozof Wang yanında olsaydı bu fırsattan yararlanıp felsefe yapar, öğrencisini eğlendirirdi. Genç adam herkesi suçladı, sonra kendini azarladı. Ah hayatı anlayabilmek için yitirdiği zamanı üzülüyordu. Wang ne demişti? Mutluluğun değerini bilmek için sıkıntıları, acıları, bunalımları yaşamak gerekir. Şimdi öğrenmişti onları. Sonra böyle koşa koşa yol alırken cebinde meteliği olmayan namuslu insanlarla karşılaştı. Ama mutlu insanlardı. Neşe içinde çalışmanın insanı nasıl mutlu ettiğini gözlemliyordu. Bir yanda işlerinin başında çiftçiler, Diğer yanda aletlerini kullanırken türkü söyleyen işçiler görüyordu. Kinfo'nun mutsuzluğu çalışmamasından ileri gelmiyor muydu? Sonuçta mutluluktan yoksun kalmanın nedeni bu değil miydi? O ders çok doğruydu. En azından doğru olduğuna inanıyordu. Evet, Kinfo mutlu değildi. Bu arada kasabanın altının üstüne getiren Craig ve Fry sonunda bir araç buldular. Ama bir kişilik. Sadece bir kişi taşıyabilen bir araç. İşin daha beteri, motordan yoksun bir taşıt. Bu bir el arabasıydı. Pascal'ın el arabası belki de ondan önce icat etmişlerdi. Ne olsa barutu, yazıyı, pusulayı ve uçurtmayı icat eden Çinli mucitlerdi. Yalnız Çin'de bu aygıtın hayli büyük çaplı tekerleği araba kollarının ucuna değil de ortasına yerleştiriliyordu. Bazı buharlı gemilerin ortasında bulunan tekerlek gibi arka bagajın içinden hareket ediyordu. Söz konusu bagaj ikiye bölünmüştü. Bir yanına yolcu yerleşiyor, diğer yanına eşyaları konuyordu. Taşıtın motoru insandan başkası değildi. Aracı ileriye doğru iterek götürüyordu. Yolcunun arkasında aynı bir İngiliz kabındaki sürücü gibi onun görüşünü engelleyemeyecek biçimde dikiliyordu. Rüzgar elverişli olduğu zaman yani arkadan estiğinde sürücü kendisine hiç masraf açmayan bu doğal güçten yararlanıyordu. Bagajın içine küçük bir seren dikiyor, serene dört köşe bir yelken geriyordu. Öyle ki kuvvetli esintilerde kendisini iteceğine, hatta kendi itişinden çok daha hızlı olarak taşıt kendiliğinden sürükleniyordu. Taşıt bütün aksesuarlarıyla birlikte satın alındı. Kinfo yerine oturdu. Rüzgar elverişliydi. Yelken açıldı. ''Gidelim san'' dedi Kinfo. San saf saf arka bagajın öbür tarafına yerleşiyordu. Kinfo hiç itiraz kabul etmeyen bir ses tonuyla ''Araba kollarına!'' diye bağırdı. San'ın bacakları yorgunluktan bitkin düşmüş beygir gibi titriyordu. ''Ama efendim ben... şey...'' diye geveledi. "Çeneni kapa!'' Fry ve Craig ''Gidelim San'' dediler. Kinfo zavallı uşağın at kuyruğunun geri kalan kısmına bakarak yineledi. Araba kollarına! Araba kollarına hayvan! İnat etme! Aksi halde, makasın parçaları gibi sağ elinin orta parmağıyla işaret parmağını birbirine yaklaştıran Kinfo ne yapacağını anlatıyordu. Sen kayış omuzlarından geçirdi. Araba koluna iki eliyle sarıldı. Fry ve Craig el arabasının iki yanına dikildiler. Rüzgarın da yardımını alan araba yavaşça ilerledi. Bey girişlevini gören sanın umarsız ve beyhude öfkesini betimlemeye gerek yok. Bu arada Craig ve Fry sık sık onun yerine geçmeye razı oldular. Bereket versin ki Güney rüzgari yardımlarına koştu. İşin dörtte üçünü üzerine aldı. Yol düzleştiğinden el arabası da dengeli pozisyonda ilerledi. Araba kolunda çalışan adamın işi bir geminin dümen yekesini kullanan gemici kadar kolaylaştı. Sadece onu belirli yönde sürmesi gerekiyordu. Qin Fu ekibiyle birlikte Çin'in kuzey eyaletlerinde ilerledi. Uyuşan bacaklarını açmak için bazen yürüme ihtiyacı duyuyor, dinlenmek istediği zaman iyice arabaya yerleşiyordu. Huanfu Fu ve Ka açtıktan sonra araba ünlü imparatorluk kanalının yamaçlarına tırmandı. Burası az çok 20 yıl geçmişte Sarı Nehir eski yatağına dönmeden önce Su Chu'ya kadar elverişli güzel bir yol oluştururdu. Suçu Çay memleketiydi. Pekine kadar birkaç yüz kilometre uzanan bir bölge. Jinfu, Sina'nı, Hokien'i geçti, Pç'li eyaletine girdi. Çin'in büyük başkenti Pekin burada bulunurdu. 400 bin nüfusu büyük bir şehir olan Tiyansin'e geldi. Kent bir kuşatma siperi ve iki kale tarafından savunuluyordu. Imperial Kanal ve Peihou'nun birleştiği yerde geniş bir limana sahipti. Manchester pamukluları, günlü kumaşlar, bakır eşyalar, demir alet edevat, Alman kibritleri, sandal ağacı kerestesi ve benzeri bu limandan ithal edilirdi. İhracatı yapılan mallarsa günnaplar, nilüfer yaprakları, tatar tütünü ve benzeri gibi şeylerdi. Kinfo bu ilginç tiyentisinde şeytani işkence cezalarının uygulandığı ünlü pagodayı ziyaret etmeyi bile aklından geçirmedi. Doğu mahallesinin eğlence dolu lantemes ve Vux Habit sokaklarının semtine bile uğramadı. Müslüman Lu Lao Qi tarafından işletilen ve Muhammed ne derse desin şaraplarıyla ün salmış olan uyum ve dostluk restoranında yemek yemedi. 1870'ten beri eyaletin genel valisi olan Li Chong Tang'ın konağının önünden bile geçmedi. Özel konsey ve imparatorluk konseyi üyesi olan bu adam Feitze Shaopo ünvanıyla sarı ceket taşırdı. Evet, Kinfo hala san tarafından nitelen arabanın içinde tuz çuvallarından oluşan kat kat yığınların ortasında rıhtımlardan geçiyordu. Mahallelerden açtılar. İngiliz ve Amerikan kolonileri, yarış alanları, Hint dansı. Arpa, susam, üzüm bağlarıyla kaplı kırlar, sebze ve meyve bakımından zengin bostanlar, her köşesinde binlerce tavşanın, sülünün, bıldırcının yaşadığı bu hayvanların, şahin, bozdoğan ve delice doğan tarafından avlandığı ovalar. Dört kişi Pekin'e götüren ve 24 kilometre süren taş döşemeli yolu izlediler. Çeşitli türde ağaçları, ırmağın upuzun sazlarını geçerek sağ salim Tong çuya vardılar. Kinfo'nun bedeli hala 200 bin dolar ediyordu. Bu yüzden Fry ve Craig yolculuğun başından beri dimdik yanında duruyorlardı. Oysa San tık nefes kalmış, yorgunluktan canı çıkmış, topallaya topallaya yürüyordu. Üstelik başının üstündeki at kuyruğu ancak üç parmak uzunluğundaydı. 19 Haziran'a gelmişlerdi. Vanga verilen süre 7 gün sonra doluyordu. Wang neredeydi? Bölüm 13 Ünlü 100 yıl önceki 5 gün türküsü işitiliyor. El arabası Tong Chu mahallesinin girişinde durduğu zaman Kinfo korumalarına ''Beyler'' dedi. ''Peki'nin 40 kilometre uzağındayız. Benim niyetim Wang'la aramızdaki anlaşma geçerliliğini yitirene kadar burada kalmak. Burada 40 bin nüfus yaşıyor. Tabi San, Shansi eyaletinden basit bir tüccar olan Kinan'a hizmet ettiğini unutmazsa gerçek kimliğimi gizlemek zor olmayacak.'' Yok, san artık kesinlikle unutmazdı. Beceriksizliği ona sekiz gün boyu bir beygirin işini yapmaya mal olmuştu ve artık umut ediyordu ki Monsieur Kinfo ki dedi Craig, nan diye ekledi Fry. Onu her zaman kişinin başına döndürecekti. Şimdi yorgunluktan bitkin düştüğünden Monsieur Kinfo'dan biraz izin istiyordu ki dedi Craig, nan diye yeniledi Fry. 48 saat kesintisiz uyuması için izin vermeliydi. Kinfo, istersen 8 gün uyu, dedi. Hiç olmazsa uyurken ağzından bir şey kaçırmazsın. Ben de durumdan emin olurum. Kinfo ile arkadaşları uygun bir otel aradılar. Zaten böyle yerler Tongchuda bolca vardı. Doğrusunu söylemek gerekirse bu geniş yerleşim alanı Pekin'in bir mahallesini oluşturuyordu. Onu başkente bağlayan taş döşemeli yol, boylu boyunca villalar, evler, Çiftçi kulübeleri, mezarlar, küçük pagodalar, yeşilim trak çitlerle çevrili topraklarla dolup taşıyordu. Yol üstünde arabalar, atlılar, yayalar aralıksız gidip geliyorlardı. Kinfo bölgeyi tanırdı. Prensler Tapınağı Te Mio'ya gitmek istedi. Orası sıradan bir Buda Rahipleri Manastırı'ydı. Otele dönüştürülmüştü. Yabancıların konaklaması için hayli konforlu bir barınaktı. Kinfo, Craig ve Fry hemen otele yerleştiler. İki ajan kıymetli müşterilerinin bitişiğinde bulunan odaya geçtiler. Sana gelince bir köşeye kıvrılıp uyumak için gözden kayboldu. Bir daha kimse onu ortalıkta göremedi. Bir saat sonra Kinfo ile korumaları odadan çıktılar. İştahla yemek yediler. Ne yapmak gerektiğini birbirlerine sordular. Craig ve Fry, ''Bize ilişkin bir yazı bulunup bulunmadığını öğrenmek için en doğrusu günlük gazeteyi okumak.'' Cevabını verdi. ''Kinfo, hakkınız var.'' dedi. ''Banga ne olduğunu belki öğrenebiliriz.'' Üçü birlikte otelden çıktılar. İki koruma ihtiyata elden bırakmadığından müşterilerinin iki yanında yürüyordu. Yoldan geçenleri gözden kaçırmıyorlar, kimsenin yaklaşmasına izin vermiyorlardı. Böyle giderek daracık sokaklardan geçtiler. Rıhtıma geldiler. Orada o günün gazetesini satın aldılar. Dikkatle dikkatli okudular.'' ''Hiç, hiçbir şey yoktu. Sadece Monsieur Wang'ın Şangay'da yerini bildiren William J. Bidolph'un vaat ettiği 2000 dolar ya da 1300 Çin parası verileceğine dair ilandan başka bir şey yoktu.'' Kinfo, ''Bakın.'' dedi. ''Yine ortalıkta yok.'' Craig, ''Demek kendisiyle ilgili ilanı okumamış.'' diye cevap verdi. ''Demek anlaşmanın kurallarını uyguluyor.'' diye ekledi Fry. Kinfo, ''Peki nerede olabilir?'' diye bağırdı. Fry ve Craig, Monsieur dediler. Anlaşmanın son günlerinde daha çok tehlike yaşayacağınızı mı düşünüyorsunuz? Kinfo, ''Hiç kuşkunuz olmasın'' cevabını verdi. Eğer Wang durumumda meydana gelen değişikliği bilmiyorsa, büyük olasılıkla sözünü yerine getirmeye kalkışacaktır. Yani kalan günler benim için tehlikeli. Hatta en son gün daha çok tehlikedeyim. Fakat vade dolarsa, korkacak bir şeyimiz kalmaz. Craig ve Fry o zaman Monsieur dediler. Bu altı gün boyunca sizi her türlü tehlikeye karşı korumanın üç yolu var. Kinfo birinci yol nedir diye sordu. Craig otele girip sizi odanıza kapatmak sonra vadenin dolmasını beklemek diye cevap verdi. Ya ikincisi? Fry bir suçlu gibi sizi yakalatmak böylece Tong Chu cezaevinde güvenlikte olmanızı sağlamak diye karşılık verdi. Üçüncüsü, Craig ve Fry, ölü süsü vermek, sonra güvenlik sağlanınca sizi tekrar diriltmek, dediler. Kinfo, Wang'ı tanımıyorsunuz, diye haykırdı. Wang, otele de, hapishaneye de, mezarıma da girmenin bir yolunu bulur. Bugüne kadar beni vurmadıysa istemediğindendir. Beklemede kaldığımdan, bundan duyacağım heyecanı ve endişeyi yaşamamı tercih etmiştir. Kim bilir ne yapıyor, ne olursa olsun... ''İlim kolum serbestçe beklemeyi seçerim.'' ''Bekleyelim ancak'' dedi Craig. ''Bana öyle geliyor ki'' diye ekledi Fry. Kinfo donuk bir ses tonuyla konuştu. ''Beyler ben kendi bildiğimi yaparım. Eğer bu ayın 25'inden önce ölürsem şirketinizin zararı ne olur?'' Fry ve Craig ''200 bin dolar karşılığını verdi.'' ''Sizin adınıza hak kazananlara 200 bin dolar ödemek gerekecek.'' Ya ben? Bütün servetimi kaybedeceğim. Hayatım dahil. Gördüğünüz gibi bu işle sizden çok daha fazla ilgiliyim. Çok haklısınız. Çok doğru. Şu halde beni kollamaya devam edin. Ama ben dilediğim gibi hareket ederim. Daha fazlasını konuşmak gereksizdi. Craig ve Fry önlemleri iki katına çıkarıp müşterilerini daha yakın korumaya aldılar. Fakat artık bu davranışlarını gizleyemiyorlardı. Zira durumun ciddiyeti her geçen gün biraz daha artıyordu. Tong Çin'in en eski kentlerinden biriydi. Onu Pekin'e bağlayan başka bir kanalın başlangıcında Pei Ho Akarsu'nun bir kolunda kurulmuştu. Burada yoğun bir iş trafiği bulunur. Mahallelerde oradan oraya gidip gelen son derece canlı bir nüfus yaşar. Kinfo ile iki arkadaşı Rıhtım'a vardıkları zaman bu canlılıktan daha çok etkilendiler. Rıhtım, sampanlar ve ticari jonklarla dolup taşıyordu. Aslında Craig ve Fry epey rahatlamıştı. Kalabalık içinde daha güvenlikte olduklarına inanıyorlardı. Bu ortamda müşterilerinin ölümü ancak intihar sonucu gerçekleşebilirdi. Üzerinde bulunan mektup bu bakımdan kuşkuya yer bırakmıyordu. Bank da bu koşullarda Vurmaya yanaşmazdı. Zira kentin kalabalık meydanında ya da sokaklarında böyle bir girişimi düşünemezdi. Sonuçta Kinfo'nun korumalarının ani bir saldırıdan korkmalarına gerek yoktu. Yalnız kafalarını kurcalayan tek şey vardı. Acaba Taiping olağanüstü bir beceriklilikle Şangay'dan ayrılışlarından beri onların izini mi sürüyordu? Nitekim gözlerini dört açtılar. Bu sırada birdenbire telaffuz edilen bir isim kulaklarının dikilmesine neden oldu. Kalabalığın ortasında sıçrayan ve el çırpan birkaç küçük Çinli ''Kinfo! Kinfo!'' diye haykırıyordu. Kinfo'nun gerçek kimliği belli mi olmuştu? Onun adı her zamanki etkiyi mi doğuruyordu? Adı geçen kahraman isteksizce durakladı. Craig ve Fry ona bedenlerini siper etmeye hazırlandılar. Ancak bu haykırışlar doğrudan Kinfo'ya yönelmiyordu. Buna kimsenin kuşkusu yoktu. Genç adam hiç kıpırdamadan durdu. Kendi adının neden anıldığını merak içinde bekledi. Kadınlar, erkekler, çocuklardan meydana gelen bir grup gezgin bir şarkıcının etrafında toplanmıştı. Sokaklardaki kalabalığı başına toplayan şarkıcı bu durumdan pek memnun görünüyordu. Herkes bağırışıyor, el çırpıyor, daha şarkısına başlamadan önce onu alkışlıyordu. Şarkıcı yeterli bir dinleyici kalabalığının toplandığını görünce cebinden hoş renklerle süslü, resimli bir yafta paketi çıkardı. Sonra kalabalığa doğru haykırdı. Yüz yıl önceki beş gün. Çin'in her yerinde söylenen ünlü bir türküydü bu. Craig ve Fry müşterilerini oradan götürmek istedi ama bu kez Kinfo ayak diredi. Kalacaktı. Kimse onu tanımıyordu. Başından geçenleri anlatan türküyü hiç dinlememişti. Şimdi işitmek hoşuna gidiyordu. Şarkıcı şöyle başladı. İlk gün batımında ay Ayşangay'daki evin çatısını aydınlatır. Kinfo gençtir. 20 yaşındadır. İlk yapraklarını çıkaran Söğüt ağacına benzer. İkinci gün batımında ay zengin yamenin doğu tarafını aydınlatır. Kinfo 40 yaşındadır. Dilediği binbir çeşit işi başarmıştır. Komşuları ona övgüler dizer. Şarkıcının yüz ifadesi değişiyor. Her cümlede sanki biraz daha yaşlanıyor. Alkışlar dinmek bilmiyordu. Devam etti. Üçüncü gün batımında ay ışığı bahçeye yayılır. Kinfo 60 yaşındadır. Yaz mevsiminin yeşil yaprakları gitmiş, sonbaharın sararan kasım patları gelmiştir. Dördüncü gün batımında ay batıya sarkmıştır. Kinfo 80 yaşındadır, bedeni kaynar sudaki karides gibi buruşmuştur, batmak üzeredir, ay gibi batmaktadır. Beşinci gün batımında horozlar doğmakta olan şafa selamlar. Kinfo 100 yaşındadır, ölür. En büyük arzusu yerine gelmiştir. Ama burnu büyük prens iyen onu kabul etmez. Bu denli yaşlıları sevmez. Çünkü bunakça konuşarak sarayın düzenini bozarlar. Bir türlü dinlenme imkanı bulamayan Kinfo sonsuza dek dolaşıp durur. Herkes alkışlıyor ve şarkıcı yüzlerce şarkı sözü satıyordu. Niçin Kinfo da bir tane satın almasındı? Cebinden biraz para çıkarıp avucuna doldurdu. Sonra halkın arasından kolunu ileriye doğru uzattı. Ansızın avcı açıldı, paralar yere saçıldı. Tam karşısında bir adam duruyordu. Göz göze geldiler. Kendini tutamayan Kinfo birden bağırdı. Fry, Craig genç adamın etrafını sarmıştı. Kimliğinin belli olduğunu, tehlikeyle burun buruna geldiğini sanıyorlardı. Saldırıya uğrayacak, belki ölecekti. ''Vank!'' diye bağırdı Kinfo. ''Vank?'' diye ineledi Craig ve Fry. Gerçekten vanktı. Eski öğrencisini hemen fark etmişti ancak onun üzerine atılmak yerine kalabalıktan sıyrılarak kaçtı ve öyle bir tabanları yağladı ki. Kinfo hiç duraksamadı. Çekilmez durumunu açıklığa kavuşturmak istiyordu. Bang'ın peşine takıldı. Fry ve Craig yanından ayrılmıyorlardı. Onlar da ortadan kaybolan filozofu teşhis etmişlerdi. Adamın şaşkınlığından Kinfo ile karşılaşmayı aklından bile geçirmediğini anladılar. Kinfo da onu orada bulmayı beklemiyordu. Peki Wang niçin kaçıyordu? Bunu açıklaması hayli zordu. Gel gelelim sanki bütün Çin polisi peşindeymiş gibi. İşte kaçıyordu. Tuhaf bir takipti. Kinfo batmadım. Wang, Wang batmadım diye bağırıyordu. O zengin, zengin diye ineliyordu Fry ve Craig. Fakat Wang onu durduracak olan bu sesleri işitemezdi. Epey uzak mesafedeydi. Rıhtımı açtı. Kanal boyunca ilerleyerek batı mahallesinin girişine vardı. Üç takipçi uçarcasına koşuyorlardı. Ne var ki kaçak gitgide araya açıyordu. Yarım düzine kadar Çinli kinfoya katılmıştı. Polisler böylesine tabanları yağlayan filozofu hırsız sanıyorlardı. Yol boyunca kendilerine katılanlarla gitgide sayıları artan grup soluk soluğa, bağıra çağıra koşuyor, ilginç bir manzara oluşturuyordu. Şarkıcının etrafında toplananlar Kinfo'nun Wang ismini telaffuz ettiğini açıkça duymuşlardı. Bereket versin filozof öğrencisinin adını ağzından kaçırmamıştı. Aksi halde bütün şehir o denli meşhur adamın peşine takılırdı. Fakat birdenbire işitilen Wang ismi yetmişti bu gizemli kişiyi bulana büyük bir ödül veriliyordu. Herkes bu olayı biliyordu. Nasıl ki Kinfo 800 bin dolarlık servetinin peşinde koşuyorsa, nasıl ki Craig ve Fry sigorta şirketinin 200 bin dolarını korumaya çalışıyorsa, onlar da 2000 dolarlık ikramiye için tabana kuvvet koşuyorlardı. Kinfo hala var gücüyle koşarken, ''Vank, Vank eskisinden daha çok zengin oldum.'' diyordu. ''Batmadı, batmadı.'' diye ineliyordu Fry ve Craig. Yolda kar topu gibi büyüyen takipçiler de ''Durun, bekleyin!'' diye haykırıyorlardı. Van hiçbir şey işitmiyordu. Cevap vermek için nefesini tüketmek istemiyor, hız kaybetmemek için başını bile geri çevirmiyordu. Mahallenin dışına çıkmışlardı. Van kanal boyunca uzanan taş döşemeli yola atıldı. Yolda neredeyse kimsecikler yoktu. Rahat rahat kaçabilirdi. Hızı biraz daha arttı. Tabii takipçilerin hızı da iki katına çıktı. Bu çılgınca koşu 20 dakika kadar sürdü. Sonucun ne olacağı hiç belli değildi. Bu sırada kaçak hızını yavaşlatmaya başladı. Takipçileriyle arasındaki mesafe azalmaya yüz tutmuştu. Nitekim bunu fark eden Wang bir köşeye saptı ve yolun sağında bulunan küçük bir pagodanın yeşilim trak çiti içinde kayboldu. Qin ''Onu yakalayana 10 on bin Çin parası!'' diye haykırdı. ''10 bin Çin parası!'' diye yineledi Craig ve Fry. Grubun önünde olanlar birden bağırdılar. Herkes filozofun arkasından atıldı. Pagodanın duvarlarını kuşattı. Wang yine göründü. Bir sulama kanalı boyunca daracık bir patikayı izliyordu. Takipçilere atlatmak için yine bir köşeye saptı. Orası taş döşemeli yola çıkıyordu. Ancak tükenmekte olduğu belli oluyordu. Çünkü defalarca başını çevirip arkasına bakmıştı. Oysa Kinfo, Craig ve Fry hiç yavaşlamamışlardı. Hala uçar gibi koşuyorlar, para ödülü peşinde koşan ötekiler bir türlü onları geçmeyi başaramıyordu. Düğüm çözülmek üzereydi. Artık zaman tükenmişti. Birkaç dakika kalmıştı. Herkes Wang, Kinfo ve arkadaşları ünlü Palikao Köprüsü'ne varmışlardı. 21 Eylül 1860'da 18 yıl önce burada olsalardı... Peçeli'yi eyaletine bağlı bu köprü üzerinde diledikleri gibi davranamazlardı. O tarihte büyük şose yol başka türlü kaçaklarla doluydu. İmparatorun amcası General San Lidzi'nin ordusu Fransız taburlarını geri püskürtmüş, Fransızlar Palikawa Köprüsü'ne yığılmışlardı. Köprü görkemli bir sanat eseriydi. Karşılıklı çift sıra halinde dizilen devasa aslan heykelleri, beyaz mermerden parmaklıklı korkulukları süslüyordu. Ve burada... İşi az bulunur biçimde yiğitçe kaderlerine meydan okayan Mançurya Tatarları Avrupalı topların ateşi altında ezilmişlerdi. Fakat hala köşeleri kırılan heykellerin üzerinde o çarpışmaların izlerini taşıyan köprü şimdi serbestti. İyice yorulan Wang şoseye doğru atıldı. Kinfo ile yanındakiler aşırı bir gayretle ona yaklaştılar. Çok geçmeden aralarında 20 adım, 15 adım, nihayet 10 adım kalmıştı. Gereksiz sözlerle artık Wang'ı durdurmaya lüzum yoktu. Zaten o ya sesleri duyamıyor ya da duymak istemiyordu. Hemen ona yetişip yakalamak lazımdı. Gerektiğinde hep birlikte buradan savuşurlar, durumu sonra açıklarlardı. Wang yakalanmak üzere olduğunu anladı. Fakat anlamsız bir inat yapıyor, sanki eski öğrencisiyle yüz yüze gelmekten korkuyordu. Öyle ki kaçıp kurtulmak için ölümü bile göze alacağı benziyordu. Gerçekten bir sıçrayışta köprünün korkuluğuna çıktı. Peyhosularını atladı. Kinfobiyan durdu. Vank! Vank! diye bağırıyordu. Ardından o da aşağıya atlayarak, onu canlı yakalayacağım diye haykırdı. Craig! dedi Fry. Fry! dedi Craig. 200 bin dolar suda! İkisi birden korkuluğa çıktılar. Suya atlayıp le söntülerin mahvolan müşterisinin imdadına koştular. Takipçilerden birkaç kişi de onları izledi. Tramplande şov yapan palyaçolara benziyorlardı. Fakat bunca çaba boşa gitmiş olsa gerekti. Kinfo, Fry, Craig ve para ödülünün peşinde koşan ötekiler Peyho sularının altını üstüne getirdiler. ''Gel gelelim, Wang bulunamadı.'' Herhalde zavallı filozof akıntıya kapılarak sürüklenip gitmişti. Acaba Wang ırmağın sularına atlarken takipten kurtulmak mı istemişti yoksa gizli bir nedenden ötürü mü hayatına son veriyordu? Bunu kimse bilemez. İki saat sonra düş kırıklığına uğrayan Kinfo, Craig ve Fry iyice kurulanıp kendilerine geldiler. Derin uykusundan uyanan San verip veriştirerek Pekin'in yolunu tutmuştu. Bölüm 14 Okur hiç yorulmadan birinin içinde dört kenti birden dolaşabilecek. Çin'in 18 eyaletinden en kuzeyde bulunanı Peçeli, dokuz kente bölünmüştür. Bu kentlerin içinde merkez Shunkinfo'dur, yani Tanrı'ya itaat eden birinci sıradaki kent. Bu şehrin diğer adı Pekin'dir. Okur 6 bin hektar alanı içine alan, çevresinin ölçümü 12 kilometreyi bulan ve düzensiz parçaları bir dikdörtgeni oluşturan bir Çin topuzunu gözlerinin önüne getirsin. İşte bu gizemli bölge Kambolo'dur. Marco Polo 13. yüzyılın sonuna doğru buranın ilginç bir tasvirini yapmıştır. Şimdi ise Çin'in başkentidir. Aslında Pekin geniş bir bulvarla ve tahkim edilmiş bir duvarla ayrılan iki kentten oluşur. Biri paralel kenar dikdörtgen şeklinde Çin kentidir, öbürü tam anlamıyla kare şeklinde Tatar kentidir. Bu da iki farklı kenti meydana getirir. Bunlardan biri sarı kent Hoang Ching, öteki kızıl ya da yasak kent San Quing Ching'tir. Eskiden yığılmalar sonucu nüfus 2 milyon insana varıyordu. Aşırı yoksulluğun neden olduğu göçler sonucu nüfus 1 milyona inmiştir. Kentte yaşayanlar, Tatarlar, Çinliler ve yaklaşık 10 bin Müslümandır. Bu sayıya belirli bir miktar Moğol ve Tibetli'yi de ilave etmek gerekir. Bu iki şehir üst üste konmuş iki sandık gibidir. Üst tarafını Çin kenti, alt tarafını Tatar kenti oluşturur. 15-20 metre genişliği ve yüksekliği olan... Tahkim edilmiş 9,5 kilometre uzunluğunda surlar Tatar kentini sarmıştır. Surların dibinde taş döşemeli göz alıcı bir yol uzanır. Dışarıdan tuğlalarla örülü, 200 metre arayla dizilen çıkıntılı kuleler savunma amaçlıdır. Köşelerde bulunan muazzam burçların dibinde nöbetçi müfrezeleri yer alır. Görüldüğü gibi imparator Tanrı'nın oğlu sağlam bir koruma altındadır. Tatar kentinin ortasında bulunan Sarı kent, 660 hektarlık bir alanı kaplar. Ulaşım 8 kapıdan sağlanır. İçinde başkentin doruk noktası olan 110 metre yüksekliğinde bir tepe bulunur. Üzerinden mermer köprüyle geçilen ve Orta Deniz adını taşıyan görkemli su kanalı, iki tane Buda Manastırı, vicdan muhasebesi için bir pagoda, az çok bir yarımada üzerinde kurulmuş Peytase Manastırı, kanalın aydınlık suları üzerinde asılı gibi duran Katolik Misyonerler Manastırı Pehtang, görkemli çatısını sesli çanların ve mavi kiremitlerin süslediği imparatorluk pagodası, tahta bulunan hanedanın atalarına ithaf edilen Büyük Ruhlar Tapına, Rüzgarlar Cini Tapına, Yıldırım Cini Tapına, İpek Mucidi Tapına, Göğün Efendisi Tapına, Beş Adet Ejder Köşkü, Ebedi istirahatgah manastırı ve benzeri bu mıntıkanın özelliklerini meydana getirir. Nihayet 80 hektarlık alanı kaplayan yasak kent bu dikdörtgenin ortasında bulunur. Üzerinden 7 mermer köprüyle aşılan bir su kanalıyla çevrilmiştir. Tahtaki hanedan Mançu kökenli olduğundan bu üç kentten birincisinde özellikle Mançu soyundan insanlar yaşar. Çinlilere gelince onlar dışarıya sürülmüştür. Kentin uzak köşelerinde otururlar. Altın sarısı vernikli kiremitlerle taçlandırılan bir sütun başlığı olan ve kırmızı tuğlalardan oluşan duvarlarla kuşatılmış Yasan kentin içine Ulusaflık adlı bir güney kapısından girilir. Bu kapı yalnızca imparator ve imparatoriçeler için açılır. Çok renkli kiremitlerle kaplı çifte bir çatının altında bulunan Tatar Hanedanı'nın Atalar Tapınağı buradadır. Ç-Vetsi Tapınakları yeryüzü ve gökyüzü ruhlarına adanmıştır. Egemen Dirlik Sarayı'nda resmi ziyafetler verilir. Şatafatlı törenler yapılır. Orta Dirlik Sarayı'nda imparatorun atalarının tabloları sergilenir. Koruyucu Dirlik Sarayı'nın büyük salonu İmparatorluk tahtına aittir. Neyiko Köşkü'nde İmparatorluk Büyük Konseyi toplanır. Konseyin başkanlığını son hükümdarın baba tarafından amcası Dışişleri Bakanı Prens Kong yürütür. Yılda bir kez imparator tarafından ziyaret edilen Edebiyat Çiçekleri Köşkünde imparator kutsal kitapları yorumlar. Şu an Sinetiyen Köşkünde Konfüçyüs onuruna anma toplantıları düzenlenir. İmparatorluk kütüphanesi Vakanüvisler Odası da buradadır. Wu İne Tien'de kitap basımında kullanılan bakır ve ahşap levhalar saklanır. Dikim atölyelerinde saray giysileri üretilir. Tanrısal Saflık Sarayı Aile sorunlarının tartışma mekanıdır. Dünyadaki en ulu kişi sarayına genç imparator içe yerleşmiştir. İmparator hastalandığı zaman tefekkür sarayına kapanır. Üç saray imparatorun çocuklarına ayrılmıştır. Ayrıca ölü akrabalar tapınağı buradadır. Dört saray 1861'de ölen Hien Fong'un dul karısına ve eşlerine ayrılmıştır. Chu Sien Kong imparator karılarının ikametgahıdır. Yeğlenen İyilik Sarayı, kadınlarının resmi kabullerine tahsis edilmiştir. Genel huzur, üst rütbeli subay çocuklarının okuluna verilen tuhaf bir isimdir. Yeşimtaşı Saflığı Sarayı'nda soylu prensler yaşar. Ayrıca abdest alma ve oruç sarayları, kentin hamisi Tanrı'nın tapınağı, Tibet mimarisi tapınağı, hükümdarlık mağazası, saray kahyalığı da buradadır. Lao Kang Chu'da, Kızıl Kent'te sayıları en az 5 bini bulan harem ağları oturur. Nihayet imparatorluk surlarının içinde sayıları 80'e ulaşan başka saraylar vardır. Bunların içinden Sarı Kent'in Köl kıyısında kurulan Kızıl Işık Köşkü, Tizenkuanko özellikle anılmaya değerdir. 19 Haziran 1873'te İmparator ABD, Rusya, Hollanda, İngiltere ve Prusya Büyükelçilerini burada kabul etmiştir. Kıymetli eşyalarla dolu, çok farklı şekilleri olan böyle bir yapılar yığını acaba hangi antik sitede bulunur? Hangi site Avrupa devletlerinin hangi başkenti böylesi bir adlar dizini sunabilir? Bu zenginliklere Pekin'den 3 kilometre ötede bulunan yaz sarayı o an şu şanı da katmak gerekir. 1860'da yıkılan saray, yıkıntıların ortasında eşsiz, huzur dolu bahçeleriyle, Yeşim Taşının Kaynağı adlı tepesiyle, 10 bin yıl ömrü adlı dağla hala ihtişamını korumaktadır. Sarı kentin çevresinde Tatar kenti bulunur. Fransız-İngiliz-Rus elçilikleri, Londra Misyon Hastanesi, Doğu'nun ve Kuzey'in Katolik misyonları, içlerinde bir iki tanesi artık gözleri görmeyen, yüz yaşına gelmiş fillerin eski ahırları oradadır. Yeşil kiremitlerle kuşatılmış kırmızı çatılı Çan Kulesi, Konfüçyüs Tapınağı, Bin Lama Manastırı, Fakua Tapınağı, Dört Köşe Kocaman Kulesi ile Eski Gözlemevi, Cizvitler Konutu, Edebiyat sınavlarının yapıldığı edebiyatçılar konutu yine oradadır. Doğunun ve batının zafer kemerleri orada yükselir. Kuzey ve sazlar suları oradan akar. Suların üzeri ak nülüferler, mavi nülüferlerle örtülüdür. Bu sular yazlık saraya ulaşarak Sarı Kent'in su kanallarını besler. Soylu prenslerin, maliye, savunma, kamusal hizmetler, dış ilişkiler bakanlıklarının yeri orasıdır. Dini cemaatler oradadır. Borsa, Yüksek Mahkeme, Tıp Akademisi oradadır. Yaz aylarında toz toprağa bulanan, kış aylarında su birikintilerinden geçilmeyen daracık sokaklarda her şey iç içe girmiştir. Sokaklarda basık, sefalet dolu evler sıralanmıştır. Evlerin arasından güzel ağaçların gölgelediği tek tük konforlu konutlar yükselir. Kalabalıktan geçilmeyen caddelerde başıboş köpekler, kömür yüklü Moğol develeri, memurun rütbesine göre 4 ya da 8 kişi tarafından taşınan tahterevanlar, el arabaları, hatır arabaları, yük arabaları, fakirler dolaşır. Monsieur Chutzen'in yorumuna göre binbir çeşit baldırı çıplak buralarda gezer. Monsieur Arène'e göre ise his kokulu, siyah bir çamurun içine batmış sokaklarda, yarı beline kadar çamura gömülme olasılığı vardır. Birkaç dilencinin orada boğulduğu görülmüştür. Pekin'in Çinli kenti pek çok yönden Tatar kentine benzer. Ama bir iki yönü farklıdır. Meşhur iki tapınak, gök ve Tanrı tapınağı bu kentin güneyinde bulunur. Ayrıca Tanrıça Kuanin tapınağı, toprak cini, dürüstlük, kara ejderha, gök ve yeryüzü ruhları tapınakları, altın balık gölleri, Fayoum Sem manastırı, çarşılar, tiyatrolar ve benzeri buradadır. Bu dikdörtgen paralel kenar Grande Avenue adında önemli bir ana yolla bölünmüştür. Ana yol güneyden kuzeye, Hunting kapısından Tian kapısına uzanır. Enlemesine daha uzun başka bir ana yolla kesişir. Bu yolda doğudan batıya doğru, Shaku'a kapısından Kuantu kapısına gider. Bu yol Şakua Caddesi adını almıştır ve Grande Avenue ile kesişme noktasından 100 adım ötede Müstakbel Madame Kinfo oturmaktadır. Şunu unutmayalım. Müstakbel kocasının battığını bildiren mektubu almasından birkaç gün sonra genç dul bu olayın geçersiz olduğunu haber veren bir ikinci mektup almıştı. Mektupta yedinci ay doğmadan önce küçük ortanca erkek kardeşinin onun yanında olacağı bildirilmişti. Tekrarlamaya gerek yok ama Leo o tarihten bu yana 17 Mayıs günleri ve saatleri saymış ama Kimfo'dan hiç haber alamamıştı. Genç adam o tuhaf yolculuğa çıkarken izleyeceği yönü söylemek istememişti. Leo Şanga'ya mektuplar yazdı. Mektupları cevapsız kaldı. Nasıl endişeye düştüğü tahmin edilebilir 19 Haziran'a kadar eline hiç mektup geçmemişti. Öte yandan uzun günler boyunca genç kadın Şakua Caddesi'ndeki evinden hiç ayrılmadı. Endişeli endişeli bekliyordu. Huysuz yalnızlığını giderecek insan değildi. Bu Hamin'le gitgide çekilmez hale gelmişti. Yüz kere kapı dışarı konmayı hak ediyordu. Kinfon'un Pekin'e ulaştığı ana kadar geçen endişe dolu, bitmek tükenmez saatlerdi bunlar. Liu tek tek o saatleri sayıyor, saydıkça zaman uzuyordu. Lao Tzu tarafından kurulan Taoculuk, Çin'in en eski dinidir. Konfüçyüs doktrini en eski felsefedir. İsa'dan yaklaşık 500 yıl önce yayılmış ve imparator, seçkin aydınlar, yüksek mandarinler arasında taraftar bulmuştur. Ama yeryüzünde en fazla yaklaşık 300 milyon mümini bulunan din Budizm'dir. Yani fonun dinidir. Budizm iki ayrı mezhebe bölünür. Mezhebin birini kırmızı başlıklı, gri entarili Buda rahipleri temsil eder. Ötekinin temsilcileri sarı başlıklı, sarı entarili lamalardır. Leo birinci mezhebe bağlı bir Budist'ti. Rahipler onun sık sık Tanrıça Koanine adanan Koanti Mio tapınağını ziyarete geldiğini görürlerdi. Orada dostu için dileklerde bulunur, tütsüler yakar, tapınağın iç avlusunda yerlere eğilirdi. O gün Tanrıça Koanine yalvarmayı düşündü. En içten dileklerini iletecekti. İçinden bir ses sabırsızlıkla beklediği insanın ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya bulunduğunu söylüyordu. Leo Haminne'yi yanına çağırdı. Grande Avenue'dan bir araba tutmasını söyledi. Her zamanki aksili üstünde olanlan omuzlarını silkti. Aldığı emri yerine getirmek üzere dışarı çıktı. Bu arada genç Dul yatak odasında tek başına kalmış, hüzünlü hüzünlü sesi çıkmayan fonografa bakıyordu. Artık uzaklardaki yokluğu aranan sesi işitmiyordu. Ah diyordu içinden, her an onu düşündüğümü bir bilse, döndüğü zaman sesimi dinlemesini istiyorum ve Leo fonografı açtı. Yüreğinin derinliğinden gelen tatlı sözleri yüksek sesle okudu. Birdenbire içeri giren Nan, bu içtenlikli monoloğu yarıda kesti. Arabam adamı bekliyordu. Nan tuhaf bir şeyler söyledi. Leo hiç aldırış etmedi. Omurdanan Hamine'yi kendi başına bırakıp hemen dışarı çıktı. Arabaya bindi. Sürücüye Koanti Mio'ya doğru gitmesini söyledi. Yol dosdoğru oraya götürüyordu. Yalnız Shao Kua Caddesi'nden dönmek gerekecekti. Sonra Tian kapısına kadar Grande Avenue'yu izleyeceklerdi. Ne var ki araba kolay kolay ilerleyemiyordu. Bu saatte işler hala yoğundu. Mahallede hatırı sayılır bir kalabalık vardı. Zaten başkentin en kalabalık yerlerinden biriydi burası. Yol üzerine doluşan seyyar satıcılar binbir çeşit patırtı gürültü çıkararak caddeyi panayıra çeviriyorlardı. Açık hava konuşmacıları... Falcılar, fotoğrafçılar, mandarin otoritesinin pek haz etmediği karikatürcüler ortalığı velvereye veriyorlar, sesleri genel gürültünün içine karışıyordu. Şuradan yolu kesen şatafatlı bir cenaze ilerliyor, oradan cenaze konvoyundan bile keyifsiz, epey kalabalık bir düğün alayı geçiyordu. Mahkeme binasının önünde insanlar toplanmıştı. Bir şikayetçi adaletin işe karışması için şikayetler davuluna vuruyordu. Leo Ping taşının üzerinde bir suçlu diz çökmüştü. Az önce polisler tarafından falakaya yatırılmıştı. Kırmızı püskülleri sarkan mançubereli, kısa mızraklı, aynı kılıfta iki kılıcı bulunan polisler şimdi başında duruyorlardı. Az ötede at kuyruklarından birbirine bağlanan ve karşı koyan birkaç Çinli zorla çalışmaya götürülüyordu. Daha ötede sol eli ve sağ ayağı küçük bir tahtanın iki deliğine geçirilen zavallı bir yaratık acayip bir hayvan gibi topallaya topallaya yürüyordu. Ahşap bir kafesin içine tıkılan hırsızın başı üst delikten çıkıyor ve halktan yardım dileniyordu. Öküzler gibi başına ve bileklerine delikli tablolar geçirilen başka hırsızlar da vardı. Bu zavallılar yoldan geçenlerin merhametini sömürmek için kalabalık yerleri tercih ediyorlardı. Tabii her türden dilencinin zararına. Öyle çeşit çeşit dilenci vardı ki, kolu bacağı kopuk olanlar, topallayanlar, felçliler, tek gözü biri tarafından güdülen körler, sahte veya sahici sakatlar. İşte bu insanlar Çin’deki şehirlerde karınca gibi kaynaşıyorlardı. Çekim araba yavaşlıyordu. Öyle kalabalık vardı ki yolda ilerlemek olanaksız gibiydi. Bu arada genç kadın Tanrıça Kohan’nin tapınağına ulaştı. Kapıyı savunan burcun içinde durdu. Leu arabadan indi, tapınağa girdi. Önce diz çöktü sonra Tanrıçan'ın heykeli önünde başı eğdi. Dualar değirmeni adını taşıyan dinsel bir aygıta doğru yöneldi. Bu bir çeşit iplik çıkrığıydı. Sekiz kolunun ucuna kutsal vecizelerle süslü bandiroller bağlıydı. Aygıtın başında dindarlara hizmet eden ağırbaşlı bir Buda rahibi bekliyordu. Özellikle ibadet ücretini almak için oradaydı. Leo ibadet hizmetinin giderlerini karşılamak amacıyla rahibin eline birkaç çin parası tutuşturdu. Sağ eliyle çıkrığın manivelasını yakaladı, sol elini kalbine bastırdıktan sonra hafifçe dokunarak manivelayı döndürdü. Galiba duaların yerine gelmesi için çıkrığın daha hızlı dönmesi gerekiyordu. Rahip bir işaretiyle onu da isteklendirerek daha hızlı dedi. Genç kadın daha hızlı döndürmeye başladı. Hareket bir çeyrek saat kadar sürdü. Bunun üzerine bu da rahibi dua edenin dileklerinin kabul edildiğini bildirdi. Leo Tanrıça Koan'in heykelinin önüne tekrar ayıldı ve tapınaktan çıktı. Arabaya binerek evin yolunu tuttu. Fakat tam Grande Avenue'ye girerken arabacı birden durdu. Askerler sert sert kalabalığı açıyorlardı. Dükkanlar emir üzerine kapanıyordu. Sokaklara giriş çıkışlar muhafızlar tarafından yasaklanıyor, bariyerlerle kapanıyordu. Hayli kalabalık bir kortej caddenin bir kısmını işgal ediyor, gürültüyle ilerliyordu. Adı Onur'un sürekliliği anlamına gelen İmparator Kuang si geçiyordu. Kendi Tatar kentine dönüyordu. Onun önünde merkez kapı açılıyordu. Baştaki iki muhafızın ardından bir keşif mangası, onun ardından bir seyis mangası ilerliyordu. Bunlar iki sıra halinde dizilmişler, omuzdan geçmeli sopalar taşıyorlardı. Daha arkada bir yüksek rütbeli subaylar grubu ejderha ile süslü şemsiyeler taşıyordu. Anka kuşu nasıl imparatoriçenin simgesi ise ejderha da imparatorun simgesiydi. Nihayet sarı ipekten örtüsü yukarı kaldırılan ve 16 kişi tarafından taşınan taht revan göründü. Taşıyıcılar gül şeklinde lekelerle bezeli kırmızı giysiler ve pike ipekten yelekler giymişlerdi. Soylu prensler, yüksek görevliler, soyluluğun simgesi olan sarı ipekten koşumlar takılmış atlar üzerinde kraliyet taşıtına eşlik ediyorlardı. Tahtirevan'da İmparator Tong Chen'in kuzeni ve Prens Kong'un yeğeni olan Çin İmparatoru yarı beline kadar uzanmıştı. Tahtirevan'ın arkasında seyisler ve yedek taşıyıcılar geliyordu. Bütün korteş Tien kapısından girince yayalar, satıcılar, dilenciler rahat bir nefes alıp işlerinin başına döndüler. Leo'nun arabası yoluna devam etti ve iki saatlik bir yolculuktan sonra onu evine bıraktı. Ah iyi yürekli Tanrıça Çakuan'ın genç kadına öyle güzel bir sürpriz hazırlamıştı ki. Tam araba dururken tozu toprağa katan iki katır tarafından çekilen başka bir araba kapıya yanaştı. Kinfo yanında Craig, Fry ve San arabadan iniyordu. Gözlerine inanamayan Leo, siz, siz diye haykırdı. Kinfo, sevgili küçük ortancı kız kardeş diye cevap verdi. Dönüşümden şüphe etmiyordunuz değil mi? Leo karşılık vermedi. Dostunu elinden tutup yatak odasına götürdü. Orada fonografın yanında acılarını dile getirdi. Kalbine ipekten çiçekler işlenmiş dostum. Her an sizi bekliyordum, dedi. Sonra fonografı çalıştırıp sesini açtı. Kinfo tatlı bir ses işitti. Bu sözleri birkaç saat önce sevecen Leu söylemişti. Geri dön sevgili küçük kardeş. Yanıma dön. Birbirinden ayrılmayan iki yıldız, pastor ve lira gibi. Yüreklerimiz artık ayrılmasın. Her şeyimle senin dönüşünü düşünüyorum. Aygıt bir saniye sustu. Sadece bir saniye. Sonra devam etti. Ama bu kez çığırtkan bir sesle. Bir eve bir hanımefendi yetmez. Evin bir de efendisi olması gerekir. Prens iyen ikinizin de belasını versin. Bu ses hiç yabancı sayılmazdı. Nan'ın sesiydi. Huysuz Hamin'le Leo'nun dışarı çıkmasından sonra konuşmayı sürdürmüştü. O sırada Aygıt çalışmaya devam etmiş ve kendisi farkına varmadan bu tatsız sözleri kaydetmişti. Hizmetçiler ve uşaklar, fonograftan sakının. Aynı gün Nan evden ayrılıyordu. Yedinci ayın son günleri dolmadan kapı dışarı konmuştu. Bölüm 15 Kinfo'yu da okuru da bir sürpriz bekliyor. Pekin'den sevimli Leo ile Şangay'dan varsıl Kinfo'nun evlenmeleri için artık hiçbir engel kalmamıştı. Wang'ın verdiği sözü yerine getirmesi için sadece 6 günlük süre kalmıştı. Gel gelelim talihsiz filozof anlaşılmaz kaçışını hayatıyla ödemişti. Artık korkacak bir şey kalmamıştı. Evlilik gerçekleşebilirdi. Nikah için Kinfo'nun hayatının son günü olarak belirlediği Haziran'ın 25. günü kararlaştırıldı. Genç kadın bütün durumu öğrendi. Sevgilisinin önce kendisini yoksulluğa terk etmek istemediğini, sonra evlenirse öldürülme olasılığı olduğundan onu dul bırakacağını dinledi. Ama sonra geri dönerek sonunda mutlu kalacağını anladı. Ne var ki filozofun ölümünü öğrenen Leo gözdaşlarını tutamadı. Onu tanıyor, seviyordu. O ilk sırdaşıydı. Kinfo'ya yönelik duygularını ilkin ona açmıştı. Zavallı Wang dedi. Bizim nikamızı göremeyecek. Kinfo da 20 yıllık dostunun, gençlik arkadaşının kaybından dolayı üzülüyordu. Zavallı Wang dedi. Ama kafasına koymuştu. Beni vuracaktı diye ekledi. Leo güzel başını sallayarak, "Hayır. Hayır." dedi. Belki de o korkunç vaadini yerine getirmemek için kendini peyhoslarına attı. Gerçekten bu varsayım çok yerindeydi. Bank sözünü tutma yükümlülüğünden kurtulmak için kendini sulara gömmüştü. Bu bakımdan Kinfo genç kadının düşüncesini paylaşıyordu. Filozofun hayali iki yürekten de silinmeyecekti. Palikawa köprüsündeki felaketin ardından Çinli gazeteler saygıdeğer William J. Bidolf'un komik fikirlerini yayınlamaktan vazgeçmişlerdi. Ancak Kinfo'yu rahatsız eden şöhreti hızla yayılıyordu. Şimdi Craig ve Fry ne yapacaklardı? 30 Haziran'a kadar La Santana'nın menfaatlerini savunmakla yükümlüydüler. Yani daha 10 günlük bir süre vardı. Gerçi Kinfo'nun onlara ihtiyacı kalmamıştı. Bank'tan korkmasına artık gerek yoktu. Evet madem ki yaşamıyordu, müşterilerinin intihar etmesinden korkabilirler miydi? Hiç değil. Kinfo şimdi yaşamaktan başka bir şey düşünmüyordu. Mümkün olduğu kadar uzun yaşamak istiyordu. Dolayısıyla Craig ve Fry'ın onu kollayıp korumasına artık ihtiyaç yoktu. Fakat bu orijinal tipler ne de olsa namuslu adamlardı. Sadakatleri Salt ile müşterisine yöneliyordu ama hiçbir zaman ciddiyeti elden bırakmıyorlardı. Kinfo onları düğününe davet etti. Onlar da daveti kabul ettiler. Fry, Craig'in şaka yolu dikkatini çekerek ''Zaten evlilik bazen intihar sayılır.'' dedi. Craig tatlı bir gülümsemeyle ''Ölmezsin ama hayatını verirsin.'' Cevabını verdi. Hemen ertesi gün Şakua Caddesi'ndeki eve Nan'ın yerine daha uygun bir hizmetçi alındı. Teyzesi Madame Lutalu genç kadının yanına geldi. Düğüne kadar annesinin yerini tutacaktı. Madame Lutalo bir mandarin eşiydi. Kocası Hanlin Akademisi üyesi olan eski bir okutmandı. Bu önemli görevi yerine getirmek için fiziksel ve ahlaki bütün niteliklere sahipti. Kinfo'ya gelince... Nikah töreninden sonra Pekin'i terk etmeyi düşünüyordu. Genç karısını Şangay'daki Yemen'e yerleştirdiği zaman mutlu olacağına inanıyordu. Bir daire kiralamak zorunda kaldı. Daire Tatar ve Çin kentlerinin arasında bulunan Tianmen Bulvarı'nın yanındaki Tanrısal Mutluluk Oteli'ndeydi. Restoranı zengin sayılırdı. Craig ve Fry oraya yerleştiler. Müşterilerini terk etmeye bir türlü karar veremiyorlardı. Sana gelince sövüp sayarak yeniden hizmete başlamıştı. Yalnız herhangi bir fonografın yanında konuşmamaya dikkat ediyordu. Nan'ın başına gelenlerden ders almıştı. Kinfo Kanton'daki dostlarından ikisini Pekin'de bulunca sevindi. Tüccar Pang ve entelektüel Hual'la karşılaşmıştı. Ayrıca başkentin bazı tüccarlarını ve görevlilerini tanıyordu. Onlar da düğüne hep birlikte katılmayı bir borç bildiler. Eskiden kayıtsız ve duygusuz olan filozof Wang'ın öğrencisi şimdi gerçekten mutluydu. İki ay üzüntüler, endişeler, şüpheler içinde geçmişti. Bütün bu dönemde yaşamın değerini anlamış, şu ölümlü dünyada mutluluğun ne olduğunu öğrenmişti. Evet, bilgi filozofun hakkı vardı. Felsefenin mükemmelliğine bir kez daha tanık oluyordu. Kinfo düğün hazırlıklarına ayırdığı zamanın dışında kalan süreyi, Genç karısının yanında geçiriyordu. Dostu yanında olduğu için Leo mutluluk duyuyordu. Başkentin en zengin mağazalarına dolaşıp kendisine görkemli hediyeler almasına ne gerek vardı? Genç kadın Salt onu düşünüyordu. Ünlü Pan Hoi Pan'ın bilgelik dolu özdeyişlerini tekrarladı. Eğer bir kadının kalbine göre bir kocası varsa bu tüm bir yaşamdır. Kadın adını taşıdığı adama karşı sınırsız saygı duymalı ve sürekli kendine dikkat etmelidir. Kadın evde tertemiz bir gölge ve basit bir ses gibi yaşamalıdır. Koca, karının tanrısıdır. Bu arada Kinfo'nun muhteşem geçmesini istediği evlilik töreni için hazırlıklar ilerliyordu. Bir Çinli kadının çeyizi olması gereken işlemeli 30 çift ayakkabı şimdiden Şaku Caddesi'ndeki eve dizilmişti. Mutfak, sinuyane şekerci dükkanının reçelleri, kuru yemişleri, badem şekerleri, şerbetleri... Erik, portakal, zencefil, greyfurt şuruplarıyla dolup taşıyordu. Olağanüstü ipekli kumaşlar, özenle işlenmiş altından ve kıymetli taşlardan yapılmış mücevherler, yüzükler, bilekler, saç tokaları ve benzeri. Yani Pekin kuyumculuğunun bütün hoş fantazileri Leo'nun yatak odasına yığılmıştı. Şu tuhaf Çin ülkesinde bir genç kız evlendiği zaman hiç drahoma getirmez. Bütün masrafları kocasının akrabaları ya da bizzat koca karşılar. Erkek kardeşleri yoksa, babadan gelen mal varlığının ancak bir kısmından miras hakkı kazanabilir. Bu hakkı da baba açıkça beyan ettiği takdirde elde eder. Söz konusu koşullara ilişkin kurallar, meijin denilen aracılar tarafından düzenlenir. Evlilik bu bakımdan her şey ayarlandığı zaman kararlaştırılır. Genç nişanlı kocanın akrabalarına takdim edilir. Erkek genç kızı hiç görmez. Onu ancak evlilerin oturacağı eve, kapısı kilitli bir taht revanda geldiği zaman görecektir. Kapının kilidi kocanın üzerindedir. Kapıyı açar. Nişanlısı kabul ederse ona elini uzatır. Kabul etmezse kapıyı hemen kapatır. Nişan bozulmuştur. Hediyeler genç kızın akrabalarına bırakılır. Kinfo'nun evliliğinde buna benzer bir şey olamazdı. Genç kadını tanıyordu. Onu kimseden satın almasına gerek yoktu. Bu durum her şeyi kolaylaştırıyordu. Sonunda 25 Haziran geldi. Her şey hazırdı. Adet üzere Leon'un evinde üç günden beri ışıklar yanıyordu. Müstakbel aileyi temsil eden Madame Lutalu, üç geceyi uykusuz geçirmek zorunda kalmıştı. Gelin Baba evini terk ederken üzünlü görünmenin bir biçimiydi bu. Eğer Kinfon'un ailesi hala hayatta olsaydı, onun evinde de matem işareti olarak bütün ışıklar yanacaktı. Zira Hokiuchen şöyle diyor: Oğulun evliliğine babanın ölümü gibi bakılmalıdır. Oğul ne de olsa onun yerine geçecektir. Bu adetler tam anlamıyla özgür olan bu iki insanın beraberliği için pek önemli sayılmazdı ama başkaları bu adetlere uymak zorundaydı. Öte yandan hiçbir astrolojik formalite ihmal edilmedi. Bütün kuralları yerine getirilerek bakılan yıldız falı yazgı ve mizaç bakımından kusursuz bir uyuma işaret ediyordu. Sene ve ay elverişli görünüyordu. Böylesine uygun koşullarda açılan fala göre evlilikte hiçbir aksilik yaşanmaması gerekirdi. Gelin akşam sekizde tanrısal mutluluk oteline kabul edilecekti. Yani büyük bir tantanayla kocanın konutuna götürülecekti. Çin'de evlenecek çiftlerin ne nikah memuru, ne papaz, ne buda rahibi, ne de lama önünde hazır bulunması söz konusuydu. Saat yedide Kinfo yanından hiç ayrılmadan Craig ve Fry ile birlikte konuklarını kabul ediyordu. Craig ve Fry, Avrupalı bir düğünün tanıklarıymış gibi ışık saçıyorlardı. Olağanüstü bir saygı gösterisi. Önemli kişiler kırmızı kağıttan davetiyelerle çağrılmıştı. Kağıtların üzerine mikroskobik harflerle şu satırlar yazılıydı. Şangay'dan Mösyö Kinfo, nokta Monsieur... noktayı saygıyla selamlar ve nikah törenine katılmasına yine saygıyla rica eder ve benzeri. Herkes evlenecek çifte onurlandırmak için gelmişti. Erkeklere görkemli bir ziyafet verilecek, Adınarsa sırf kendilerine ayrılan bir masada toplanacaklardı. Tüccar Yin Pang ve entelektüel Hual oradaydı. Sonra resmi şapkalarının üzerindeki kırmızı şeritten yüksek rütbeli oldukları anlaşılan birkaç mandarin de oradaydı. Ötekiler daha alt rütbeliler mavi veya beyaz düğmeliydi. Çoğunluk Çinli kökenli sivil memurlardı. Zaten Tatar ırkına düşman olan bir Bishangaylı'nın dostları da onlar olsa gerekti. Herkes güzel giyinmişti parlak elbiseler, bayramlık başlıklar, portejin göz kamaştırıcı görüntülerini oluşturuyordu. İnfo saygı gereği onları konutun girişinde bekliyordu. Konuklar içeri girer girmez kabul salonuna götürdü. Onlara soylu adlarıyla hitap ediyor, soylu sağlıklarıyla ilgileniyor, soylu ailelerinin hatrını soruyordu. Açıkçası herhangi bir titiz gözlemci genç adamın davranışlarında en küçük bir gaf yaptığını dahi yakalayamazdı. Break ve Fry bu saygı gösterisine hayran kalıyorlardı. Fakat bu arada kusursuz müşterilerini de gözden kaybetmiyorlardı. İkisi de aynı şeyi düşünüyordu. Bu mümkün değildi ama ya sulara gömülen Wang ölmediyse, ya şu davetli grubunun arasına karışmışsa? 24. saat Haziran'ın 25. günü daha bitmemişti. Tai elinde hala koz vardı. Ya son anda? Hayır, bu olası değildi ama olabilirdi. Nitekim ihtiyata elden bırakmayan Craig ve Fry dikkatle herkesi gözlüyorlardı. Sonunda hiçbir kuşkulu yüz dikkatlerini çekmedi. Bu arada müstakbel gelin Şakoa Caddesi'ndeki evinden ayrılıyor ve etrafı kapalı bir tahtirebanda yerini alıyordu. Kinfo her nişanlının giymeye hakkı olan mandarin kıyafetini giymek istemedi. Buna karşılık Leo yüksek sosyetenin kurallarına uydu. Hayranlık uyandıran ipek işlemeli kumaştan yapılmış kıpkırmızı tuvaletiyle göz kamaştırıyordu. Yüzü nazik incilerle bezeli bir duvağın altına gizleniyor, inciler alnını çevreleyen varsıl tacın altın halkasından sızan sulara benziyordu. Mücevherler ve çok zevkli yapay çiçekler uzun siyah saç örgülerini süslüyordu. Kinfo, tahtirevandan inerken onun çok daha güzelleştiğini fark etmekten kendini alamayacaktı. Kortej yola koyuldu. Rande Avenue'ye girmek için köşeyi dönüp, Tianmen bulvarını izleyecekti. İşin aslı bu bir düğün yerine cenaze alayı olsaydı ilgi daha büyük olurdu. Ama yine de insanlar durup bakıyorlardı. Çünkü kortejin güzelliği bunu hak ediyordu. Leon'un kadın dostları, arkadaşları, gelin çeyizinin şatafatlı parçalarını taşıyarak tahtirevanı izliyordu. 20 kişilik bir müzisyen grubu bakır enstrümanlardan büyük gürültü çıkara çıkara önde ilerliyordu. Bunların arasında en tumturaklı gürültü gongdan çıkıyordu. Tahtirevan'ın etrafında ellerinde rengarenk meşaleler ve fenerlerle bir topluluk yürüyordu. Müstakbel gelin halkın gözünden hala gizleniyordu. Onunla göz göze gelecek ilk bakışlar kocasına ait olmalıydı. Bu koşullar altında gürültülü patırtılı bir kalabalığın ortasında gelin alayı akşam sekize doğru tanrısal mutluluk oteline vardı. Kinfo göz alıcı biçimde dekore edilmiş girişte bekliyordu. Tahtirevan gelince kapısını açacaktı. Kapıyı açtıktan sonra Müstakbel karısının aşağıya inmesine yardım edecek, onu salona götürecekti. Orada ikisi birlikte dört kez göğü selamlayacaklardı. Sonra yine birlikte düğün yemeğine katılacaklardı. Müstakbel gelin kocasının önünde dört kez diz çökecek, erkek de onun önünde iki kez diz çökecekti. Sonra tanrılar onuruna iki üç damla şarap dökecekler, aracı ruhlara biraz yiyecek sunacaklardı. Daha sonra onlara iki kadeh dolusu şarap getirilecek... Şarabı yarısına kadar boşaltacaklar, iri kalanı tek kadehte birleştirerek sırayla içeceklerdi. Böylece birleşme kutsanmış olacaktı. Tahterevan gelmişti. Kinfo ilerledi. Tören başkanı ona kapının anahtarını verdi. Kinfo anahtarı alarak Tahterevan'ın kapısını açtı ve heyecan içinde olan güzel Leuya elini uzattı. Genç kadın hafifçe aşağı indi ve davetliler grubunun yanından geçti. Davetliler ellerini saygıyla omuzlarına kadar kaldırarak eğildiler. Genç kadın otelin kapısını açmak üzereydi ki o sırada bir işaret verildi. Kocaman ışık saçan uçurtmalar göğe doğru yükseldiler. Rüzgarla birlikte uçurtmalardaki rengarenk resimler dalgalanmaya başladı. Bu resimler evliliği simgeleyen anka kuşu ejderha gibi şekillerden oluşuyordu. Kuyruklarına ses çıkaran küçük çıngırakların bağlandığı güvercinler uçuruldu. Bunlar tanrısal bir ahenk içinde havayı kapladı. Binbir çeşit renkte ıslık çalan havai fişekler atıldı. Onların göz kamaştırıcı demetlerinden havaya altın sarısı ışıklar saçıldı. Ansızın uzaklardan Tianmen bulvarından bir gürültü duyuldu. Bunlar bir trompetin tiz seslerine karışan haykırışlardı. Bir sessizlik oldu. Birkaç saniye sonra sesler yine başladı. Bütün bu gürültü patırtı yaklaşıyordu. Çok geçmeden sokakta kortejin durduğu yere ulaştı. Kinfo etrafı dinliyordu. Dostları kararsız, genç kadının otele girmesini bekliyorlardı. Fakat birdenbire sokak tuhaf bir çalkalanmayla karıştı. Yaklaşan trompetin sesleri iki katına çıktı. Kinfo, ne oluyor? diye sordu. Leon'un yüzü kırıştı. Gizli bir ön sezi kalbinin atışlarını hızlandırıyordu. Birdenbire sokağa bir kalabalık bastı. Kalabalık birçok muhafızın eşlik ettiği kraliyet giysileri içindeki bir adamın etrafını sarmıştı. Adam bir şeyler söyledi. Kalabalıktan çıkan Uğult'u bu sözlere şöyle cevap verdi. Dul İmparator içi öldü. Yasak. Yasak. Kinfo anlamıştı. Doğrudan kendisine yönelik bir yasaktı bu. Öfkelenmekten kendini alamadı. Son İmparatorun Dul karısı ölmüş, yas ilan edilmişti. Bu yaz süresi kanunla belirlendiğinden aynı süre boyunca kamusal eğlenceler, tiyatro temsilleri, mahkemelerin çalışması, düğün şenlikleri yasaktı. Leo çok üzgündü ama metanetini bozmadı. Nişanlısının acısını arttırmak istemiyordu. Sevgili Kinfo'sunun elini tutarak aşırı heyecanını gizlemeye çalışan bir sesle ''Bekleyelim'' dedi. Ve genç kadın tahtrevana binerek Şakua Caddesi'ndeki eve geri döndü. Eğlenceler askıya alınmış, sofralar kaldırılmış, müzisyenler gönderilmişti. Üzüntülerini dile getiren kederli Kinfo'nun dostları ayrıldılar. Bu emredici yasak kararına karşı gelmek tehlikeliydi. Açıkçası Kimfo'nun talihsizliği peşini bırakmıyordu. Eski hocasından aldığı felsefe derslerinden yararlanacakken bir fırsat daha kaçmıştı. Kimfo Tanrısal Mutluluk Oteli'nin ıssız dairesinde Craig ve Fry ile baş başa kalmıştı. Bu otelin ismi şimdi ona acı bir alay gibi geliyordu. Yasak süresi Çin imparatorunun keyfine göre uzatılabilirdi. Oysa genç adam hemen Şanga'ya dönecek, genç karısını Varsıl Yemen'e yerleştirecekti. Yeni koşullarda yepyeni bir hayata başlamaya hazırlanacaktı. Bir saat sonra uşak içeri girdi ve bir mektup verdi. Mektubu bir saniye önce bir ulak getirmişti. Adresteki yazıyı tanıyan Kimfo, çığlık atmaktan kendini alamadı. Mektup Wang'tan geliyordu. İşte şunlar yazılıydı. Dostum, ölmedim ama bu mektubu aldığın zaman ölmüş olacağım. Ölüyorum çünkü vadimi yerine getirmeye cesaret edemedim. Fakat sakin ol. Her şeyi planladım. Bir Taiping lideri olan eski arkadaşım, Lao Shen, senin mektubunu aldı. Benden istediğin zor görevi yerine getirecek. Eli ve yüreği sağlamdır. Benim başıma konan kapitali o alacak. Ona devrettim. Sen dünyayı terk ettiğin zaman, parayı almaya hak kazanacak. Elveda. Senden önce ölüme gidiyorum. Elveda dostum. Elveda. Wang... Bölüm 16. Hala bekar olan Kimfo yine yollara düşüyor. Şimdi Kimfo'nun karşılaştığı durum böyleydi. Eskisinden daha beter bir durum. Nitekim verdiği söze rağmen Wang iradesizliğine boyun eğmiş, eski öğrencisini vurmaktan vazgeçmişti. Kimfo'nun servetinde meydana gelen değişiklikten Wang'ın haberi olmadığı kesindi. Çünkü mektubunda hiç söz etmiyordu. Zaten vaadini yerine getirmesi için başkasını görevlendirmişti. Hem de nasıl biri? Herkesin ödünü koparan bir Tai Böyle basit bir cinayeti işlerken kılı bile kıpırdamayacak biri. Bu bakımdan sorumlu da sayılmazdı. Kimfo'nun mektubu onu suçtan kurtaracağına güvence vermiyor muydu? Üstelik Wang'ın kendisine devrettiği 50 bin dolar. Öfkeye kapılan Kimfo, artık usanmaya başladım diye bağırdı. Craig ve Fry Wang'ın mektubunu okudular. Kimfo'ya sizin mektubunuz son gün olarak 25 Haziran'ı belirlemiyor mu? diye sordular. Yok hayır dedi. Wang benim son günümü bilmiyor. Şimdi Lao Shen süre söz konusu olmadan aklına estiğinde harekete geçebilir. Fry ve Craig aksiliğe bak dedi. En kısa zamanda bu işi yapabilir. Menfaati var. Tabii. Neden olmasın? Bu sözlere cevap verilmedi. Kimfo devam etti. Bir an yitirmeden hemen mektubu geri almalıyım. Lao Shen'e garanti edilen 50 bin doları ödemek zorunda kalsam da başka şaram yok. Doğru dedi Craig. Doğru, diye ekledi Fry. Hemen yola çıkmalıyım. Şu Typing liderinin yeri bilinir. Belki Wang gibi bulunması olanaksız değildir. Böyle konuşurken Kimfo gidip geliyor yerinde duramıyordu. Ardarda arda gelen beklenmedik darbeler genç adamı çığırından çıkarmıştı. Gidiyorum, dedi. Sheni bulmaya gidiyorum. Size gelince beyler, serbestsiniz. Karar sizin. Fry ve Craig, Monsieur, diye cevap verdiler. De Söntüner'in çıkarları eskisinden daha büyük bir tehlike altında. Bizi bu koşullar altında terk etmeniz görevimizi ihmal anlamına gelir. Sizden ayrılamayız. Kaybedecek bir an bile yoktu. Fakat her şeyden önce şu Lao kim olduğunu ve nerede oturduğunu öğrenmek gerekiyordu. Gerçi öyle tanınmış biriydi ki onu bulmak zor sayılmazdı. Gerçekten de Wang'ın eski arkadaşı Mang Chao ayaklanmasından sonra Çin'in kuzeyine... Büyük seddin ötesine çekilmişti. Ve Çeli Körfezi'ne komşu olan Leo Tong Körfezi'nin bir bölgesinde yaşıyordu. Çin hükümeti tasfiye edemediği bazı isyancı liderlerle anlaşmıştı ama onunla henüz barış anlaşması yapmamıştı. Çin sınırlarının dışında kalan topraklarda faaliyet göstermesine karışmıyorlardı. Nitekim Lao Shen daha mütevazi bir rol üstlenmişti. Ana yollarda soygunculuk yapıyordu. Van işine yarayacak adamı ne güzel bulmuştu. Bu adam hiç duraksamaz, Hançeri saplarken vicdanı sızlamazdı. Kimfo ve iki ajan Taiping hakkında çok doyurucu bilgiler topladılar ve son defa Funing dolaylarında göründüğünü öğrendiler. Funing, Ning, Leo Tong körfezinde küçük bir limandı. Hiç gecikmeden oraya gitmeye karar verdiler. İlkin Leo olan biten hakkında bilgilendirildi. Endişeleri iki katına çıktı. Gözyaşları sel gibi aktı. Kimfo'yu bu işten caydırmak istedi. Korkunç bir tehlikeye atılmıyor muydu? Beklemek, uzaklaşmak, Çin'i terk etmek en doğrusu olmaz mıydı? Gerektiğinde dünyanın herhangi bir yerine sığınamaz mıydı? O zaman o yabani Lao Shen ona ulaşamazdı. Fakat Kinfo genç kadına durmaksızın tehlike altında yaşamanın dayanılacak gibi olmadığını açıkladı. Kendi ölümünden eline bir servet geçecek olan böylesi bir serseriden kurtulamazdı. Hayır, artık bu saçmalığa bir son vermeliydi. Kinfo ve sadık korumaları hemen yola çıkacaklar, typingi bulacaklar ve o mektubu ne pahasına olursa olsun ondan satın alacaklardı. Sonra yasak süresi dolmadan önce Pekin'e döneceklerdi. Küçük kız kardeş, dedi Kinfo. Evliliğimizin gecikmesine üzgünüm ama ya gerçekleşseydi ne yapardınız? Lehu cevap verdi. Gerçekleşseydi sizin peşinizden gelmeye hakkım olurdu ve gelirdim. Kinfo, yok hayır, dedi. Sizi böyle bir tehlikeye atmaktansa... ''Bin kez ölmeyi tercih ederdim. Elveda Liu, elveda.'' Kim Fo gözleri yaşlı, kendisine sarılmaya çalışan genç kadının kollarından kurtuldu. Aynı gün Kim Fo, Craig ve Fry, şansı bir türlü dinlenmeye izin vermeyen San Pekin'den ayrılıyorlar ve Tong Chu'ya gidiyorlardı. Bir saat içinde oraya vardılar. Tasarladıkları plan şöyleydi. Karayolundan giderlerse pek güvende olmayan bir eyalete girecekler, çok ciddi engellerle karşılaşacaklardı. Başkentin kuzeyinde bulunan büyük setten geçmeleri gerekiyordu. Bu 160 kilometrelik parkur üzerinde karşılaşacakları tehlikeler ne olursa olsun onlara göğüs geleceklerdi. Yalnız Funing limanı kuzeyde değil batı tarafındaydı. Deniz yoluyla gidilirse daha güvenli olur ve zaman kazanılırdı. Kimfo ve arkadaşları 4-5 gün içinde oraya ulaşabilirlerdi. Gel gelelim Funing'e gidecek bir gemi bulabilirler miydi? Her şeyden önce bundan emin olmaları gerekiyordu. Tong Chu deniz acentelerini soruşturdular. İşleri ters giden Kinfo'ya bu kez şans yardım etti. Funing'e gitmek üzere yük alan bir gemi Pei Irmağının ırmağının ağzında bekliyordu. Irmakta sefer yapan süratli buharlı gemilerden birine binecekler, ırmak ağzına kadar gidip söz konusu gemiye geçeceklerdi. Başka yapılacak şey kalmamıştı. Craig ve Fry hazırlık yapmaları için bir saat izin istediler. Bir saat içinde bütün can kurtaran aygıtlarını satın aldılar. İlkel can kurtaran yeleğinden tutun da yüzbaşı Boyton'un suda batmaz elbiselerine kadar. Kimfo'nun değeri hala 200 bin dolardı. Genç adam deniz yolundan gidecek, ek prim de ödemeyecekti. Madem ki bütün riskleri sigorta ettirmişti, başına bir felaket gelmesi büyük olasılıktı. Gerçekten her şeyi önceden düşünmek gerekiyordu. 26 Haziran öğle vakti Kimfo, Craig, Fry ve San Pei Tang adlı gemiye bindiler ve Pei Ho sularında ilerlediler. Irman suları öyle yılan kahveydi ki izlenecek yol dikine bir çizgiyle Tong Chu'yu ağzına götüren yolun iki katına çıkıyordu. Ama kanallarla düzenlenmiş ve elverişliydi. Sonuçta hayli büyük gemiler yol alabiliyorlardı. Nitekim deniz trafiği epey yoğundu ve kendisine paralel olan ana yoldan daha önemliydi. Peytang, ırmağın, sarımtırak sularını çarklarıyla döve döve küçük kanaldan hızla geçti. İki kıyının arasında dizilen sayısı sulama kanallarını dalgalandırdı. Çok geçmeden Tong ilerisinde bir pagodanın yüksek kulesini açtı ve keskin bir dönemeçte kayboldu. Bu yükseklikte Peyho artık daralıyordu. Ağaçlıklı bir görünümün ortasında kah kumulların arasından kah küçük çiftçi kulübelerinin yanından akıyordu. Her yanda meyve bahçeleri, sağlam çitler göze çarpıyordu. Ard arda birçok küçük kasaba ortaya çıktı. Matao, Hesivu, Nanetsae, buralarda gelgit olayı hala kendini hissettiriyordu. Çok geçmeden Tientsin göründü. Burada zaman kaybettiler zira iki kıyısını birleştiren Doğu Köprüsü'nün açılması gerekiyordu. Üstelik limanı dolduran yüzlerce geminin ortasından zar zor geçeceklerdi. Bu da halatlarıyla akıntıya karşı duran birkaç kayığın zarar görmesine neden olacaktı. Doğacak zararın sonuçlarını düşünmeden teknelerin halatlarını kesmişlerdi. Bir kargaşa başladı. Akıntı ile sürüklenen tekneler yüzünden yol tıkandı. Liman yetkilileri, tabii Tientsin limanında yetkililer varsa, zor anlar yaşadı. Yolculuk boyunca Craig ve Fry gözlerini bir an bile müşterilerinin üzerinden ayırmadılar. Artık filozof Wang'lı işleri bitmişti. Oysa onunla anlaşmak daha kolay olurdu. Çünkü Lao Shen'i, o Taiping'i tanımıyorlardı. Bu da durumu korkunçlaştırıyordu. Kim bilir belki o da kurbanına ulaşmak için yola çıkmıştı. Ondan nasıl sakınmalı, nasıl kurtulmalıydı? Craig ve Fry her Pei Tank yolcusuna katil gözüyle bakıyorlardı. Ne yemek yiyorlar, ne uyuyorlar, artık yaşamıyorlardı. Kinfo, Craig ve Fry son derece endişeliydiler. Sana gelince o da endişeli görünmüyordu. Salt deniz yoluyla gidilmesi onu rahatsız etmeye yetiyordu. Gemi peçeli körfezine yaklaştıkça sararıp soluyor, solukları daralıyor, dudakları geriliyordu. Bu arada ırmağın dingin suları gemide henüz hiçbir sarsıntı meydana getirmiyordu. Acaba dalgalı bir denizde yolculuk yapsa sanın hali nice olurdu? Çünkü o dalgalar ardarda gelen çok şiddetli yalpalara neden olurlar. Craig... ''Hiç deniz yolculuğu yapmadınız mı?'' diye sordu. ''Hiç.'' ''İşler yolunda gitmiyor mu?'' diye sordu Fry. ''Yok, gitmiyor. Başınızı dik tutmanızı tavsiye ederim.'' diye ekledi Craig. ''Başımı?'' ''Ağzınızı açmamanızı da.'' dedi Fry. ''Ağzımı?'' San iki ajana hiç konuşamayacağını açıkladı. Gidip güvertenin bir tarafına yerleşti. Yatağı epey genişleyen akarsuya bakarken... Deniz tutmasından etkilenen insanların melankolik halini andırıyordu. Durum biraz gülünçtü. Irmak bir vadiye girmiş, manzara değişmişti. Yüksek yamaçlarıyla daha sarp olan sağ kıyı, hafif dalgaların çatlayarak köpüklerini bıraktığı uzun bir kumsaldan oluşan sol kıyı ile çelişiyordu. Daha ötede geniş bir alanda Hint dansı, arpacık, mısır ve buğday tarlaları uzanıyordu. Çin ülkesi milyonlarca çocuğunun karnını doyurmak zorunda olan bir aile anasıydı. Toprağının bir karışı bile ihmal edilmemiş, her yeri işlenmişti. Her yanda sulama kanalları ve bambu ağacından yapılmış ilkel bostan dolapları suları cömertçe etrafa dağıtıyordu. Ötede beride sarımtırak kerpiçten evleri görünen köylerde birkaç ağaç kümesi yükseliyor, bunların arasından yaşlı elma ağaçları, Normandiya ovalarına gölge düşürmeyecek bir güzelliği sergiliyordu. Yamaçlarda çok sayıda balıkçı gidip geliyordu. Karabataklar, balıkçıların av köpeği işlevini görüyordu. Daha doğrusu onlara balıkçı köpekleri denebilirdi. Bu kanatlı hayvanlar, efendilerinin bir işareti üzerine suya dalıyor ve boyunlarına takılan bir halka sayesinde yutamadıkları balıkları yukarı getiriyorlardı. Buharlı geminin çıkardığı gürültü, uzun otların arasından yüzlerce ördeğin, Kuzgunların, kargaların, saksağınların, atmacaların havalanmasına neden oluyordu. Akarsu boyunca uzanan yol ıssızlaşmıştı ama PH üzerinde deniz trafiği azalmıyordu. Her çeşidinden gemi bir aşağı bir yukarı gidip geliyordu. Önden arkaya eğik bir çatısı olan ve insan eliyle hareket ettirilen çarklar, iki katındaki küreklerle manevra yapan, bataryalarla donanımlı savaş jonkları, iki direkli gümrük conkları, Pupa ve provasında başı aslan, kuyruğu ejderha, fantastik şekillerle süslü yelkenli şalupalar, Çin'in en kıymetli ürünlerini taşıyan, açık denizlerde fırtınalara göğüs germekten çekinmeyen geniş gövdeli büyük tonilatolu ticaret jonkları, gelgit saatlerine göre hareket eden, kürek ya da halatla çekilen, geçirecek boş zamanı bulunan insanlara uygun yolcu conkları, Kayıklarını yedeğe alıp çeken küçük tenezüh yatları, mandarin jonkları, hasır otundan yelkenleri olan, bir eliyle kürek çekerken sırtında çocuk taşıyan genç kadınlarca kullanılan her çeşidinden sampanlar. Nihayet üstüne ağaç dikilmiş, sebze yetiştirilen meyve bahçeleri, kulübeleriyle sahici bir köyü andıran, oduncuların bütünüyle yok ettiği Mançurya'daki ormanlardan kesilen kütüklerle yapılan kocaman sallar. Bu arada küçük kasabalar seyrekleşiyordu. Irmağın ağzında TNT'sinle Tako arasında sayıları 20 kadardı. Kıyılarda tuğlu ocaklarından dumanlar çıkıyor, buharlı geminin dumanlarına karışarak havayı kirletiyorlardı. Akşam oluyordu. Bu bölgede Haziran alacak aranının uzun sürüyordu. Çok geçmeden ardarda beyaz kumullar göründü. Uyumlu diziler halinde alacak aranlığı gölgelendirdiler. Bunlar etraftaki tuzlalardan toplanan tuz yığınlarıydı. Çorak toprakların arasından Peyho'nun ağzı açılıyordu. mesut bu Buar, üzünlü manzara diyordu. Her yer kum, her yer tuz, her yer toz ve kül. Ertesi gün 27 Haziran güneş doğmadan önce Peytang neredeyse ırmağın ağzında bulunan Taku Limanı'na varıyordu. Bu mıntıkada her iki kıyıda kuzey ve güney kaleleri yükselir. 1860'da İngiliz ve Fransız ordusu tarafından zapt edilen kalelerden geriye yıkıntılar kalmıştır. Aynı yıl 24 Ağustos'ta General Colin Neu kalelere kahramanca bir saldırı başlatmış, topçu erleri ırmağın girişini top atışlarıyla dövmüşlerdi. İşgal edilen dar bir kıyı şeridi şimdi Fransız kolonisinin adını taşır. Çarpışmalarda ölen subay ve askerlerin anısına orada bir anıt dikilmiştir. Peytank daha ileri gidemeyecekti. Bütün yolcuların Takoda gemiden inmesi gerekiyordu. Hayli önemli bir kenti burası. Eğer onun TNT'sine bağlayan demir yolunun yapımına mandarinler izin verirse bölgede hatrı sayılır bir gelişme olacaktı. Yükünü alıp Funing'e yola çıkacak gemi aynı gün hareket edecekti. Kinfo ile arkadaşlarını yitirecek bir saati bile yoktu. Bir sampana binerek bir çeyrek saat sonra Samyep'in güvertesine çıktılar. Bölüm 17 Kimfon'un mali değeri bir kez daha sorun oluyor. 8 gün önce bir Amerikan gemisi Taku Limanı'na demir atmıştı. San Francisco'daki 6. kumpanya Fugtington kacentesi tarafından kiralanmış, yükünü Laurel Hill mezarlığından almıştı. Amerika'da ölen Çinlileri taşıyordu bu gemi. İnançlarına bağlı olan bu insanlar doğum yerlerinde gömülmek üzere ana yurtlarına dönmeyi beklemişlerdi. Gidiş yönü kanton olan gemi Hacentenin anlaşma koşullarına göre 250 tabut tutan bir yük almıştı. Tabutlardan 75'i takuya çıkarılacak, buradan kuzey eyaletlerine gönderilecekti. Böylece Amerikan gemisinden boşaltılan bu yük bir Çin gemisine aktarılmış ve o sabah 27 Haziran'da Çin gemisi Funing Limanı'na yanaşmıştı. İşte kimfo ve arkadaşları aynı gemiye biniyorlardı. Kuşkusuz bu durumu kendileri seçmiş değillerdi. Fakat Leoton Körfezi'ne gidecek başka gemi bulunmadığından bu gemiye binmek zorunda kaldılar. Zaten 2-3 günlük bir yolculuk söz konusuydu ve o tarihte her şey elverişliydi. Samyep bir deniz kuydu. 300 tonilatoluk hacmi vardı. Aynı gemilerden Çindekilerin sayısı 1000 rakamını aşıyordu. Bu gemilerin su içindeki derinliği sadece 6 ayak olduğundan Çin'de akarsu yataklarını kolayca aşıyorlardı. Uzunlukların oranını çok geniştiler. Bu nedenle güverte kirişleri omurgalarının dörtte biri e ağırlığında olduğundan yelin estiği yönde gitmiyorlarsa daha yavaş hareket ediyorlardı. Ama bir topaç gibi kendi ekseni etrafında dönerek bir yandan öbür yana çevrilme kabiliyetleri vardı. Bu da öteki gemilere nazaran onlara bir avantaj sağlıyordu. Kocaman dümen yelpazesinde delikler açılmıştı. Çin'de çok revaçta olan bir sistemdi bu ama tabi sonuçları tartışmalıdır. Her neyse bu geniş gemiler açık denize korkusuzca meydan okurlar. Hatta bu conklardan birinin bir kanton şirketi adına kiralandığı söylenir. Gemi bir Amerikalı kaptanın yönetiminde San Francisco'ya çay ve porselen taşımıştır. Böylece bu gemilerin denize dayanıklı olduğu kanıtlanmış, Çinlilerin de mükemmel denizciler olduğu anlaşılmıştır. Yetkili kişiler de bu bakımdan aynı kanıdadır. Modern bir gemi olan Samyep'in gövdesi, Baştan kıça kadar düzdü ve model bakımından Avrupalı benzerlerini hatırlatıyordu. Ne çivilerle mıhlanmış ne takozlanmıştı. Bambularla dikilmiş bu ağaçlar Kamboçya reçinesi ve kıtıklarla kalafatlanmıştı. Tekne hiç su sızdırmıyordu. Öyle ki ambarında tulumba dahi yoktu. İşte malzemesinin bu hafifliği sayesinde suda mantar gibi yüzebiliyordu. Çok sert kütükten yapılmış bir çapa, palmiye liflerinden oluşan bir donatım... Dikkate değer bir esneklik, güverteden manevra edilebilen, yelpaze gibi açılıp kapanabilen uysal yelkenler, Manş denizinde işleyen bir yelkenli geminin ana direği ve mizana direğine benzeyen iki direk, ne arka direğe ekli küçük yelken ne de flok yelkeni. İşte bu John özellikleri böyleydi. Sözün kısası, küçük kabotaş seferleri için son derece elverişli bir deniz ulaşım aracı. Uşkusuz Samyep'i gören biri, onun şimdi de bir cenaze arabasına dönüştüğünü aklından bile geçirmezdi. Gerçekten çay sandıklarının, ipek balyalarının, Çinli parfümeri eşyasının yerini o malum yük almıştı. Ama John canlı özelliklerinden hiçbirini yitirmemişti. Başta ve kıçta bulunan güverte köşklerinde çok renkli filamlar dalgalanıyordu. Provasında alev saçan kocaman bir göz beliriyordu. Bu görüntü gemiye dev bir deniz canavarı izlenimi veriyordu. Direklerinin tepeliğinde rüzgar parlak köpekten Çin bandırasını okşuyordu. Küpeşte'ye iki top yerleştirilmişti. Topların ışıldayan ağızları güneş ışınlarını bir ayna gibi yansıtıyordu. Horsanların cirit attığı bu sularda çok iş gören aygıtlardı bunlar. Bütün bu bütünlüğün görünüşü hoş, keyif verici ve güzeldi. Samyep ne de olsa ana dönüşü gerçekleştiriyordu. Ölülerin ana dönüşüydü bu gerçekten ama halinden memnun ölüler. Ne kinfo ne de san bu koşullarda yolculuk yapmaktan en ufak bir tiksinti duyuyordu. Çünkü böyle şeyleri son derece kanıksamış özbe öz Çinliler de onlar. Oysa Craig ve Fry Amerikalı yurttaşları gibi bu türde bir yük taşınmasından hoşlanmıyorlardı. Herhalde onlara kalsa bir ticaret gemisini tercih ederlerdi ama seçme hakları yoktu. Jong'un mürettebatı bir kaptan ve 6 kişiden meydana geliyordu. Yelkenlerin manevrası için bu kadar adam yetiyordu. Pusulanın Çin'de icat edildiği söylenir. Bu doğru olabilir. Ancak kabutaj seferleri yapan gemiciler onu hiç kullanmazlar. Kendi becerilerinden yararlanarak yolculuk yaparlar. Samyep'in kaptanı Yin de kendi becerisine güveniyor, körfezin kıyı şeridini hiç gözden kaybetmemeye dikkat ediyordu. Kaptan Yin ufak tefek, güleç yüzlü bir adamdı. Çenebaz ve heyecanlıydı. Bir türlü çözülemeyen o sürekli hareket sorununun canlı bir kanıtıydı. Yerinde duramıyor, jestleri dolup taşıyordu. Kolları, elleri, gözleri, beyaz dişlerinin arasında hiç dinlenmeyen dilinden çok konuşuyorlardı. Adamları iteliyor, sorguluyor, küfür yağdırıyordu. Fakat aslında iyi denizciydi, bu yönü de çok pratikti. Kendi conkunun parmaklarıyla tutarmış gibi kullanıyordu. Kinfonun yüksek fiyatı, kaptanı ilgilendirmezdi. Onun bedelini genç adamın arkadaşları ödüyordu. Kaptan bu yüzden neşeli mizacını ne diye bozsundu. Yolcular 60 saatlik bu yolculuk için 150 Çin parası ödemişlerdi. Kârlı iş. Bir de konfor ve yemekler bakımından müşkül pesant olmasalar. Ambar'a kapatılan cansız bedenler hiç ağızlarını açıyorlar mıydı? Kim Fo, Craig ve Fry kıç tarafın küpeştesine iyi kötü yerleşmişlerdi. San ön taraftaydı. Her an tetikte olan bu iki ajan mürettebatı ve kaptanı inceden inceye gözlüyordu. Bu yiğit insanların tutumunda kuşku uyandıran bir şey bulamadılar. Lao Shen anlaştıklarını varsaysak bile bu her türlü olasılığın dışında sayılırdı. Çünkü müşterileri rastlantı sonucu conka binmişti. Rastlantı çok ünlü Taiping'in suç ortağı olabilir miydi? Denizden gelecek tehlikeler hariç yolculuk birkaç gün içinde de olsa endişelerini giderebilirdi. Nitekim Kinfo'yu kendi başına bıraktılar. Genç adam bu durumdan memnundu. Kamarasına çekildi ve kendine göre felsefe yapmaya koyuldu. Zavallı genç adam, Şangay'daki yemeninde endişelerden uzak yaşarken mutluluğun kıymetini bilmemiş, bu hayatın yaşamaya değer olduğunu ve salt çalışmanın onu değerli kılabileceğini anlamamıştı. Üstelik Vanga verdiği mektup şimdi Taiping'in elindeydi. Fakat o mektup kendisine geri verilecek miydi? Tabii kuşkusuz, madem ki iadesi için bir bedel öneriyordu. Zaten Lao Shen'e göre bu iş bir para meselesiydi. Bununla beraber Taiping saldırmadan önce onu hemen yakalamak gerekiyordu. Çok zor. Lao Shen, ne yapıp ettiğinden haberdar olsa gerekti. Oysa Kinfo, Lao Shen'in ne yaptığını bilmiyordu. İşte burada çok ciddi tehlike söz konusuydu. Craig ve Fry'in müşterisi karaya çıkar çıkmaz tehlike baş gösterecekti. Zira Taiping'in at oynattığı eyalete ayak basacaklardı. Her şey bu adamı bir an önce uyarmaya bağlıydı. Çok doğal olarak Lao Shen, ölü kinfonun 50 bin dolarını almaktansa canlı kinfonun 50 bin dolarını almayı tercih ederdi. Dolayısıyla Şangay'a yolculuk yapmaktan ve söntüner bürolarına başvurmaktan kurtulmuş olacaktı. Öte yandan hükümetin kendisine gösterdiği hoşgörüye pek güvenemediğinden hiç tehlikeye atılmayacaktı. İyiden iyiye değişen kinfo böyle düşünüyordu. Zira Pekin'deki sevimli genç dul bütün gelecek projelerini etkilemişti. Bu sırada San ne düşünüyordu? San düşünmüyordu. Küpeşte'ye uzanmış yatıyor, peçeli körfezinin kötü cinlerine lanet okuyordu. Efendisini filozof Wang'ı ve eşkıya Laoshen'i lanetlemek için ancak düşüncelerini toparlayabiliyordu. Kalbim ayışmıştı, düşünceleri, duyguları ayışmıştı. Ne çayı ne pirinci aklına getiriyordu. Hangi rüzgar kendisini atmıştı buraya? Denizin üstünde giden bir adamın hizmetine girmekten dolayı bin kez pişmandı. Şurada olmamak için at kuyruğunun geri kalanını seve seve feda ederdi. Kafasını sıfır numara tıraş ettirip buda papazı olmaya razı olurdu. Sarı bir köpek. Bağırsaklarını, karaciğerini sarı bir köpek kemiriyordu. Bu arada doğudan batıya esen tatlı bir güney rüzgarı, Samyepe kıyı şeridinin alçak kumsallarından 5-6 kilometre öteye atıyordu. Aynı ismi taşıyan Irmağın ağzındaki pehtangın önünden geçti. Buraya çok uzak olmayan bir mıntıkaya Avrupa orduları çıkarma yapmışlardı. Sonra sırayla Shantung ve Siong Hu'nun önünde Tu ağızlarından ve Hai Sen'in önünden geçti. Körfezin bu tarafı ıssızlaşmaya yüz tutmuştu. Peiho Halicinde çok yoğun olan deniz trafiği 30 kilometre ötede sönükleşiyordu. Birkaç ticaret jonku göze batıyor... Kıyının ton balığı dalyanında ve balığı bol sularında avlanan bir düzine balıkçı teknesi göze çarpıyordu. Açıkta ufuk bomboştu. Denizin bu tarafındaki görünüm böyleydi. Craig ve Fry balıkçı teknelerini gözlemliyorlardı. Kapasitesi 5-6 Tanilato'yu aşmayan gemilerdi bunlar. Güvertelerinde bir iki küçük top bulunuyordu. Topları işaret ederek kaptan Yen'in dikkatini çektiler. Yine ellerini ovuşturarak, ''Korsanları korkutmak gerekir.'' diye cevap verdi. Biraz şaşıran Craig, peçeliği körfezinde korsan ne arıyor diye bağırdı. Yin, neden olmasın diye ekledi. Her yanda olduğu gibi burada da var. Bu korkusuz adamlar Çin denizlerinde hiç eksik olmazlar. Kaptan sıra sıra parlak dişlerini göstererek güldü. Fry, pek onlardan korkmazmış gibi görünüyorsunuz dedi. Çok tesirli ki kaval topum var, Yaklaştınlarda görelim bakalım. Craig, toplar dolu mu diye sordu. Genellikle. Ya şimdi? Hayır. Fry niçin? diye sordu. Kaptan yeni sakin sakin. Çünkü gemide barut yok. Karşılığını verdi. Bu karşılıktan memnun kalmayan Craig ve Fry. O zaman top ne işe yarar? diye sordu. Kaptan ne işe mi yarar? diye bağırdı. Gerektiğinde yükümü savunmaya yarar. Özellikle conkum çay ve afyon ağzına kadar dolu olduğu zaman. Ama şimdi yüklediğim şey. Craig Peki korsanlar bunu nereden bilecek? Jonkunuza saldırmaya değer mi değmez mi? Nasıl anlayacaklar? dedi. Omuzlarını silkelekaniden dönen kaptan, bu Mert adamların bizi ziyaret etmesinden mi korkuyorsunuz? diye sordu. Fry, e tabii, dedi. Gemide kıymetli eşyanız mı var? Fry, biraz öyle, dedi. Ziyaret etmelerini arzu edemeyiz. Özel nedenlerimiz var. Kaptan, endişelenmenize hiç gerek yok. karşılığını verdi. ''Korsanlar bizim Jonk'a saldırmaya yeltenmezler.'' ''Neden?'' ''Çünkü bizim yük onların işine gelmez.'' Kaptan Yin, Jonk'un direğinde yarıya indirilmiş beyaz bayrağı göstererek, ''Yarıya indirilmiş beyaz bayrak.'' dedi. ''Maten bayrağı.'' ''O mert adamlar tabu tüklü bir gemiyi yağmalamaya kalkışmazlar.'' Kray kaptanın dikkatini çekti. İhtiyata elden bırakmak istemediğinizi, bu yüzden maten bayrağı altında yol aldığınızı düşünebilirler.'' Güverteye çıkıp bunun doğru olup olmadığını kaptan cevap verdi. Gelirlerse hoş geldiniz deriz. Ziyaret bitince geldikleri gibi gideceklerdir. Craig ve Fry ısrar etmedi ama kaptanın kendinden emin tavrını pek de paylaşmıyorlardı. 300 tonilat oluk, hatta yük almadan yol alan bir geminin ele geçirilmesi yine mert adamlarına epey kazanç sağlayabilirdi. Böyle bir girişimde bulunabilirlerdi. Her neyse şimdi duruma katlanmak ve yolculuğun kazasız belası son bulmasını umut etmek gerekiyordu. Zaten kaptan şanslarının açık olması için hiçbir şeyi ihmal etmemişti. Yola çıkarken deniz tanrılarının onuruna bir horoz kurban etmişti. Zavallı hayvanın tüyleri hala mizana direğinden sarkıyordu. Kanının birkaç damlası güverteyi lekelemiş... Güverteden denize dökülen küçük bir kadeh şarap bu tanrısal kurban işlemini tamamlamıştı. Böylece kutsanan Jong Sam yep artık neden korkabilirdi? Üstelik yönetimi kaptan Yi'nin üzerindeyken. Ancak bu arada... Kaprisli tanrıların pek tatmin olmadığı söylenebilir. Belki horozun pek besili olmaması, belki şarabın Shaoshi'nin en iyi mahzenlerine ait olmaması nedeniyle jonkun üzerine doğru şiddetli bir rüzgar esmeye başladı. Kimse bunu tahmin edemezdi. Zira gün boyu hava açık ve aydınlıktı. Tatlı bir yel bulutları süpürmüştü. Denizcilerin en keskin görüşlü olanı bile bunu aklından geçiremezdi. Akşam saat 8'e doğru Samyip kıyı sıra giderken bir burnu dolaşacaktı. Burnun kıyı şeridi kuzeydoğuya doğru uzanıyordu. Daha ötede engel yoktu. Açık denize çıkacak, yol ilerlemesi için çok elverişli olacaktı. Kaptan Yin kendini çok zorlamadan 24 saat içinde Funin kara parçasına ulaşmayı düşünüyordu. Nitekim demirleme yerine yaklaşıldığını gördükçe fonun sabırsızlığı artıyordu. Sana bakarsanız aynı sabırsızlığın haddi hesabı yoktu. Fry ve Craig'e gelince şu nokta önemliydi. Eğer müşterileri kendi hayatını tehlikeye atan mektubu 3 gün içinde Lao Shen'in ellerinden geri alırsa o andan itibarenle son tüner bakımından endişelenecek bir şey kalmayacaktı. Gerçekten sigorta poliçesinin süresi 30 Haziran gece yarısı son buluyordu. Madem ki Kimfo saygıdeğer William J. Bidolf'a 2 aylık prim ödemişti. Akşama doğru John leo Tom Körfezi'nin girişine vardı sırada rüzgar yön değiştirip kuzeydoğudan esmeye başladı. Sonra kuzeye döndü. İki saat içinde kuzeybatıya geçti. Kaptan Yee'nin gemide bir barometresi olsaydı civa sütununun aniden 4-5 mm alçaldığını görürdü. Hava basıncındaki bu hızlı düşüş pek uzaklarda olmayan bir tayfunu belli ediyordu. Tayfun'un hareketi şimdiden atmosfer tabakalarını dalgalandırıyordu. Öte yandan eğer Kaptan Yin İngiliz Paddington ve Amerikalı Maury'nin gözlemlerini bilmiş olsaydı hemen yön değiştirip rotasını kuzeydoğuya çevirirdi. Böylece daha az tehlikeli bir bölgeye geçebilir, sarmal fırtınanın çekim merkezinden dışarı kaçardı. Gel gelelim barometre kullanmak Kaptan Yin'in hiç adeti değildi. Siklonlar olayını bilmiyordu. Zaten Horoz kurban etmemiş miydi? O kurban gemiyi her türlü tehlikeden muaf tutmuyor muydu? Bununla beraber batıl inançlı Çinli iyi denizciydi. Ustalığını olayların akışında kanıtladı. Gemisini içgüdüleriyle bir Avrupalı kaptan gibi idare etti. Tayfun küçük bir siklondu ancak çok hızlı dönerek süreti saatte 100 kilometreye aşıyordu. Nitekim Samyep'i doğuya sürükledi. Bu da mutlu bir sonuçtu. Zira Jong hiçbir sığınacak yeri olmayan kıyıdan uzak kalıyor bir anda parçalanma riskinden kurtuluyordu. Akşam saat 11'de fırtına doruk noktasına çıktı. Mürettebatından çok destek alan Kaptan Yin, gerçek bir deniz adamı gibi manevra yapıyordu. Artık gülmüyor ama soğukkanlılığını tümüyle koruyordu. Dümen yekesini sımsıkı kavrayan eli, kabaran dalgalarda bir tahta parçası gibi alçalıp yükselen hafif gemiyi yönlendiriyordu. Kim Fu Kıç taraftaki güverte köşkünü terk etmiş, küpeşteye yapışmıştı. yüzünün fırtınayla dağılan bulutlarına bakıyordu. Parça parça saçılan bulutlar suların üzerinde sürükleniyordu. Koyu karanlıkta bembeyaz renge bürünen denizi seyrediyordu. Muazzam bir çekim gücü olan tayfun suları olağan seviyelerinin üstüne kaldırıyordu. Tehlike genç adamı ne şaşırtıyor ne de ürkütüyordu. Amansız talihsizliğinden doğan heyecanlar dizisinin bir bölümüydü bu durum. Yaz ortasında olaysız fırtınasız bir yolculuk mutlu olanlar için güzeldi ama kendisi o mutlulardan değildi. Craig ve Fry gitgide endişeleniyordu. Tabii bu endişenin nedeni müşterilerinin mali değeriydi. Kuşkusuz onların hayatı da Kinfo'nunki kadar kıymetliydi. Onlar da Kinfo ile birlikte ölürlerse ve son tünerin çıkarları ile ilgilenen kimse kalmayacaktı. Fakat dikkatli canlar şimdi böyle şeyleri düşünmüyorlardı. Akıllarında yaptıkları işten başka şey yoktu. Ölmek iyi. Kinfo ile ölmek tamam. Fakat 30 Haziran gece arasından sonra. 1 milyonu kurtarmak. Craig ve Fry'in tek amacı buydu. Craig ve Fry'in tek düşüncesi buydu. Sana gelince, John Koon büyük tehlike altında olduğunu aklından bile geçirmiyordu. Onu nasıl derdi bu acımasız doğa elemanı En güzel havada bile deniz onu rahatsız etmişti. Ambardaki yolcuların böyle derdi yoktu. Onlar ne yalpaları ne sarsıntıları hissediyorlardı. Talihsiz San onların yerinde olmayı diliyordu. O zaman kendisini de deniz tutmazdı. Üç saat boyunca conk büyük tehlike yaşadı. Yanlış bir dümen hareketi onu mahvedebilirdi. Öyle ki dalgalar gemi güvertesinde çatlıyorlardı. Alabora olmuyordu ama içerisi suyla dolup boşalıyordu. Onu belirli bir yönde tutmaya gelince siklonun etkisiyle gemiyi kamçılayan dalgalar yüzünden bu da mümkün değildi. Kat edilen yolu ve izlenen rotayı düşünmenin hiç gereği yoktu. Bu arada güzel bir tesadüf gerçekleşti. Samyep ciddi hasar görmeden 100 kilometrelik bir alanı kaplayan bu dev atmosferik olayın tam merkezine düştü. Burada alanda deniz sakin, rüzgar etkisizdi. Sanki dalgaları kabaran bir okyanusun ortasında dingin bir gölü andırıyordu. Bu olay jonkun kurtuluşu sayılırdı. Fırtına kendi kendine onu oraya sürüklemişti. Sabağa saat 3'üne doğru büyülü bir el siklonun öfkesini yatıştırdı. Merkezdeki bu küçük gölün etrafında köpüren sular durulmaya yüz tuttu. Gel gelelim gün ışıdığı zaman Samyep ufukta boşuna kara aradı. Görünürde hiç kara parçası yoktu. Ufuk çizgisine kadar uzanan körfez suları her yanı sarıyordu. Bölüm 18 Meraktan çatlayan Craig ve Fry, Samyep'in ambarını ziyaret ediyorlar. Tehlike geçtiği zaman Kimfo ''Neredeyiz kaptan?'' diye sordu. Yeniden eski neşesine kavuşan kaptan, tam bilemiyorum cevabını verdi. Beçeli körfezinde miyiz? Olabilir. Ya da Leoton körfezinde? O da mümkün. Peki nereye yanaşacağız? Rüzgar bizi nereye atarsa? Ne zaman? Bunu söylemem imkansız. İyice keyfi kaçan Kimfo, Çin'de çok geçerli olan bir halk sözünü tekrarlayarak, ''Kaptan'' dedi. Gerçek bir Çinli daima yönünü bilmeli. Kaptan karada evet ama denizde hayır cevabını verdi ve bir kahkaha kopardı. Kinfo gülmenin sırası değil dedi. Kaptan ağlamanın da diye ekledi. Gerçekten durum hiç kaygı verici değildi ama kaptan Yen'in Samyep'in nerede bulunduğunu söylemesi de mümkün değildi. Fırtına pusulasız tekneye öyle bir savurmuştu ki yönü kim bilir nereye sapmıştı. Sıkışıp dağılan yelkenler dümenin güdümünden çıkmış, Cong fırtınanın oyuncağı olmuştu. Kaptanın belli belirsiz verdiği cevaplar boşuna değildi. Yalnız aşırı keyifli görünmenin hiç gereği yoktu. Bu arada her nasılsa ister Leoton körfezine sürüklenmiş olsun, ister Peçeli körfezine fırlatılmış olsun, Samyep Kuzeybatıya doğru yoluna devam edecekti. Kara ister istemez bu yönde olmalıydı. Sadece biraz daha uzakta, hepsi bu. Kaptan yeni yelken açtı ve parlak bir canlılıkla pırıldayan güneş yönünde ilerlemek istedi. Ancak şu anda bu manevra mümkün müydü? Hayır, değildi. Gerçekten tayfından sonra yassı bir dinginlik meydana gelmiş, hiçbir hava akımı kalmamıştı. Yaprak kıpırdamıyordu. Yüzü bile kırışmayan, açıktan gelen dalgayla zar zor kımıldayan bir deniz. Hiçbir itiş gücü olmayan basit bir sallantı. Jong monoton bir güçle alçalıyor, yükseliyor fakat yer değiştirmiyordu. Suların üstüne sıcak bir rutubet iniyordu. Gece boyu altüst olan gökyüzü, şimdi doğanın hiçbir elemanını aldırış etmez gibiydi. Soluk bir dinginlikti bu. Ne kadar süreceği belirsizdi. Kinfo, ''Aman ne güzel.'' dedi kendi kendine. ''Bizi açığa sürükleyen fırtınanın ardından şimdi karaya dönmemize engel olan bu durgunluk.'' Sonra kaptana seslenerek... Bu sakinlik ne kadar sürer diye sordu. Kaptan bu mevsimde Mösyö bunu kim bilebilir cevabını verdi. Kaç saat kaç gün. Yin yolcusunu öfkelendiren boynu bükük bir gülümsemeyle günler ya da haftalar dedi. Kinfo haftalar mı diye bağırdı. Benim haftalarca bekleyeceğimi mi sanıyorsunuz? Başka çare yok. Bizim jonku çekecek bir römorkör bulamadığımız müddetçe. ''Sizin jonkunuzu şeytan alsın götürsün. İçindeki yolcularla birlikte. İlk önce beni. Ne ettim de sizin geminize bindim?'' ''Kaptan Yen, Monsieur, dedi. ''Size iki tavsiyede bulunmamı ister misiniz?'' ''Söyleyin. Nedir onlar?'' ''Birincisi benim yapacağım gibi gidin sakin sakin uyuyun. En akıllıcısı böyle. Ne de olsa bütün geceyi güvertede geçirdiniz.'' Denizin sakinliği kadar kaptanın da sakin olmasına sinirlenen Kifo, ya ikincisi... Diye sordu. Yin, ikincisi mi? dedi. Ambardaki yolcularım gibi davranmak. Onlar hiç şikayet etmezler. Zamanı diledikleri gibi kullanırlar. Vanga yarışacak bu filozofça gözlemin ardından, kaptan mürettebatından iki üç adamı güvertede bırakarak kamerasına döndü. Kinfo ön taraftan kıça doğru gide gele çeyrek saat boyunca dolaştı. Kollarını kavuşturmuş, titreyen parmakları sabırsızlığını dışa vuruyordu john Koon tam ortasında bulunduğu iç karartıcı boşluğa son bir bakış attı. Omuzlarını silkti. Fry ve Craig'e bir şey söylemeden güverte köşküne geri döndü. İki koruma orada duruyordu. Parmaklığa yaslanmışlar, her zamanki gibi tatlı tatlı söyleşiyorlardı. Kinfo'nun sorularını, kaptanın cevaplarını dinlemişler, hiç araya girmemişlerdi. Hem karışmalarına ne gerek vardı, müşterilerinin keyfini kaçıran bu gecikmeden dolayı niye şikayet etsinlerdi? Kaybedilen zaman güvenlik bakımından işlerine geliyordu. Ne de olsa Kinfo gemide hiçbir tehlikeyle karşılaşmıyordu. Lao Shen ona ulaşamazdı. Bunda niye can sağlığı. Kaldı ki onları sorumluluktan kurtaracak süre doluyordu. 40 saat kalmıştı. Ondan sonra bütün Taiping ordusuyla söntülerin kapısına dayansa, genç adamı korumak için saçlarının bir telini dahi feda etmezlerdi. Çok pratik insanlardı şu Amerikalılar. Değeri 200 bin dolar ettikçe Kinfo'ya sadık kalacaklardı. Bir kuruş değeri kalmayınca ona ne olursa olsun umurlarında bile değildi. Durumu böyle yorumlayan Craig ve Fry iştahla yemek yediler. Yemekler çok kaliteliydi. Aynı yemekten aynı tabakta yediler. Aynı miktar soğuk et ve ekmek dilimi tükettiler. Nefis Shao Shin şarabından aynı miktar şarap içtiler. Kadehlerini saygıdeğer William J. Bidolf'un sağlığına kaldırdılar. İkisi de yarım düzüne sigara içtiler. Böylece öz kardeş olmadıkları halde alışkanlıklar ve zevkler bakımından siyam ikizleri olunabileceğini bir kez daha kanıtladılar. Cesur Amerikalılar o denli çabanın sonuna geldiklerine inanıyorlardı. Gün kazasız belasız geçti. Havada hala aynı dinginlik, gökte hala aynı bulanıklık vardı. Hava koşullarında hiçbir değişiklik hissedilmiyordu. Denizin üstü göl suları gibi kımıltısızdı. Saat dörde doğru, san güvertede göründü. Sendeliyor, ayakları dolaşıyor, sarhoş bir adama benziyordu. Oysa son günlerde hayatının en az içkisini içmişti. Yüzü başlangıçta mordu, sonra çivit, sonra mavi, sonra yeşil renk almıştı. Şimdi yeniden sarı renge bürünüyordu. Bir kez karaya ayak basınca, her zamanki ten rengi olan portakal rengini alacak, bir öfke hareketi onun yüzünü kızartacak, Sonra ardarda doğal bir sıra içinde güneş ışınının yedi rengine bürünecekti. Sam iki korumanın yanına doğru sürüklendi. Gözleri yarı kapalıydı. Samyep'in küpeştelerinden öteye bakmaya cesaret edemiyordu. ''Vardık mı?'' diye sordu. ''Hayır.'' dedi Fry. ''Varıyor muyuz?'' ''Hayır.'' dedi Craig. Daha fazla bir şey sormaya gücü yetmediğinden umutsuz umutsuz ana direğin dibine gidip uzandı. Aniden sıçrayıp irkiliyor... Kısalmış at kuyruğu hasırın üstünde küçük bir köpeğin kuyruğu gibi kımıldıyordu. Bu arada kaptan yeni emirleri üzerine ambarı havalandırmak amacıyla güvertedeki kapaklar açılmıştı. İyi düşünülmüş, olumlu bir önlemdi. Tayfun sırasında jonkun içine giren sular rutubete neden olmuştu. Bu bakımdan ambarda oluşan rutubetin de güneşte kuruması gerekiyordu. Güvertede dolaşan Craig ve Fry defalarca ana kapağın önünde durmuştu. Adamları bir merak sarmıştı. Çok geçmeden bu cenaze ambarını görmeye niyetlendiler. Ambarı açılan kapaktan aşağı indiler. Güneş ana kapağın girişini aydınlatıyordu fakat ambarın içinde koyu karanlık hüküm sürüyordu. Craig ve Fry'in gözleri hemen karanlığa alıştı ve Samyep'in bu özel yükünün istifini gözlemleyebildiler. Ambar ticaret jonklarının çoğunda olduğu gibi bölme duvarlarla ayrılmamıştı. Bir ucundan öbür ucuna açıktı. Olduğu gibi söz konusu yükle istiflenmişti. Zira güverte köşkleri mürettebatın barınmasına yetiyordu. Ambar'ın her yanı bir anıt mezarın girişi gibi derli topluydu. Funinge gidecek olan 75 tabut kat kat sıralanmıştı. Sıkı sıkıya istiflenmişlerdi. Yalpa ve sarsıntı sonucu yerlerinden oynayamazlardı. jonkun güvenliğini de tehlikeye atamazlardı. İkişer ikişer dizilen tabutların ortasında bir boşluk bırakılmıştı. Bu dar geçit ambarın bir ucundan öbür ucuna gidip gelmeyi sağlıyordu. Kapaklar açıldığında ışığa boğuluyor, kapandığında karanlığa gömülüyordu. Sanki bir mozoleyi ziyaret edermiş gibi Craig ve Fry sessiz sessiz dar geçitte ilerlediler. Merakla etrafa bakıyorlardı. Her boyutta, her biçimde tabut göze çarpıyordu. Kimi yoksul, kimi varsıl tabutlar. Yaşam koşullarının pasifiğin ötesine sürüklendiği bu göçmenlerden bazıları, Kaliforniya altın yataklarında, Nevada ya da Colorado madenlerinde çalışarak zengin olmuşlardı. Ama ne yazık ki bunlar azınlıktı. Ötekiler yoksul gitmişler, yoksul dönmüşlerdi. Fakat hepsi ana yurduna dönüyordu. Ölümde eşittiler. On kadar tabut pahalı aşaptan yapılmış, Çinli şatafatın fantazileriyle süslenmişti. Ötekiler sadece dört tahtadan ibaretti. Sarı boyalı, kaba saba şeylerdi. Geminin yükü işte böyleydi. Varsıl ya da yoksul. Her tabutun üzerinde bir isim vardı. Fry ve Craig yanlarından geçerken şu isimleri okudu. Yun Ping Fu'dan, Lian Fu, Fu Ning'den Lao, Lin Kia'dan Shen Qin, Ku Li Kao'dan Luang ve benzeri. Karışıklık olması mümkün değildi. Her cenaze özenle etiketlenmişti ve adresine gönderilecekti. Tarlaların ortasında meyve bahçelerinde, çayırda nihai gömülme saatini bekleyecekti. Çok düzenli dedi Fry. ''Çok sağlam.'' dedi Craig. Sanki San Francisco'ya da New York'ta bir tüccarın mağazasında mallara bakıyorlardı. Ön tarafta ambarın ucuna varmışlardı. En karanlık bölümdü burası. Durdular ve dar geçide baktılar. Tıpkı mezarlığa giden yola benziyordu. Keşif tamamlanınca güverteye dönmeye hazırlandılar. O sırada dikkatlerini çeken hafif bir gürültü işittiler. ''Bir fare galiba.'' dedi Craig. ''Galiba bir fare.'' dedi Fry. Söz konusu yük bu kemirgenlerin işine yaramazdı. Pirinç, darı ya da mısır yüklenmiş olsa işlerini görürlerdi. Bu arada gürültü devam ediyordu. Yukarıdan sancak tarafından başlıyor, tabutların üst sırasından geliyordu. Diş kazıması değilse tırnak ya da tırnak gıcırtısı olabilirdi. Gürültü durmuyordu. İki ajan yaklaşıp nefeslerini tutarak kulak kabarttılar. Gayet açıktı. Bu gıcırtı tabutların birinden geliyordu. Craig... ''Kutulardan birine baygın bir Çinli koymuş olmasınlar?'' diye sordu. ''Beş haftalık yolculuktan sonra galiba kendine geliyor.'' Cevabını verdi Fry. İki ajan kuşkulandıkları tabutun üzerine ellerini koydular. Yanılmalarına imkan yoktu. Ses tabutun içinden geliyordu. ''Aksiliğe bak!'' dedi Craig. ''Aksiliğe bak!'' dedi Fry. Hemen aynı şeyi düşündüler. Olası bir tehlike müşterilerini tehdit ediyordu. Nitekim ellerini yavaşça çektiler. Tabut kapağının dikkatli dikkatli kalktığını hissettiler. Hiçbir şeye şaşırmayan tipler olan Craig ve Fry oldukları yerde kaldılar. Koyu karanlıkta bir şey göremiyorlardı. Telaşa kapılmadan kulak verdiler. Aşırı ihtiyatlı bir ses ''Sen misin Kuo?'' diye sordu. Neredeyse aynı zamanda iskele tarafındaki tabutlardan biri aralandı. Başka bir ses duyuldu. ''Sen misin Fakiyen?'' Kendi aralarında şöyle konuştular. ''Bu gece.'' Evet bu gece. Ay doğmadan önce. Ya bizimkiler? Onlara haber verildi. Tabutun içinde otuz altı saat. Bıktım yahu. Ben de. Ama Lao Shen böyle istedi. Sus. Ünlü typing'in adını duyan Craig ve Fry kendilerini tutmasalar yerlerinden sıçrayabilirlerdi. Ansızın tabutların kapakları yeniden kapandı. Samyip'in ambarı mutlak bir sessizliğe gömüldü. Craig ve Fry dizlerinin üstünde sürünerek ışık gelen ana kapağa yöneldiler ve yukarı çıktılar. Bir saniye sonra güverte köşkünün arkasına varmışlardı. Orada kimse onları işitemezdi. ''Konuşan ölüler.'' dedi Craig. ''Ölü değiller.'' dedi Fry. Bir isim onlara her şeyi anlatıyordu. ''Lao Shen. Anlaşılan o korkunç Taiping'in adamları gemiye sızmıştı. Cenazeleri Taku Limanı'ndan gemiye yükleyen hamallardan kuşku duyulabilir miydi? Kaptan Yin ve mürettebatından kuşku duyulabilir miydi? Hayır. Cenazeleri San Francisco'dan bir Amerikan gemisi getirmiş, gemi boşaltıldıktan sonra cenazeler iki gün iki gece bir dokta kalmıştı. Laoşan çetesine bağlı 10-20 kadar korsan tabutları açıp ölüleri çıkarmışlar, onların yerine geçmişlerdi. Çete başından talimat alan bu adamlar bir saldırıya hazırlanıyorlardı. Demek Kinfo'nun ki da Samyep'e bindiğini biliyorlardı. Peki bunu nasıl öğrenmişlerdi? İşin karanlık yönü bu noktaydı. Ancak şu anda bu noktayı aydınlatmak yersizdi. Belli olan bir şey varsa Çinlilerin en berbat cinsleri Takudan hareketinden bu yana Junkun içinde bulunuyordu. İçlerinden biri Lao Shen adını telaffuz etmişti ve Kinfo'nun hayatı tehlikedeydi. Aynı gece 28 Haziran'ı 29'a bağlayan gece ve son tünere 200 bin dolara mal olacaktı. Oysa 54 saat sonra poliçe yenilenmediğinden müşterinin hak sahiplerine hiçbir şey ödenmeyecekti. Böylese ciddi bir tehlike karşısında korumaları tanımayanlar Craig ve Frey'in eli ayağına dolaştı sanabilirler. Ancak hemen karar vermişlerdi. foyu gemiyi terk etmesi için derhal ikna etmek ve onunla birlikte kaçmak gerekiyordu. Ama nasıl kaçmalı? Gemideki biricik kayıkla mı? Olanaksız. Ağır bir tekneydi bu. Güverteden kaldırıp denize indirebilmek için bütün mürettebatın çabası gerekirdi. Kaptan, yin ve suç ortakları bu işe yanaşmazlardı. Şu halde hangi tehlikeyle karşılaşacak olurlarsa olsunlar başka bir yol bulmak kaçınılmazdı. Akşamın saat yedisiydi. Kamerasına çekilen kaptan ortalıkta görünmüyordu. Doğal olarak Lao adamlarıyla buluşacağı saati bekliyordu. Kaybedilecek bir saniye bile yok dedi Fry ve Craig. ''Evet, bir saniye bile. İki koruma, açık denizde bir yangın teknesinin saldırısına uğramış olsalar, bundan daha korkunç bir tehlike yaşamazlardı. Akıntıda sürüklenen Jong terk edilmiş gibiydi. Ön tarafta bir tek tayfa uyuyordu. Craig ve Fry kıç taraftaki güverte köşkünün kapısını ittiler. Kimfo'nun yanına geldiler. Kimfo uyuyordu. Üstüne bastırılan bir el onu uyandırdı. ''Benden ne istiyorsunuz?'' dedi. Birkaç sözcükle kinfoya durumu açıkladılar. Genç adam cesaret ve soğukkanlılığını kaybetmemişti. ''Bütün sahte ölüleri denize atalım.'' diye haykırdı. Cesur bir fikir ama uygulaması olanaksız. Zira ambardaki adamlarla Kaptan Ye'nin işbirliği buna izin vermezdi. ''O zaman ne yapmalı?'' diye sordu. ''Şunu giymeli.'' dediler Fry ve Craig. Bunu söyler söylemez, Tong Chu'dan gemiye yüklenen kolilerden birini açtılar ve Kaptan Boynton tarafından icat edilen... Olağanüstü özellikleri olan balık adam giysisini gösterdiler. Kolilerde üç giysi daha vardı. Giysiler çeşitli aletleriyle birlikte birinci sınıf bir can kurtaran aygıtıydı. ''Tamam'' dedi Kimfo. ''Gidip sanı bulun.'' Bir dakika sonra Fry sanı getirdi. Tümüyle afallamıştı. Onu giydirmek gerekti. İster istemez razı oldu. Saat sekizde Kimfo ve arkadaşları hazırdı. Sanki soğuk denizlerde yaşayan dört fok dalmaya hazırlanıyordu. ''Bu memeli deniz hayvanlarının şaşırtıcı esnekliği sana da geçmişti. Su geçmez giysinin içinde öyle rahattı ki.'' Doğuya doğru karanlık basmaya yüz tutuyordu. Jong dingin sularda, mutlak bir sessizliğin ortasında yüzüyordu. Craig ve Fry kıç taraftaki güverte köşkünün pencerelerini kapatan lombarlardan birini ittiler. Jong'un çevresinde körfez suları uzanıyordu. Sanı havaya kaldırdılar. Lombardan iterek denize attılar. Hemen arkasından Kimfo geldi. Sonra Craig ve Fry kendilerine gerekli olan malzemeyi yanlarına alarak atladılar. Samyep yolcularının gemiden ayrıldığını kimse tahmin edemezdi. Ölüm 19 Samyep'in kaptanı yin ve mürettebatının sonu kötü oluyor. Kaptan Boyton'un giyim eşyası sadece kauçuk bir giysiydi. Bu eşya pantolon, ceket ve kaputtan ibaretti. Yapımında kullanılan kumaşın özelliğinden dolayı su geçmez şeylerdi. Suyu geçirmiyorlardı. Soğuğu değil. Belirli bir önlem alınmazsa uzun süreli bir dalış esnasında soğuğa dayanıksız olurlardı. Soğuğa karşı bulunan formül şöyleydi. giysi üst üste konmuş iki kumaştan yapılmıştı. Dolayısıyla iki kumaş arasından belirli bir miktar hava geçiyordu. Bu havanın iki özelliği vardı. Bir, giysiyi su yüzeyinde tutmak. iki, giysinin suyla her türlü temasını önlemek. Sonuçta soğuktan etkilenmemesini sağlamak. Nitekim bu tür giysiyi giyen biri neredeyse sonsuza dek suyun içinde kalabilirdi. Denebilir ki giysinin su geçirmez özelliği mükemmeldi. Paçalarında ağır tabanlıklarla birleşen pantolon, belde metalik bir kemerle kopçalanıyor, bedenin rahat hareket edebilmesi için hayli bol görünüyordu. Metalik kemere sabitlenen ceket, boyunda sağlam bir yakalıkla birleşiyor, o yakalığın üzerine kaput oturuyordu. Başı saran kaput, Aynı şekilde elastik bir şeritle alnı, yanakları, çeneyi de sımsıkı sarmalıyordu. Artık yüzde sadece burun, gözler ve ağız açıkta kalıyordu. Cekete hava girişini sağlayan kavuçuk borular sabitlenmişti. Aynı borular özgül ağırlık derecesine göre havanın ayarlanmasını sağlıyorlardı. Dolayısıyla kişi ister boynuna ister yan beline kadar suya dalabilir hatta yatay pozisyonda kalabilirdi. Sonuçta tam anlamıyla hareket serbestliği ve mutlak sağlam bir güvenlik. İşte bu buluş cüretkar mucidine büyük başarı sağladı. Deniz kazalarına çok olumlu yararı dokundu. Çeşitli aksesuarlar onu tamamlıyordu. İçinde birkaç malzeme bulunan omuzdan geçmeli, su geçirmez bir çanta, küçük yassı bir tahtanın ayağına sabitlenen ve fok derisinden küçük bir yelken taşıyan sağlam bir sırık, duruma göre kürek ya da dümen işlevi görecek hafif bir kürek, bu şekilde donanımlarını tamamlayan Kimfo, Craik ve Fry ve San şimdi dalgalarda yüzüyorlardı. Korumalardan biri tarafından itilen san bu duruma razı oluyordu. Birkaç kürek hamlesinin ardından dört kişi jonk'tan uzaklaşmıştı. Hala koyu karanlık olan gece kaçışı kolaylaştırıyordu. Kaptan Yin ve tayfalarından birkaçı güverteye çıkarlarsa kaçakları fark edemeyeceklerdi. Kaldı ki böylesi koşullarda geminin terk edilmesi kimsenin aklından geçmezdi. Ambarda saklanan haydutlar bu olayı son anda öğreneceklerdi. Son tabuttaki sahte ölü gece yarısına doğru demişti. Nitekim kinfoil arkadaşları kaçmak için birkaç saat kazanmışlardı. Böylece Samyep'in rüzgarı altında bir buçuk kilometrelik bir mesafe almayı umut ediyorlardı. Gerçekten hafif bir esinti suları kırıştırmaya başlıyordu. Ama hala çok hafifti. Bu durumda Jong'tan uzaklaşmak için küreye asılmaktan başka çare yoktu. Birkaç dakika sonra Kinfo, Craig ve Fry aygıtlarına alışmışlardı. Hiç duraksamadan kürek çekiyorlardı. Sun bile çok geçmeden kendine gelmiş, jonkun güvertesinden kurtulduğu için rahatlamıştı. Deniz tutması hemen kesilmişti. Geminin yalpalarına ya da dalganın sarsıntılarına maruz kalmaktansa yarı beline kadar suyun içinde olmak çok daha iyiydi. Halinden memnundu. Gerçi sanı artık deniz tutmuyordu ama şiddetli biçimde korku geçiriyordu. Bu korkuya sebep olan köpek balıklarıydı. Bacaklarını koparacaklarından korkarak onları ikiye katlıyordu. Böyle endişelenmekte biraz hakkı vardı doğrusu. Koşulların ne getireceği bilinemezdi. Kinfo ve arkadaşları böyle kaçıyorlardı. Kötü talihleri onları olağan dışı durumlara sürüklemeye devam ediyordu. Kürek çekerek yatay pozisyon alıyorlar, yatay durumda kalırken yeniden dikey pozisyona dönüyorlardı. Samyep'i terk etmelerinden bir saat sonra durdular ve birbirlerine danıştılar. Alçak sesle konuşmaya dikkat ediyorlardı. Konuya girmek amacıyla Craig, ''O namussuz kaptan!'' diye söylendi. ''O haydut Laoshan!'' diye ekledi Fry. Hiçbir şeye şaşırmamış görünen Kimfo, ''Bunda şaşılacak ne var?'' dedi. Craig, ''Doğru!'' dedi. ''Ama bu alçakların bizim gemiye bindiğimizi nasıl öğrendiğini anlayamıyorum.'' ''Anlaşılmıyor!'' diye ekledi Fry. Kinfo boş verin dedi. Onlar biliyordu. Biz de kaçtık. Craig, kaçtık mı?" diye seslendi. "Hiç değil. Sam yep gözden kaybolana kadar tehlikede izlemektir." Kinfo "Peki ne yapmalı?" diye sordu. Fry "Gücümüzü toplayıp uzaklaşmalıyız. Gün aşırırken gözden kaybolmak zorundayız." diye cevap verdi. Sonra aygıtın içine bir miktar hava üfleyerek yarı beline kadar suyun üstüne çıktı. Çantasını omzundan göğsüne çekip açtı. İçinden bir bardak çıkarıp içki doldurdu. bardağı müşterisini uzattı. Kinfo ikramı ikiletmedi. Bardağı bir dikişte boşalttı. Craig ve Fry onu taklit etti. Tabii San'da unutulmadı. Craig, nasıl, iyi mi? diye sordu. Bardağı kafasına diken San, harika cevabını verdi. Biraz da bir şeyler yesek. Craig, yarın dedi. Güneşirken yiyeceğiz. Birkaç kase çay yüzünü buruşturan San: "Hava soğuk!" dedi Craig sıcak karşılığını verdi. "Ateş mi yakacaksınız? Ateş yakacağım. San yarını ne diye bekleyelim?" diye sordu. Ateş Kaptan yine suç ortaklarına bize ele mi versin. "Yo hayır! O zaman yarını bekleyelim. Gerçekten bu korkusuz insanlar sanki evlerindeymiş gibi konuşuyorlardı. Yalnız hafif bir dalga yukarıdan aşağı doğru hareket etmelerine neden oluyordu. Bu hareket gülünç bir görünüm sergiliyordu. Dalganın kaprisine göre bir piyanistin eliyle dokunduğu tuşlar gibi bir iniyor bir çıkıyorlardı. Kinfo uyardı. Rüzgar esmeye başlıyor. Harekete geçelim, dedi Fry ve Craig. Sırığın üstüne küçük yelkeni açmaya hazırlandılar. O sırada Sun bir dehşet çığlığı attı. Efendisi, susacak mısın bu dala? diye seslendi. Bizi ele vermek mi istiyorsun? San bir şey görür gibi oldum diye mırıldandı. Neyi? K kocaman bir hayvan yaklaşıyordu. Galiba köpek balığı. Deniz yüzeyini dikkatlice gözleyen Craig. Yanlışın varsan dedi. Kinfobi elini uşağının omzuna koyarak. Susacak mısın ödlek herif dedi. Bacağını kaptırsan da yaygara yapmayı sana yasak ediyorum. Yoksa fry yoksa diye ekledi. Aygıtına bir bıçak saplanır, suyun dibini boylarsın. Orada dilediğin gibi bağır. Görüldüğü gibi zavallı San'ın başına gelenler bir türlü bitmiyordu. Korku içini kemiriyor ama ağzını açmaya cesaret edemiyordu. Chong deniz tutmasından, ambardaki yolculardan kurtulduğuna şükrediyor, gel gelelim başı beladan kurtulamıyordu. Kinfo'nun söylediği gibi rüzgar şiddetleniyordu. Ancak bu çoğu kez gün doğarken kesilen geçici ve hafif bir fırtınaydı. Yine de ondan yararlanıp Samyep'ten mümkün olduğu kadar uzaklaşmak lazımdı. Lao Shen'in adamları Kinfo'yu güverte köşkünde bulamayınca aramaya koyulacaklar, pirok onlara büyük kolaylık sağlayacaktı. Yani her ne pahasına olursa olsun şafak sökmeden önce uzaklara gitmek gerekiyordu. Rüzgar doğudan esiyordu. Fırtına conku doğuya doğru herhangi bir noktaya sürüklemiş olabilirdi. Belki Leoten körfezinde ya da Peçeli körfezinde bir yerdeydi. Belki Sarı Deniz'deydi. Şu halde batıya yönelmek doğal olarak kıyı şeridine ulaştırabilirdi. Orada Peyhon'un ağzına yol alan ticaret gemilerinden birine rastlayabilirlerdi. Balıkçı tekneleri orada gece gündüz dolaşırlardı. Dolayısıyla kurtulma şansları yüksekti. Bunun tersine rüzgar batıya döner ve Samyep Kore kıyı şeridinden daha güneye sürüklenirse Kinfo ve arkadaşlarının hiçbir kurtulma şansı kalmazdı. O zaman karşılarında uçsuz bucaksız deniz uzanacak ve Japon kıyılarına ancak cesetleri ulaşacaktı. Fakat gün doğarken fırtına büyük olasılıkla kesilecekti. Gözden kaybolmak için şimdi ondan yararlanmak gerekiyordu. Şöyle böyle akşamın saat onu olmuştu. Ay gece arasından az önce ufukta görünecekti. İtirecek bir saniye bile yoktu. Yelken açalım dedi Craig ve Fry. Hemen hazırlandılar. Aslında bundan daha kolay bir şey olamazdı. İsminin sağ ayağındaki her tabanlık direk işlevini gören bir parça taşıyordu. Kinfo San ve iki koruma önce sırt üstü uzandılar. Sonra ayaklarını kaldırıp dizlerini katlayarak küçük yelkenin ipini sırığın ucuna geçirdiler. Yatay pozisyona geçer geçmez sırık vücudun durumuyla dik açı oluşturdu ve dikey olarak yükseldi. Yelkeni çekin dedi Craig ve Fry. Herkes sağ eliyle yelken ipine asıldı. Direğin ucuna doğru çekti. Yelken üçgen şeklini aldı. İp metalik kemere bağlandı. Eller sereni tuttu. Rüzgar yelkeni şişirdi ve küçük dalgıç filosu hafifçe kımıldayarak yol aldı. Bu adamlar dalgıç sıfatını sualtı çalışanlarından daha çok hak etmiyorlar mıydı? 10 dakika sonra herkes mükemmel bir güvenlik ve kolaylıkla manevra yapıyordu. Birbirlerinden uzaklaşmadan su üstünde yan yana gidiyorlardı. Rüzgara kanatlarını açmış sularda hafifçe süzülen kocaman martılara benziyorlardı. Denizin durumundan yararlanan çok rahat bir yolculuktu bu. Dingin suların yüzeyine en ufak bir dalga kırıştırmıyordu. Ne çalkantı ne dalgaların gidip gelmesi söz konusuydu. Yalnız iki üç kez Fry ve Craig'in uyarılarını unutan beceriksiz San başını kımıldattığından su yuttu. Bir iki kez bulantı geçirerek durumu atlattı. Fakat bundan şikayetçi değildi. Onu asıl endişelendiren şey yırtıcı köpek balıklarıyla karşılaşmaktı. Bu arada risk almamak için dikey pozisyon yerine yatay pozisyon alması gerektiği ona anlatıldı. Gerçekten köpek balığı ağzıyla avını kapmak için ters dönmek zorunda kalır. Yatay pozisyonda yüzen bir nesneyi yakalamak isterse bu hareketi kolay yapamaz. Öte yandan bu yırtıcı hayvanların bir özelliği de hareketsiz cisimlere saldırmasıdır. Hareket halindeki cisimlere saldırmakta kararsız kalırlar. Şu halde San sürekli kımıldamak zorundaydı. O zaman onu rahat bırakırlardı. Dalgıçlar yaklaşık bir saat boyunca böyle ilerlediler. Ne bundan hızlı ne de yavaş gitmek Kinfo ve arkadaşlarının işine yarardı. Yavaş giderlerse jong hızlı uzaklaşmamış olurlardı. Hızlı giderlerse çok yorulurlardı. Zira dalgaların çalkantısına maruz kalacaklar ve küçük gelkeni gererken zorlanacaklardı. Craig ve Fry stop etmelerini söylediler. Serenler gevşetildi, küçük Filo durdu. Craig, Kimfoya danışarak, ''Beş dakika mola versek nasıl olur Mösyö?'' dedi. Memnuniyetle. San dışında herkes dikey pozisyona geçti. San korkudan pozisyonunu değiştirmedi. Debelenmeye devam etti. Fry, ''Bir ikinci içkiye ne dersiniz?'' diye sordu. Kimfo ''Tabii, zevkle.'' karşılığını verdi. Birkaç yudum içtiler, şimdilik fazlası gerekmiyordu. Henüz açlık hissetmiyorlardı. Jong'tan ayrılmadan bir saat önce yemek yemişlerdi. Ertesi sabaha kadar durabilirlerdi. Isınmaya gelince gereksizdi. Vücutlarıyla su arasına giren hava akımı üşümelerini önlüyordu. Öyle ki vücutlarının normal ısısı yola çıkıştan beri bir derece azalmamıştı. Peki Samyap hala görünüyor muydu? Craig ve Fry başlarını çevirdiler. Fry çantasından bir gece dürbünü çıkardı ve dikkatle doğu ufkını taradı. Hiçbir şey yoktu. Göğün karanlık göğsünde gemilerin şekillendirdiği o gölgelerden biri bile seçilmiyordu. Üstelik biraz puslu olan koyu karanlık, yıldızları da yutuyordu. Gökyüzündeki gezegenler salt bir bulutsu oluşturuyorlardı. Fakat büyük olasılıkla ay yarım disk şeklinde çok geçmeden kendini gösterecek, pek saydam olmayan pusları dağıtarak ortalığı aydınlatacaktı. ''John kuzakta!'' dedi Fry. ''Bu serseriler hala uyuyorlar!'' dedi Craig. Rüzgarı kullanma akıllarına gelmemiş. Serenini kavrayıp yelkeni rüzgara doğru yeniden geren Kinfo, Hadi bakalım, dedi. Arkadaşları onu taklit ettiler. Biraz çoğalan rüzgarın etkisiyle aynı yönü tuttular. Böyle batıya gidiyorlardı. Öte yandan doğudan yükselen ay, görüş saviyelerini engellemeyecek, ilk ışıklarıyla birlikte karşı ufku aydınlatacaktı. Zaten bu ufkun özenle gözlemlenmesi önemliydi. Belki de bu ufuk, gök ve deniz tarafından net biçimde çizilen düz bir çizgi yerine engebeli ve kıvrım kıvrım bir profil sergileyecekti. O zaman dalgıçlar tahminlerinde yanılmayacaklar, gördükleri profil Çin'in kıyı şeridi olacak, orada herhangi bir noktadan karaya ayak basacaklar ve kurtulacaklardı. Kıyı serbest, dalgalar etkisiz kalacaktı. Karaya çıkmak hiçbir tehlike doğurmayacak, bir kere ayak bastıktan sonra duruma göre hareket edeceklerdi. Şöyle böyle, 11.45'e doğru pusların arasından belli belirsiz beyazlıklar belirdi. Ay ışığı sulara yansımaya başlıyordu. Ne kinfo ne de arkadaşları geriye dönmedi. Yukarıda bulutları dağıtarak çoğalan rüzgar, belirli bir hızla onları sürüklüyordu. Fakat ortalığında yavaş yavaş aydınlandığını hissediyorlardı. Aynı zamanda yıldızlar daha net göründüler. Hızlanan rüzgar pusları süpürüyor, belirginleşen dümen suyu dalgıçların başında titreşiyordu. Bakır kırmızısından gümüş beyazı bir renge bürünen ay ışığı çok geçmeden bütün göğü ışığa boğdu. Ansızın Craig'in ağzından Amerikan vari iyi bir küfür çıktı. ''Conk!'' dedi. Herkes durdu. ''Yelkenler aşağı!'' diye bağırdı Fry. Bir anda dört yelken birden indirildi. Direkler aşağı çekildi. Dikey pozisyona geçen kinfo arkadaşları arkalarına baktılar. Samyep bir buçuk kilometre var yok bir mesafede oradaydı. Bütün yelkenlerini açmış, aydınlanan ufukta siyah bir profil çiziyordu. Gerçekten bu Jongtu, Hareket halindeydi. Şimdi rüzgardan yararlanıyordu. Herhalde kaptan Yi'nin nasıl kaçtığını anlayamamıştı ama Kinfo'nun ortadan kaybolduğunu fark etmişti. Ambardaki suç ortaklarıyla anlaşarak genç adamı takibe koyulmuştu. 15 dakika sonra Kinfo, Sun, Craig ve Fry onun eline düşecekti. Ay ışığı bütün deniz yüzeyini aydınlatıyordu. Acaba kaptan onları görmüş müydü? Evet, olabilir. Craig son bir umutla, ''Başlar aşağı!'' dedi. Anlamışlardı. Giysilerin boruları biraz hava tutuyordu. Dört dalgıç suya daldı. Yalnız başlarının üstündeki kukuleta su yüzeyinde kalmıştı. Mutlak sessizlik içinde kıpırdamadan beklemekten başka çare yoktu. John hızla yaklaşıyordu. Büyük yelkenleri sularda iki kocaman gölge çiziyordu. Beş dakika sonra Samyep ancak yarım kilometre mesafedeydi. Tayfalar küpeştelerde gidip geliyorlardı. Kaptan kıç tarafta dümen yekesindeydi. Kaçaklara ulaşmak için mi manevra yapıyor yoksa rüzgarın estiği yönde mi gidiyordu? Anlaşılır gibi değildi. Birdenbire haykırışlar yükseldi. Samyep'in güvertesinde bir yığın adam belirdi. Bağırtılar çağırtılar iki katına çıktı. Anlaşılan ambardan çıkan sahte ölülerle conk mürettebatı arasında çatışma çıkmıştı. Ama çatışma nedendi? Bütün serseriler, tayfalar, korsanlar işbirliği yapmıyorlar mıydı? Kinfo ve arkadaşları gayet net işitiyorlardı. Bir yandan şiddetli haykırışlar, diğer yandan umutsuz, acı dolu feryatlar yükseliyordu. Sesler birkaç dakika sonra kesildi. Jonkun çevresinde şiddetli sular çatırdadı. Bunlar denize atılan cesetlerin çıkardığı seslerdi. Hayır, kaptan yine mürettebatı haydutların suç ortağı değildi. Tam tersine, zavallı adamlar boş bulunup baskına uğramışlar ve katledilmişlerdi. Gemide saklanan serseriler, Herhalde Taku hamallarından da yardım alarak Typing hesabına gemiye ele geçirmeyi tasarlamışlardı. Tabii Kinfo'nun Samyep yolcusu olduğunu bilmiyorlardı. Zaten o ve arkadaşlarını teşhis etselerdi bu alçaklar hiçbirinin gözünün yaşına bakmazdı. John un hala ilerliyordu, dalgıçlara yaklaştı ve büyük bir şans eseri, yelkenlerin gölgesi onların üzerine düştü. Hemen daldılar, tekrar su yüzüne çıktılar. John onları görmemiş, geçip gidiyor, hızla uzaklaşıyordu. Arkasında bir ceset yüzüyordu. Dalga cesedi yavaş yavaş dalgıçlara yaklaştırdı. Kaptanın cesediydi bu. Göğsüne bir hançer saplanmıştı. Elbisesinin geniş kanatları onu hala su üstünde tutuyordu. Sonra battı. Derinlerde kayboldu. Sam Samyip'in kaptanı, üleç yüzlü yin böyle öldü. 10 dakika sonra Jong batıda kayboldu. Kinfo, Sun, Fry ve Craig denizde baş başa kalmışlardı. Bölüm 20 Kaptan Boynton'un aygıtlarını kullanan insanların nasıl tehlikelerle karşılaştığını göreceğiz. Üç saat sonra şafağın ilk ışıkları ufukta belirmeye başladı. Çok geçmeden gün doğdu ve deniz boylu boyunca gözlemlenebildi. John artık ortalarda yoktu. Hız bakımından onunla baş edemeyecek olan dalgıçlarla hemen arayı açmıştı. Batıya doğru aynı rüzgarı alarak Jonk'la birlikte aynı rotayı izliyorlardı. Fakat rüzgarı arkasına alan Samyep, 5 kilometre ileride olsa gerekti. Şu halde gemidekilerden korkmaya gerek kalmamıştı. Bununla beraber bu tehlikeyi atlatmalarına rağmen durum hala ciddiyetini koruyordu. Gerçekten denizde incin top oynuyordu. Görünürde ne bir gemi ne balıkçı teknesi vardı. Ne kuzeyde ne doğuda kara parçası göze çarpıyordu. Herhangi bir kıyı şeridini belirten hiçbir işaret yoktu. Acaba bu sular sarı denizin mi yoksa peçeli körfezinin suları mıydı? Tam bir belirsizlik söz konusuydu. Bu arada dalgaların yüzeyinde biraz kıpırdanma görünüyordu. O hareketi gözden kaçırmamak lazımdı. Jonkun izlediği yön karanın batıya doğru daha yakın olduğunu hissettiriyordu. Demek ki karayı o yönde aramak uygun olurdu. Dalgıçlar yeniden yelken açmayı kararlaştırdılar. Ancak mideleri zil çaldığından önce karınlarına doyurmaları lazımdı. Zira 10 saattir denizdeydiler ve bu koşullarda açlığı gidermek şarttı. ''Yemek yiyelim.'' dedi Craig. ''Hem de tıka basa.'' diye ekledi Fry. Kinfo bir onama işareti yaptı. Sun ağzını şaplattı. Bu hareketi istem dışı yapmıştı. Açlıktan karnı zil çalıyordu ama şu anda köpek balıklarına yem olmaktan başka şey düşünmüyordu. Su geçirmez çanta açıldı. Fry çantanın içinden iyi kaliteli, çeşitli yiyecekler çıkardı. Ekmek, konserveler, birkaç sofra takımı, açlığı ve susuzluğu giderecek her şey. Tabii olağan Çin mutfağını oluşturan yüz yemek çeşidinden 88'e eksikti. Ama dört kişiyi doyurmaya yetecek şeylerdi. Üstelik böylesi koşullarda buna da şükürdü. Doyasıya yediler. Çantada iki günlük erzak vardı. Yani iki gün içinde ya karaya çıkacaklar ya da asla çıkamayacaklardı. İyi, umudumuz çoğaldı.'' dedi Craig. Kinfo biraz alaycı bir sesle, ''Nedenmiş o?'' diye sordu. ''Çünkü şans yüzümüze gülüyor.'' diye cevap verdi Fry. ''Ya, öyle mi sanıyorsunuz?'' ''Kuşkusuz.'' dedi Craig. ''En büyük tehlike conktu, ondan da kurtulduk.'' Fry, Monsieur sizi koruma konurunu taşıdığımızdan beri hiç bu kadar güvenlikte olmadınız.'' diye ekledi. ''Dünyanın bütün typingleri bir araya gelse.'' dedi Craig. ''Size ulaşamazlar.'' dedi Fry. ''Şimdi keyifli keyifli yüzüyorsunuz.'' diye ekledi Craig. ''Hem de 200 bin dolar ağırlığında bir adam olarak.'' diye ekledi Fry. Kinfo gülmekten kendini alamadı. ''Şimdi yüzüyorsan beyler.'' dedi. ''Sizin sayenizde. Yardımınız olmasaydı kaptan Yin'in Ye gittiği yerde olacaktım.'' ''Biz de.'' dedi Fry ve Craig. ''Kocaman bir ekmek dilimini midesine indiren San?'' ''Ben de.'' diye bağırdı. Kinfo devam etti. Neyse, size neyi borçlu olduğumu biliyorum. Fry karşılık verdi. Hiçbir şey borçlu değilsiniz. Madem ki müşterisisiniz, hayat sigortası şirketi, teminat 20 milyon dolar ve umut ediyoruz ki size hiç borçlu olmayacak. Aslında Kinfo iki sigorta kendisine gösterdiği sadakattan dolayı çok duygulanmıştı. Nitekim onlara yönelik duygularını gizlemiyordu. Bungo uğursuzca elinden çıkardığı mektubu Lao Shen bana iade ettiği zaman bunları konuşuruz" diye ekledi. Craig ve Fry bakıştılar, dudaklarında hafif bir gülümseme belirdi. Tabii onlar da aynı şeyi düşünüyorlardı. "San", dedi Kinfo. "Efendim." "Çay." Fry işte dedi. Fry San'ın yerine cevap vermek zorundaydı, zira bu koşullarda çay ne arasındı. San doğal olarak çay içmenin olanaksız olduğunu söyleyecekti. Fakat iki ajanın böyle bir istek karşısında canının sıkıldığını düşünmek, onları tanımamak demekti. Fry çantasından küçük bir alet çıkardı. Bu alet Boyd'ın aygıtının tamamlayıcı bir parçasıydı. Karanlıkta fener, soğukta ısınma aracı, sıcak içecekler için ocak işlevini görüyordu. Gerçekten çok basit bir şeydi. Üsten ve alttan musluğu olan metalik bir kaba bağlı 5-6 parmak boyunda bir boru, bütün sistem mantar bir plaka içine monte edilmişti. Hamamlarda kullanılan yüzer termometreler biçimindeydi. Fry aleti bütünüyle su yüzeyine bıraktı. Bir eliyle üst musluğu, öteki eliyle alt musluğu açtı ve kabı suya daldırdı. Çok geçmeden üst taraftan çok olumlu bir sıcaklık yayan güzel bir alev fışkırdı. İşte ocak, dedi Fry. San gözlerine inanamıyordu. Suyla ateş mi yakıyorsunuz, diye bağırdı. Break, suyla ve kalsiyum fosfürle karşılığını verdi. Gerçekten bu alet kalsiyum fosfürün tuhaf bir özelliğini kullanıyordu. Fosforun bu bileşeni suyun fosforlu hidrojenle temas etmesiyle elde edilir. Meydana çıkan gaz havada kendiliğinden yanar. Ne rüzgar, ne yağmur, ne deniz onu söndürebilir. Nitekim şimdi kurtarma amacıyla şamandıraları ışıklandırmada kullanılıyor. Şamandıra atılınca kalsiyum fosfür suyla temas eder. Çok geçmeden uzun bir alev fışkırdı. Böyle bir olay gece karanlıkta suya düşen bir adamın ve onu kurtarmaya gelen tayfanın çok işine yarardı. Tüpün ucundaki hidrojen yanarken, Craig tatlı suyla dolu bir ibriyi ateşin üstünde tutuyordu. Tatlı suyu çantasında bulunan küçük fıçıdan doldurmuştun. Su birkaç dakika içinde kaynama noktasına geldi. Craig onu içinde nefis bir çaydan birkaç tutan bulunan bir demliğin içine döktü. Amerikan tarzı bu çayı Kinfo ve San bir güzel içtiler. Bu defa hiç şikayetçi olmadılar. Çay hiç fena değildi doğrusu. Deniz üstünde açılan sofrada yenen yemek herhangi bir enlemde ve herhangi bir boylamda bu sıcak içeceğin ardından sona erdi. Aslında bulundukları mevkiyi birkaç saniyelik bir hatayla belirlemek için bir sekstant ve bir kronometre yeterli olacaktı. Günün birinde Boyton aygıtının çantası bu araçlarla tamamlanacak ve kazazedeler denizin ortasında kaybolma riskini yaşamayacaklardı. Kinfo arkadaşları iyice dinlenmiş, karınları doymuştu. Sabah yemeğiyle verilen bu hoş çağradan sonra küçük gelkenleri açtılar ve batıya doğru yola devam ettiler. Arkadan gelen rüzgar 12 saat boyunca iyi yol almalarına yardımcı oldu. Sadece yönlerini düzeltmek için birkaç kürek darbesi gerekti. Yatay pozisyonda tatlı tatlı ilerlerken uyku eğilimi baş gösteriyordu. Ne var ki uykusuzluğa direnmeleri gerekiyordu. Çünkü bu koşullarda uyumak hiç de iyi olmazdı. Craig ve Fry uyanık kalmak amacıyla birer sigara yaktılar. Sigaralarını içerken bir yüzme okulunun havuzundaki züppe yüzücülere benziyorlardı. Dalgıçlar defalarca deniz hayvanlarının zıplayıp oynamalarıyla karşılaştılar. Tabii bu olay zavallı sana dehşet içinde bırakıyordu. Bereket versin ki insana saldırmayan domuz balıklarıydı bunlar. Bu deniz soytarıları denizde yüzen tuhaf yaratıkları merak etmişlerdi. Kendileri gibi memeli hayvanlardı ama deniz yaratıklarına benzemiyorlardı. Ne ilginç manzara! Domuz balıkları gruplar halinde yaklaşıyorlar, suları zümrüt yeşili renkleriyle yararak ok gibi uzaklaşıyorlardı. Dalgaların 2-3 metre üstüne sıçrıyorlar, kaslarının gücünü ve esnekliğini kanıtlayan perendeler atıyorlardı. Dalgıçlar da onlar gibi suları yara yara aynı hızla gidebilselerdi Herhalde çoktan bir kara parçasına ayak basarlardı Bu hayvanlardan birine ip bağlayarak ardına takılıp sürüklenmek fena olmazdı Ne taklalar ne dalıp çıkışlar Ama en iyisi yine rüzgarla ilerlemekti Gerçi daha yavaş hareket ederlerdi ama daha pratik olurdu Bu arada öğleye doğru rüzgar tamamen kesildi Sonunda kaprisli çırpınışlara dönüştü Bir an için küçük yelkenleri şişiriyor Sonra hemen söndürüyordu. Ellerde tutulan Seren artık kıpırdamıyordu. Dümen suyu ne dalgıçların başlarında ne de ayaklarında iz bırakıyordu. ''Durum karışık.'' dedi Craig. ''Ciddi.'' dedi Fry. Bir an durdular. Direkler söküldü. Yelkenler katlandı. Herkes yatay pozisyona geçerek ufku gözlemledi. Deniz hala ıssızdı. Görünürde ne bir yelkenli ne de buharlı gemiden havaya yükselen duman vardı. Kızgın güneş bütün buharları yutmuştu. Sanki bütün hava akımları kesilmişti. Suyun ısısı yüksekti. Çift katlı kauçuk giysisi olmayanlara da sıcak gelirdi. Bu arada bu serüven sonucu Fry ve Craig nedenli rahatlamış olsa da endişelenmekten geri kalmıyorlardı. Gerçekten 16 saatten bu yana kat ettikleri mesafe az sayılmazdı. Gel gelelim yakınlarda hiçbir kıyı şeridi göze çarpmıyordu. Ortalıkta ne ticaret gemisi ne de balıkçı teknesi vardı. Durum belirsizliğini koruyordu. Bereket versin Kinfo, Craig ve Fry kolay kolay umutsuzluğa kapılacak insanlar değillerdi. Bir gün daha erzakları vardı ve havanın kötüleşeceğine dair hiçbir işaret yoktu. Küreklere dedi Kinfo. Bu hareket sinyaliydi. Bazen sırt üstü bazen yüzü koyun ilerleyen dağlıçlar batıya yöneldiler. Hızlı gidemiyorlardı. Kürek çekme alışkanlığı olmayan kollar çabuk yoruluyordu. Sık sık durarak San'ı beklemek zorunda kalıyorlardı. San arkada kalıyor, bitmez tükenmez yakınmalarına başlıyordu. Efendisi onu yüksek sesle çağırıyor, azarlıyor, tehdit ediyordu. Ama San at kuyruğunun geri kalanından artık endişe etmiyordu. Kalın kauçuk kaputunun altında onu korumaya almıştı. Efendinin azarlamalarına aldırış etmiyordu. Ancak terk edilip tek başına kalma korkusu ona yetiyordu. Bu bakımdan araya açmamaya dikkat ediyordu. Saat ikiye doğru... Uçan birkaç kuş göründü. Bunlar Mart'ıydı. Hızlı uçan bu kanatlılar karadan çok uzaklara giderler. Onlara bakıp da kıyının yakınlarda olduğu sonucu çıkarılamazdı. Bununla beraber elverişli bir işaret sayılabilirdi. Bir saat sonra dalgıçlar yoğun bir deniz yosunu kümesinin içine düştüler. Yosunlardan kurtulmak için çok uğraştılar. Deniz dibinden çekilen balık ağına takılan balıklara benziyorlardı. Bıçaklarına davranıp bütün deniz çalılarını kesmek zorunda kaldılar. Yarım saat kaybetmişler, epey çabalamışlardı. Oysa boşa giden bu çaba, başka yerde daha iyi kullanılabilirdi. Saat dörtte küçük yüzer ekip tekrar durdu. Doğrusunu söylemek gerekirse çok yorulmuşlardı. Hayli sert bir rüzgar esmeye başlıyordu ama güneyden geliyordu. Çok endişe verici bir durumdu bu. Gerçekten akıntıya karşı direnen bir tekne gibi, dalgıçlar açığa doğru yol alamazlardı. Yelkenleri açarlarsa, Kuzeye doğru sürüklenme riski taşıyacaklar, batıya doğru kazandıkları mesafeyi yeniden kaybedeceklerdi. Üstelik dalganın çalkantısı şiddetini arttırıyordu. Dipteki uzun dalgaların yüzeyi çalkalanıyor, durum daha ağırlaşıyordu. Bu durumda verilen mola uzun sürdü. Bu arayı salt dinlenmek yerine güçlerini toplamak için kullandılar. Yiyeceklerine saldırdılar. Bu akşam yemeği öğlen yemeğine nazaran daha tatsız geçti. Birkaç saat sonra karanlık bastıracaktı. Rüzgar sertleşiyordu. Ne yapacaklardı? Yüreğine yaslanan kinfonun kaşları çatılmıştı. Bu şanssızlık karşısında endişelenmekten çok öfkeye kapılmıştı. Tek kelime etmiyordu. San durmadan inleyip sızlanıyor, dehşetli bir burun nezlesine yakalanmış gibi aksırıyordu. Craig ve Fry iki arkadaşları tarafından sorguya çekildiklerini hissediyor ama ne cevap vereceklerini bilemiyorlardı. Sonunda çok güzel bir tesadüf cevap vermelerini sağladı. Saat 5'ten az önce Craig ve Fry ellerini aynı anda güneye doğru uzatarak haykırdılar. Yelkenli! Gerçekten 5 kilometre ötede yelkenleriyle ilerlemeye çalışan bir tekne görünüyordu. Nitekim rüzgarı arkaya alarak izlediği yönde devam ediyordu. Büyük olasılıkla Kinfo ve arkadaşlarının bulunduğu yerin yakınından geçecekti. Şu halde yapılacak tek şey vardı. Doğrudan teknenin rotasıyla kesişmek. Dalgıçlar hemen o yöne doğru harekete geçtiler. Şimdi kurtulmaları kendi ellerindeydi. Bu fırsatı kaçıramazlardı. Rüzgarın yönü küçük yelkenleri kullanmalarına izin vermiyordu ama kürekler yeterdi. Aşılacak mesafe epey kısaydı. Teknenin sertleşen rüzgarla birlikte hızla yaklaştığı görülüyordu. Bir balıkçı teknesiydi bu. Bulunduğu yere göre kıyanın pek uzakta olmadığı anlaşılıyordu. Zira Çinli balıkçılar nadiren açığa çıkıp tehlikeye atılırlardı. Küreklere var gücüyle asılan Fry ve Craig, ''Ha gayret, ha gayret!'' diye bağırdı. Aslında arkadaşlarını aşırı biçimde gayrete getirmelerine gerek yoktu. Kinfo iyice su yüzeyine uzanmış bir yarış kayığı gibi ilerliyordu. Sana gelince arkada kalmaktan korktuğundan herkesi geçerek en önde gidiyordu. Teknenin izlediği sulara ulaşmak için yaklaşık bir kilometre gerekiyordu. Zaten ortalık apaydınlıktı ve dalgıçlar kendileri görünmese de seslerini duyurabileceklerdi. Gel gelelim balıkçılar kendilerine seslenen bu acayip deniz hayvanlarını görünce kaçmayacaklar mıydı? Bu hayli ciddi bir olasılıktı. Ne olursa olsun kaybedilecek bir saniye bile yoktu. Kollar açıldı. Kürekler sulara dalıp çıkmaya başladı. Mesafe göz kararı ile kapanıyordu. Hala önde giden san dehşetli bir çığlık attı. ''Köpek balığı! Köpek balığı!'' San bu kez yanılmıyordu. Yaklaşık yedi meçelik bir uzaklıkta, iki kanat ucunun dalıp çıktığı görülüyordu. Bunlar bu sularda yaşayan yırtıcı hayvanın yüzgeçleriydi. Adına yaraşacak şekilde bu türe kaplan köpek balığı denirdi. Zira doğa ona hem o vahşi hayvanın hem de köpek balığının canavarlığını vermişti. ''Bıçaklara!'' diye bağırdı Fry ve Craig. Yanlarında bulunan biricik silahlardı bunlar. Belki de yetersiz kalacaklardı. San malum aniden durmuş ve hızla geri dönüyordu. Köpek balığı dalgıçları fark etmiş, onlara doğru yaklaşıyordu. Kocaman gövdesi bir anda sularda belirdi. Derisi çizgi çizgi, yeşil lekelerle kaplıydı. Uzunluğu 6-7 metre boyundaydı. Bir canavar. Kinfo'yu kapmak için yan ters dönerek ilkin ona saldırdı. Kinfo hiç soğuk kanlılığını yitirmedi. Tam kendisine ulaşacağı sırada kürekle sırtına vurup kuvvetli bir itişle onu uzaklaştırdı. Craig ve Fry gerek saldırmak için gerekse kendilerini savunmak için hazır beklediler. Köpek balığı bir an için daldı ve çıktı. Ağzı açtı. Bir tür budama makasına benziyordu. Diken diken dişleri seçiliyordu. Kinfo az önce başarılı olduğu hamleyi tekrar yapmak istedi fakat kürek hayvanın çenesine yakalandı ve parçalara ayrıldı. O sırada köpek balığı avının üzerine saldırdı. O anda ortalığa kanlar fışkırdı ve deniz kırmızıya boyandı. Craig ve Fry ikisi birden hayvanı vurmuşlardı. Derisi çok sert olmasına rağmen uzun Amerikan bıçakları onu parçalamayı başarmıştı. Canavarın ağzı açıldı ve şiddetli bir gürültüyle kapandı. O sırada kuyruk yüzgeci suları sert sert dövüyordu. Fry bu kuyruktan bir darbe aldı. Kuyruk ona çarparak dört metre öteye savurdu. Craig sanki kendisi darbeyi yemiş gibi acıyla haykırdı. Fry! Su yüzüne çıkan Fry... ''Hurra!'' diye seslendi. Yaralanmamıştı. Kavçuk zırhı şiddetli kuyruk darbesinden onu korumuştu. Çılgına dönen köpek balığı tekrar saldırdı. Döne döne hücum ediyordu. Kinfo kırılan küreğin sapını onun gözüne sapladı. Parçalanmak pahasına onu hareketsiz tutmaya çalışıyordu. Fry ve Craig hayvanı kalbinden vurmak için fırsat arıyorlardı. Gerçekten iki koruma bunu başardı. Canavar son bir kez debelendikten sonra kanlı sularda kayboldu. Craig ve Fry bıçaklarını sallayarak birazdan "Hurra, hurra" diye haykırdılar. Kinfo, sağ olun dedi. Bir şey değil. Karşılığını verdi Craig. 200 bin doların bir lokması bile bu yarata verilmez. Asla diye ekledi Fry. Peki Sam? Sam neredeydi? Bu kez ilerideydi ve tekneye çok yaklaşmıştı. Tekneyle aralarında 600 metre bile kalmamıştı. Korkak küreklere asılıp kaçmıştı ama az kalsın başına bir felaket geliyordu. Gerçekten balıkçılar onu fark etmişlerdi. Fakat bir insanın bu gülünç cam göz balığı kıyafetine büründüğünü hayal bile edemiyorlardı. Sanki bir yunus ya da fok avlarmış gibi onu yakalamaya hazırlandılar. Sahte balık menzile girince tekneden ucuna sağlam bir çengel takılı uzun bir ip fırlatıldı. Çengel sanı kemerinden yakaladı ve giysisini sırtından ensesine kadar yırttı. Çift kat pantolonunun boşluğunda kalan hava suya batmasını engelledi ama ters dönmesine neden oldu. Başı suyun içinde, bacakları yukarıda kalmıştı. O sırada tekneye ulaşan Kinfolk Craig ve Fry tedbirli davranıp balıkçılarla Çince konuştular. Yiğit adamlar dehşete kapıldı. Foklar konuşuyordu. Hemen yelkenleri açarak kaçmaya hazırlandılar. Ama kinfo onları ikna etti. Kendileri gibi insan ve Çinli olduklarını açıkladı. Bir saniye sonra üç memeli kara yaratığı tekneye çıkarılmıştı. Geriye San kalıyordu. Kancayla çekilip başı sudan kurtarıldı. Balıkçılardan biri onu at kuyruğundan yakalayıp yukarıya kaldırdı. San'ın at kuyruğu bütünüyle balıkçının elinde kalmıştı. Bunun üzerine zavallı adam bir daha sulara gömüldü. Balıkçılar etrafına bir ip doladılar ve onu zar zor tekneye çıkarmayı başardılar. Yuttuğu deniz suyunu dışarı çıkarıp tam güverteye çıkmıştı ki, Kinfo yanına yaklaştı ve sert bir sesle ''Demek takma saçmış ha?'' dedi. ''San öyle olmasa?'' dedi. ''Hizmetinize girer miydim? Huyunuzu biliyorum.'' Bu sözleri öyle tuhaf söylemişti ki herkes bir kahkaha kopardı. Balıkçılar Funing'den geliyorlardı. Kinfo'nun ulaşmak istediği limandan 3 kilometre uzaktaydılar. Aynı akşam saat 8'e doğru Kinfo arkadaşları ile birlikte oradan karaya çıkıyordu. Dördü birden kaptan Boyton'un giysilerini çıkarıp atmışlar, insan şekline bürünmüşlerdi. Bölüm 21 Craig ve Fry ayın doğuşunu büyük bir sevinçle karşılıyor. Şimdi sıra Taiping'de. Ertesi sabah, 30 Haziran'da acayip serüvenler yaşayan kahramanların bir gece dinlenmesinden sonra Kinfo'nun söylediği ilk sözcükler bunlar oldu. Nihayet Lao Shen'in at oynattığı bölgeye gelmişlerdi. Asıl mücadele şimdi başlıyordu. Kinfo galip çıkacak mıydı? Evet, kuşkusuz eğer Taiping'i yakalayabilirse. Çünkü o zaman Lao Shen'in mektup için kendisinden istediği bedelini ödeyecekti. Hayır, tabii Wang'ın yabani vekiliyle anlaşmadan önce kendisi yakalanırsa ve göğsüne bir hançer saplanırsa, göz göze gelerek birbirine danışan Fry ve Craig, ''Sıra Taiping'de!'' diye yineledi. Balıkçıların onları denizden kurtardığı biçimde, Kinfo, Fry, Craig ve San'ın o tuhaf kıyafetle limana gelişleri, Funing'de bir heyecan doğmasına neden olmuştu. Ahalinin merakını gidermek kolay değildi. Otele kadar peşlerine takılmışlardı. Kinfo'nun kemerinde ve Fry ve Craig'in çantasında bulunan para sayesinde normal giysiler aldılar. Kinfo ile arkadaşları otele giderken etraflarını saran kalabalığın arasında adım adım onları izleyen bir Çinlinin farkında değillerdi. Otelin kapısında gece boyu kendilerini gözetlediğini anlasalar şaşkınlıkları bir kat daha artardı. Ertesi sabah onu aynı yerde görecekler ve gitgide kuşkulanacaklardı. Ama farkına varmadılar, hiç kuşkulanmadılar. Otelden çıkarlarken bu kuşkulu kişi kendilerine rehberlik hizmeti yapmayı önerdiği zaman hayrete düşmediler bile. Otuz yaşlarında bir adamdı bu. Üstelik çok güven verici görünüyordu. Bu arada biraz şüphelenen Fry ve Craig adamı sorguladılar. ''Neden rehberlik yapmak istiyorsunuz? Bizi nereye götürmeyi öneriyorsunuz?'' diye sordular. ''Rehber...'' ''Sanırım'' dedi. Funing'e gelen bütün yolcular gibi Çin Seddi'ni ziyaret etmeyi arzuluyorsunuz. Bölgeyi tanıyorum. Sizi götürebilirim. Lafa karışan Kinfo. Dostum dedi. Her şeyden önce bölge güvenli midir? Bunu bilmek isterim. Rehber. Çok güvenli. Cevabını verdi. Kinfo. Lao Shen adında biri burada tanınır mı? Diye sordu. Lao Shen. Taiping mi? Evet. Rehber. ''Aslında Çin Seddi'nin verisinde ondan korkmaya gerek yok.'' dedi. İmparatorluk topraklarına girmiyor. Çetesi öte tarafta. Moğol eyaletlerinde kol geziyor. ''Hinfo, şimdi nerede olduğu biliniyor mu?'' diye sordu. Son olarak Çin Seddi'nin sadece birkaç kilometre uzağında Tsing Tang Roa dolaylarında görüldü. ''Peki Funing'den Tsing Tang ne kadar mesafe var?'' ''Şöyle böyle 80 kilometre. Rehberlik yardımınızı kabul ediyorum.'' Çin seddi'ne kadar götürmek için mi? Laoche'nin bulunduğu yere kadar götürmek için. Rehber biraz şaşkınlık geçirdi. İyi ücret alırsınız diye ekledi Kinfo. Rehber sınırı geçmekten sakınmayan bir adam tavrıyla başını salladı. Sonra Chinseddine kadar kolay cevabını verdi ama ondan ötesi hayatını tehlikeye atmaktır. Ücretinizi kendiniz belirleyin. Ne isterseniz öderim. Rehber "Kabul." dedi. Kinfo iki korumaya dönerek ekledi. Serbestsiniz beyler, benimle gelmeyebilirsiniz. Siz nereye, dedi Craig, biz oraya, dedi Fry. Ve müşterisi onlar için hala 200 bin dolar ediyordu. Bu görüşmenin ardından korumalar rehbere tam anlamıyla güvenmişlerdi. Ama söylediklerine bakılırsa Çinlilerin Moğol göçebe akınlarına karşı inşa ettikleri bu sınırın ötesinde en ciddi tehlikelerle karşılaşmak mümkündü. Yol hazırlıkları çabuk tamamlandı. Yolculuğun sana uygun gelip gelmeyeceğini kimse sormadı. O itiraz etmiyordu. Küçük bir kasaba olan Funing, araba ya da iki tekerlekli yük arabalarıyla ulaşım araçlarından tümüyle yoksundu. Olsa olsa atlar ve katırlar vardı. Öte yandan Moğolların ticari işlerini gören belirli sayıda deve bulunuyordu. Bu tehlikeli kaçakçılar kervanlar halinde Pekin yolundan Kiyaca'ya gidiyorlar, çok sayıda koyun sürüsünü yanlarında götürüyorlardı. Böylece Asya Rusyası ve Çin arasında irtibat kuruyorlardı. Bununla beraber uçsuz bucaksız steplerde tepeden tırnağa silahlı çetelerin saldırısına uğruyorlardı. İlkel koşum takımlarıyla birlikte 5 deve satın alındı. Develere erzak yüklendi, silahla donatıldı ve rehberin gösterdiği yönde yola çıkıldı. Fakat hazırlıklar biraz zaman almıştı. Hareket ancak ikinci vakti, saat birde gerçekleşti. Gecikmeye rağmen rehber gece yarısından önce Çin Seddi'ne varmayı umuyordu. Orada bir kamp kuracak, ertesi gün Kinfo ihtiyatsızca kararında ısrar ederse sınır geçilecekti. Funing dolaylarında arazi engebeliydi. Yolların üzerine sarı kum yığınları çöreklenmişti. Öyle ki ekilmiş tarlalara kadar uzanıyorlardı. Çin'in üretken toprağı burada bile hissediliyordu. Develer hızlı olmayan ölçülü adımlarla ilerliyorlardı. Kinfo ve arkadaşları develerin iki kamburunun ortasına oturmuşlardı. Rehber onların önünde gidiyordu. Bu tür bir yolculuk tam sana göreydi. Bu koşullarda dünyanın öbür ucuna gidebilirdi. Yolculuk yorucu sayılmazdı ama hava çok sıcaktı. Çok ısınan atmosferik katmanlar toprağın yansımasıyla ilginç serap olayları meydana getiriyordu. Ufukta deniz sularla kaplı geniş ovalar beliriyor ve hemen kayboluyordu. Yeni bir deniz yolculuğundan korkansan bu durumdan çok memnundu. Her ne kadar bu bölge Çin'in uç sınırlarında bulunsa da ıssız sayılmazdı. Çin nedenli geniş olsa da üstünde yaşayan nüfusa küçük geliyor. Nitekim Asya çölünün yakınlarında bile çok sayıda insan yaşıyor. Erkekler tarlalarda çalışıyorlardı. Mavi giysilerinden, pembe tenlerinden tatar olduğu belli olan kadınlar köylerde çeşitli işlerle uğraşıyorlardı. Sarı renkli, uzun kuyruklu, öyle bir kuyruk ki san bile imrenerek bakıyordu. Koyun sürüleri, kara kartal onları gözlerken ötede deberi de otluyorlardı. Sürüden uzaklaşan zavallı hayvanın vay haline. Gerçekten bu yırtıcı kuşlar korku salan etoburlardı. Koyunlara, müflonlara, küçük antiloplara saldırırlar, hatta Orta Asya'da kırgızlara av köpeği hizmeti verirlerdi. Her yandan bir yığın tüylü av hayvanı kaçışıyordu. Bu toprakta tüfek suskun kalamazdı. Öyle ki buğday, darı ve mısır tarlalarının arası kaçak avcılara yarışan av ve tuzaklarla doluydu. Gerçek bir avcı bu manzaraya hoş gözle bakamazdı. Bu arada Kinfo ve arkadaşları Moğol tozunun havaya kalkan tanecikleri arasında gidiyorlardı. Ne yolun gölgeliklerinde ne eyaletin tecrit edilmiş çiftliklerinde ne de köylerde duruyorlardı. Ara sıra uzaktan Budist efsanesinin birkaç kahramanı anısına dikilen anıtları görüyorlardı. Kendilerini develerin gidişine bırakarak sıra halinde ilerliyorlardı. Bu hayvanlar birbiri ardı sıra gitmeye alışkanlık edinmişlerdi. Boyunlarına asılı kırmızı bir çıngırak uyumlu adım atmalarını sağlıyordu. Bu koşullarda karşılıklı konuşmak mümkün değildi. Pek geveze olmayan rehber daima küçük grubun başında ilerlemeye dikkat ediyordu. Yoğun toz bulutunun görüş mesafesini azalttığı kırsal alanı gözlemliyordu. İzlenecek yol bakımından kendinden emindi. Hatta yolun bazı kesişmelerinde yön gösteren direk olmasa bile şaşırmıyordu. Nitekim Fry ve Craig, onun hakkında hiç güvensizlik duymuyor, bütün dikkatlerini son Sontiner'in kıymetli müşterisine yöneltiyorlardı. Hedefe yaklaştıkça doğal bir sezgiyle endişeleri de çoğalıyordu. Gerçekten bir anda ortaya çıkan bir adam saldırabilir ve 200 bin doları onlara kaybettirebilirdi. Kinfo'ya gelince öyle bir ruh halindeydi ki geçmişin anıları bugünün ve yarının endişelerine baskın çıkıyordu. İki aydan beri başından geçenleri gözden geçiriyordu. Bu bakımdan talihsizliğinin devam etmesi onun ciddi biçimde endişelenmesine neden olmuyordu. San Francisco muhabirinin onun sözüm ona battığını haber verişinden bu yana gerçekten tuhaf bir talihsizliğin içine düşmemiş miydi? Yaşamının birinci bölümünü ikinci bölümüyle telafi edemeyecek miydi? O birinci bölümde elindeki avantajları çılgınca harcamamış mıydı? Aksilikler serisi Leo Shen'in elindeki mektubun geri alınmasıyla sona erecek miydi? Üstelik kan dökülmeden onu geri almayı başaracak mıydı? Sevimli Leo, onun ilgisi, sevecenliği, neşesi... Ruhunu kuşatan kötü cinleri uzaklaştıracak mıydı? Evet. Bütün anıları gözlerinin önüne geliyor, kafasını kurcalayıp duruyor, endişeleniyordu. Ya Wang? Elbette. Yerine getirmeye söz verdiği bir vaatten dolayı onu suçlayamazdı. Gel gelelim Şangay'daki Yame'nin sadık konuğu filozof, bilgeli köyütleri vermek için artık yoktu. O sırada rehber, dikkat edin düşeceksiniz diye bağırdı. Adamın devesi az kalsın Kimfo'nunkine çarpıyordu. Bu olay Kimfo'yu düşlerinden uyandırdı. "Geldik mi?" diye sordu. Rehber "Saat 8." cevabını verdi. "Akşam yemeği için mola vermemizi öneriyorum." "Ya sonra? Sonra yeniden yola koyulacağız. Karanlık basacak. Yolunuzu şaşırtıyorum sanmayın. Çin Seddi buradan 30 kilometre ileride ama hayvanları dinlendirmek lazım." "Pekala." dedi Kimfo. Yolun üzerinde terk edilmiş bir harabe yükseliyordu. Harabenin yanından bir dere akıyordu. Develer orada susuzluklarını giderebildiler. Bu zaman aralığında karanlık tümüyle bastırmadan önce Kinfo ile arkadaşları harabeye yerleştiler. Uzun yol geldiklerinden çok acıtmışlardı. Tık yemek yediler. Konuşmalar bu arada pek keyifli sayılmazdı. Kinfo bir iki kez lafı Lao Shen'e getirdi. Rehbere Taiping'in nasıl biri olduğunu, onu tanıyıp tanımadığını sordu. Biraz kuşkulanan rehber mümkün olduğu kadar cevap vermekten sakındı. Kinfo eyalete ara sıra gelir mi diye sordu. Rehber hayır dedi ama Taiping'ler çetesi defalarca Çin seddini aşmışlardır. Onlarla karşılaşmak pek iyi olmaz bu da Taiping'lerden bizi korusun. Bu konuşmalardan rehber Kinfo'nun neden bu işe bu kadar önem verdiğini doğal olarak anlayamıyordu. Craig ve Fry kaşlarını çatarak bakışıyorlar, saatlerini çıkarıp bakıyor, sonra başlarını sallıyorlardı. Gündoğan'a kadar neden burada kalmayalım diye sordular. Rehber, bu harabede mi diye sordu. Kırsal alanı tercih ederim, orada tehlike daha az. Kinfo, bu akşam Çin Seddin'de olmalıyız cevabını verdi. Orada olmak istiyorum ve olacağım. Bu sözler tartışma kabul etmez bir ses tonuyla söylenmişti. Korkudan üç buçuk atan San bile itiraz etmeye cesaret edemedi. Yemek biter bitmez saat yaklaşık dokuzdu. Rehber ayağa kalktı ve hareket sinyalini verdi. Kinfo devesine bindi. Craig ve Fry de bindiler. ''Monsieur'' dediler. ''Lao Shen'in eline düşmeye kararlısınız galiba.'' Kinfo ''Kesinlikle kararlıyım'' karşılığını verdi. ''Ne pahasına olursa olsun mektubumu almak istiyorum.'' ''Büyük oyun oynamak bu.'' dediler. ''Tayping'in kampına kadar gitmek.'' Kinfo ''Buraya caymak için gelmedim ben.'' diye cevap verdi. ''İsteyen geri dönebilir. Serbestsiniz.'' Rehber küçük bir fener yakmıştı. İki sigorta ışığa yaklaştılar ve bir daha saatlerine baktılar. ''Israr ederek yarını beklemek daha doğru olacak.'' dediler. Kinfo ''Nedenmiş o?'' karşılığını verdi. ''Laoşan yarın ya da yarından sonra daha tehlikeli olabilir.'' Hadi bakalım yola. Yola diye yeniledi Fry ve Craig. Rehber bu konuşmaları duymuştu. Mola süresince birçok kez iki ajan Kinfo'yu daha öteye gitmemesi için caydırmaya çalışırken rehberin yüzünde bir hoşnutsuzluk belirmişti. Telaşlı görünüyordu. Bir adım bile geri atmamaya kararlı olan Kinfo'nun gözünden bu kaçmamıştı. Fakat deveye binmesine yardım ederken söylediği şeye iyice şaşırdı. Rehber kulağına eğilip şu sözleri fısıldadı. ''Şu iki kişiden sakının.'' Kinfo bu sözlerin anlamını sormaya hazırlanıyordu. Rehber onun susmasını işaret etti. Hareket sinyalini verdi ve küçük grup karanlıkta kırsal alana doğru tehlikeye atıldı. Acaba Fry ve Craig'in müşterisinin kafasına bir kuşku kırıntısı girmiş miydi? Rehberin hiç beklenmedik ve anlaşılmaz sözleri kafasındaki dengeyi bozacak mıydı? Oysa iki aydır ajanlar kendisine bir sadakat örneği sergiliyorlardı. ''Yok canım.'' Aksini düşünemezdi. Ama Fry ve Craig niçin Typing kampını ziyaret etmesini ertelemeye ya da vazgeçmeye onu ikna etmeye çalışmışlardı? Aniden Pekin'den ayrılmaları Leo le buluşmak için miydi? Ve Söntüner'in iki ajanının çıkan müşterilerinin o saçma ve tehlikeli mektubu ele geçirmesine yönelik değil miydi? Burada pek anlaşılmaz bir ısrar vardı. Kinfo içinde çalkalanan duyguları hiç belli etmedi. Rehberin arkasında yerini aldı. Craig ve Fry onu izliyordu. Böylece iki tam saat yol aldılar. Vakit gece yarısı olsa gerekti. O sırada rehber durarak kuzeydeki uzun siyah çizgiyi işaret etti. Pek aydınlık olmayan göğün dibinde çizginin belli belirsiz profili seçiliyordu. Bu çizginin arkasında ayın ilk ışıklarıyla aydınlanan ama hala ufkun gizlediği birkaç yükseklik gümüş gibi parlıyordu. ''Çin seddi'' dedi rehber. Kinfo bu akşam onu aşabilir miyiz diye sordu. Rehber kesin kararlıysanız evet diye cevap verdi. Kararlıyım. Develer durmuştu. O zaman rehber geçidi gözden geçirmek istiyorum dedi. Burada beni bekleyin. Uzaklaştı. O anda Craig ve Fry kinfoya sokuldular. Monsieur dedi Craig. Monsieur dedi Fry. İkisi birden konuştular. Saygıdeğer William J. Bidolf bizi sizin peşinize taktı. İki aylık hizmetimizden memnun kaldınız mı? Çok memnunum. Mösyö şu küçük kağıdı imzalamak lütfunda bulunur mu? Yardımlarımızdan dolayı bizi öven bir kağıt. Yani sizin tanıklığınız. Kinfa defterinden koparılmış sayfayı görünce hayli şaşırmıştı. Şimdi Craig o kağıdı kendisine uzatıyordu. Şu kağıt mı? Diye sordu. Fry bir sertifika. Diye ekledi. Belki müdürümüzün biraz bize iltifat etmesini sağlayacak. Sonra... ''Kuşkusuz ek bir ikramiye almamızı da.'' diye ekledi. Craig eğilerek ''Mösy'i sırtımda imzalayabilir.'' dedi. Fry ''İşte bu da mürekkep.'' dedi. tüfkarlığın bir kanıtı olarak. Kinfo gülmeye başladı ve imzaladı. <gülüyor> ''E peki şu mekanda ve şu saatte bu seremoninin anlamı ne?'' diye sordu. ''Şu mekanda.'' dedi Fry. ''Çünkü sizinle birlikte daha öteye gitmeye niyetimiz yok.'' ''Şu saatte.'' diye ekledi Craig. Çünkü birkaç dakika sonra gece yarısı olacak. Sizin için saatin ne önemi var? Monsieur? dedi Craig. Bizim sigorta şirketiyle ilişkiniz birkaç saniye içinde bitmiş olacak, diye ekledi Fry. Kendinizi öldürebilirsiniz ya da birileri sizi öldürebilir. Nasıl isterseniz. Kinfo hiçbir şey anlamadan kendisiyle çok tatlı bir ses tonuyla konuşan iki ajana bakıyordu. O anda doğuda ay ufkun üzerinde göründü ve ilk ışığını onlara gönderdi. "Ay," diye haykırdı Fry. "Evet, bugün 30 Haziran," diye haykırdı Craig. "Ay gece yarısı doğuyor ve poliçenizin yenilenmediğinden artık söntüner müşterisi değilsiniz." "İyi akşamlar, Mr. Kinfo," dedi Craig. "Mr. Kinfo? İyi akşamlar," dedi Fry. Sonra iki ajan, develerinin başlarını çevirerek ve müşterilerini afallamış halde bırakarak birdenbire gözden kayboldular. İki Amerikalı'yı taşıyan develerin ayak sesleri işitilmez olmuştu ki rehberin önderliğinde bir takım adamlar Kinfo ve San'ın üzerine atıldılar. Genç adam boşuna kendini savunmaya çalışmış, San boşuna kaçmaya çabalamıştı. Bir dakika sonra efendiyle uşağı Çin Seddi'nin terk edilmiş kalelerinden birinde bulunan basık bir odaya götürüldüler. Kapı üzerlerine sımsıkı kapatıldı. Bölüm 22 Okur kendisi de yazabilirdi. Öyle ki olay pek beklenmedik şekilde bitmiyor. Çin Seddi 650 kilometre uzunluğunda bir duvar. 1. yüzyılda İmparator Qin Shi Huang Ti tarafından inşa edilmiştir. Leo Tong Körfezi'nden başlayarak ve onu iki dalga kıranla aşarak kan Su'ya kadar uzanır. Orada basit bir duvara dönüşür. Kuleler ve burçlarla savunulan ve çift surlar halinde kesintisiz ardarda dizilen uzun bir settir. Yüksekliği 20, genişliği 7,5 metredir. Tabanı granitten oluşmuştur. Üst kısmı tuğlalarla örülüdür. Yılmadan Rus-Çin sınırında bulunan kaprisli sıra dağları izler. Çin tarafında duvar hayli bozuk durumdadır. Mançurya tarafında daha güven verici bir görünüm sergiler. Taşlardan oluşan mazgalları hala göz alıcı bir kenar süsüdür. Bu uzun kaleler hattını savunan bir şey yoktur. Ne toplar ne başka şey. Rus, Tatar, Kırgız, aynı Çin imparatoru gibi elini kolunu sallaya sallaya kapılardan geçebilir. Set artık imparatorluğun kuzey sınırını korumaz. Hatta o ince Moğol tozuna da engel olamaz. Kuzey rüzgarı bazen o tozu başkente kadar getirir. İşte Qinfo ve San bu ıssız kalelerden birinin gizli mahzenine atılmışlardı. Samanlar üstünde geçen zorlu bir gecenin ardından ertesi sabah bir düzine kadar adam tarafından bir yere götürülüyorlardı. Kuşkusuz bunlar Lao Shen çetesinin adamlarıydı. Rehbere gelince ortalarda yoktu. Kimfonun başka türlü düşünmesi mümkün değildi. Bu hain yolunun üstüne rastlantı sonucu çıkmış olamazdı. Ve Söntüner'in eski müşterisi kesinlikle o alçak tarafından izlenmişti. Kuşkuları üzerine çekmemek için Çin Seddi'nin ötesinde tehlikeye atılmak karşısında gösterdiği tereddüt bir hileydi. O serseri Tai Ping'in adamıydı. Ve onun direktifleri doğrultusunda hareket etmişti. Üstelik Kinfo kendisini götüren adamlardan birini sorgulayınca hiç kuşkusu kalmadı. Herhalde beni şefiniz Leo Shen'in kampına götürüyorsunuz öyle değil mi? Diye sordu. Bu adam bir saat sonra oradayız karşılığını verdi. Aslında Wang'ın öğrencisi buraya ne diye gelmişti? Filozofun vekilini bulmaya. E, tamam işte ona götürüyorlardı. İster kendi gitsin ister zorla götürülsün yakınmanın alemi yoktu. Siz bunu bir de sana sorun, dişleri birbirine vuruyor, başının omuzları üstünde oynadığını hissediyordu. Nitekim kinfu hiç söylenmeden tehlikeyi göze almış, kendini götürmelerine ses çıkarmamıştı. Nihayet mektubunu Lao satın almak için pazarlığa oturacaktı. İstediği de buydu, her şey yolunda gidiyordu. Çin seddini açtıktan sonra küçük grup Moğolistan ana yoluna değil de Sağ tarafa bölgenin dağlık arazisinde bulunan sarp patikalara saptı. Böyle zemin izin verdiği ölçüde hızlı hızlı bir saat ilerlediler. Kinfo ile San'ın etrafı sımsıkı sarılmıştı. Kaçamazlardı. Zaten kaçmayı akıllarından bile geçirmiyorlardı. Bir buçuk saat sonra muhafızlar ve tutsaklar bir dağ kolunun dönemecinde yarı harap bir yapıyla karşılaştılar. Eski bir Budist manastırıydı bu. Budist mimarlık sanatının ilginç bir anıtı. Dağın şişkin yamaçlarından birinin üstünde yükseliyordu. Gel gelelim Rus-Çin sınırının bu gözden uzak bölgesinde ıssız yerlerin ortasında bu tapınağı hangi cins müminlerin ziyaret ettiğini insan kendine sorabilirdi. Hayatlarını riske atmaları, şu dar geçitlerde tehlikelerle karşılaşmaları büyük olasılıktı. Öyle ki şu geçitler pusu ve tuzaklar için son derece elverişli yerler gibi görünüyordu. Eğer Taiping... Lao Shen kampını bölgenin bu dağlık arazisine kurduysa yaptığı işlere yaraşan bir mekan seçmiş sayılırdı. Nitekim Kinfo'nun bir sorusu üzerine grubun şefi Lao Shen'in o manastırda oturduğunu söyledi. Kinfo onu hemen görmek istiyorum dedi. Şef hemen karşılığını verdi. Daha önce silahları ellerinden alınmış olan Kinfo ve San tapınağın iç avlusunu oluşturan geniş bir girişe sokuldular. Orada yirmi kadar silahlı adam vardı. Genel görünümleri yabaniydi. Hiç güven vermiyorlardı. Kinfo hiç tereddütsüz iki sıra halinde dizilmiş Taiping'lerin arasından geçti. Sana gelince ne yapacağını bilemiyordu. Şiddetli omuzlarından itilerek ilerledi. Giriş sonunda kalın duvara eklenmiş bir merdivene açılıyordu. Merdiven basamakları dağ yığınının derinlerine doğru iniyordu. Durumdan anlaşıldığına göre manastırın içine oyulmuş bir çeşit dehlizden geçiyorlardı. Bu yılan kahve yeraltı geçidinin yabancısı olan biri için buradan çıkmak olanaksızdı. Yanlarındaki adamlar tarafından taşınan meşalelerin duman çıkaran ışığında 30 kadar basamağa indikten ve 100 adım kadar attıktan sonra iki tutsak yarı aydınlık geniş bir salona vardı. Gerçekten bir yeraltı mahzeniydi burası. Çin mitolojisinin acayip faunasına ait olan korkunç ejderha başlarıyla süslü, kalın direklere basık kemerler yaslanmıştı. Kemer tonozları, ağır kubbelere eklemlenmişti. İki tutsağın gelişi üzerine yeraltı salonunda boğuk bir homurdanma duyuldu. Gerçekten içerisi boş değildi. En koyu derinliklerine kadar tıklım tıklımdı. Taiping çetesi burada toplanmıştı. Şüpheli bir tören yapacaklardı. Mahzenin ucunda Taştan yapılmış geniş bir kerevetin üstünde uzun boylu bir adam ayakta duruyordu. Sanki gizli bir mahkemenin başkanıydı. Yanında kımıldamadan duran 3-4 kişi savcı yardımcısına benziyordu. Adam bir işaret yaptı. Kalabalık hemen açıldı. İki tutsağa yol verdi. Tutsakları getiren grubun şefi ayakta duran adamı göstererek ''Lao Shen, dedi. Kinfe ona doğru bir adım atarak ve bu işi bitirmeye kararlı bir adam olarak hemen konuya girdi. ''Lao Shen, dedi. ''Sende bir mektup var. Eski arkadaşın Wang'ın verdiği mektup. Şimdi o mektup geçerliliğini yitirdi. Bana geri vermeni istiyorum.'' Kesin bir ses tonuyla söylenen bu sözler karşısında Taiping'in kılı bile kıpırdamadı. Sanki bronz heykel gibiydi. Kinfo ''Bu mektup karşılığında ne istersin?'' diye ekledi. Karşılığı gelmeyen cevabı bekledi. Kinfo ''Lao Shen, dedi. Dilediğin kentte ve sana uygun gelen bir bankacı üzerine bir vekalet vereceğim ve alacağın hemen ödenecek. Ancak onu almak için göndereceğin adam güvenilir olmalı ve bu bakımdan kuşku uyandırmamalı. Aynı buz gibi pek hayır alameti olmayan bir sessizlik. Kinfo sesini yükselterek devam etti. Ne kadar istersin? Sana 5 bin Çin parası öneriyorum. Cevap yok. 10 bin Çin parası? Lao Shen ve arkadaşları şu acayip manastırın heykelleri gibi suskun kalıyorlardı. Sabırsızlanan zaman kinfo öfkeye kapıldı. Yaptığı öneriler ne de olsa bir karşılık almayı hak ediyordu. Ne olursa olsun. Taiping'e ''Beni işitiyor musunuz?'' diye sordu. Lao Shen bu kez küçümseyici bir tavırla hepsini anladığını başına eğerek belirtti. Kinfo haykırdı. ''Yirmi bin, otuz bin Çin parası.'' Ölseydim de sana ödeyeceği parayı öneriyorum. İki katı. Üç katı. Konuş. Yeter mi? Suskunluk Kimfoyu çileden çıkarıyordu. Ağzını açmayan gruba yaklaştı. Kollarını kavuşturarak ''Bana satacağın mektubun fiyatı ne kadar?'' diye sordu. Sonunda Typing ''Fiyatı yok. Karşılığını verdi. Sana bağışladığı hayatı hor görerek Buda'ya hakaret ettin. Buda bunun hesabını sormak istiyor.'' Dünyada yaşamanın değerini, uzun zamandır kıymetini bilmediğin hayatın değerini ancak ölüm karşısında anlarsın. Bunları söyledikten sonra Taiping cevap kabul etmeyen bir jest yaptı. Kendini savunmaya fırsat bulamayan Kinfo, kıskıvrak yakalandı. Susturulup götürüldü. Birkaç dakika sonra sımsıkı bir kafese kapatılmıştı. San, zavallı San, haykırmalarına, yalvarmalarına rağmen aynı şekilde götürüldü. Kinfo, bu... ''Ölüm'' diye düşündü. ''Pekala, öl olsun. Hayatı hor gören ölmeye layıktır.'' Ancak bu arada kendi ölümünü kaçınılmaz akıbet olarak görüyordu ama... ...bu akıbet onun sandığı kadar yakın değildi. Fakat şu zalim Taiping onu hangi korkunç cezaya çarptıracaktı? Bunu hayal bile edemiyordu. Saatler geçti. Kafesin içine tıkılan Kinfo... Kendisinin taşınarak bir taşıta yüklendiğini hissetti. Yoldaki sarsıntılar, atların gürültüsü, muhafızların silahlarından çıkan şakırtılar kuşkuya yer bırakmıyordu. Onu uzaklara götürüyorlardı. Nereye? Boş yere bunu anlamaya çalıştı. Kaçırılışından 7-8 saat sonra Kinfo arabanın durduğunu hissetti. Kapatıldığı kafes adamların omuzlarında taşınıyordu. Çok geçmeden yol sarsıntılarına nazaran daha az sert bir gidiş başladı. Yoksa bir gemide miyim diye sordu kendi kendine. Çok belirgin yalpa hareketleri ortaya çıkmıştı. Nitekin bir pervanenin titreşimleri onun bir buharlı gemide olduğu düşüncesini doğruladı. Denizde ölmek diye düşündü. Pekala, işkencenin beterinden beni kurtarıyorlar. Sağ ol Bu arada 2 24 saat daha geçti. Günde iki kez küçük bir kapak açılıyor, içeri yiyecek bırakılıyordu. Tutsak bunun kimin eli olduğunu bile göremiyordu. Sorduğu şeylere hiçbir karşılık verilmiyordu. Kinfo, Tanrı'nın kendisi için o denli güzelleştirdiği bu yaşamı terk etmeden önce heyecanlar arzulamıştı. Hiç olmazsa bir nebze yürek çarpıntısı yaşamadan ölmek istememişti. Nitekim dilekleri doyuma ulaşmış, hatta dilediğinin daha ötesine geçmişti. Bu arada hayatı yok olurken apaydınlık içinde ölmek istemişti. Şu kafesten her an denize fırlatılmayı beklemek ona tiksinti veriyordu. Son bir kez gün ışığını görüp, Zavalla Leon'un anısını düşünerek ölmek ona yeterdi. Nihayet ne kadar süre geçti bilemiyordu. Sanki uzun bir deniz yolculuğu birdenbire bitmişti. Pervane sarsıntıları kesildi, kendi hapishanesini taşıyan gemi durdu. Kinfo kafesin yeniden kaldırıldığını hissetti. Sonun doğan gelmişti. Hayatının yanlışları hakkında tutsağın af dilemekten başka yapacağı bir şey yoktu. Birkaç dakika geçti. Yıllar, yüzyıllar. Büyük şaşkınlığa uğrayan Kinfo, kafesin yeniden sağlam bir zemine oturtulduğunu fark etti. Aniden hapishanesi açıldı. Kollar onu yakaladılar. Gözlerine büyük bir bant geçirildi. Dışarıya doğru çekildiğini hissetti. Sımsıkı tutuyorlardı. Birkaç adım atmak zorunda kaldı. Muhafızlar zorla onu durdurdular. ''Artık ölmek zamanı geldiyse'' diye haykırdı. ''Sizden başka bir şey istemiyorum. Gün ışığında ölmeme izin verin. Ölüme bakmaktan korkmayan bir adam gibi.'' Ciddi bir ses. ''Öyle olsun.'' dedi. Mapus'un arzu ettiği şekilde olsun. Gözlerini kapatan bant birdenbire söküldü. O zaman Kinfo etrafına sabırsız bir bakış attı. Rüyada mıydı? Önünde görkemli bir sofra duruyordu. Sofraya güleç yüzlü beş davetli oturmuş, yemeğe başlamak için bekliyorlardı. İki yer boştu. Onlar da sonradan gelecek olan iki davetli için hazırlanmış gibiydi. Kinfo heyecan içinde haykırdı. Siz? Siz! Dostlarım! Sevgili dostlarım! Gözlerime inanamıyorum! Yok, hayır. Yanılmıyordu. Filozof Wang'tı bu. Kantondaki dostları, Yinpang, Hual, Hao Shen de bunlar. İki ay önce, Pearls nehrindeki Tenezzüh gemisinde onları ağırlamıştı. Gençlik arkadaşları, bekarlık yaşamına veda ederken onun tanıkları. Kinfo gerçekten gözlerine inanamıyordu. Kendi evindeydi. Şangay'da. Yamen'in yemek salonunda. Wang'a dönerek bağırdı. ''Sen misin yoksa gölgen mi? Söyle bana.'' ''Filozof. Da kendisi dostum.'' dedi. ''Yaşlı hocanı bağışlayacak mısın?'' ''Biraz katı bir felsefe dersi vermek zorunda kaldım.'' Bu sonuncusuydu. Kinfo ''Hayret, bu sen olmalısın Wang, sen!'' diye bağırdı. Wang ''Benim.'' cevabını verdi. ''Bir başkası aynı misyonu üzerine almasın.'' diye hayatını elinden almak gibi bir misyonu yüklenen ben. Ben batmadığını senden önce öğrendim. Artık ölmek istemeyeceğin anın geleceğini biliyordum.'' ''Eski arkadaşım Lao Shen bana yardım etmek istedi. Seni ölümle burun buruna getirip hayatın ne değerli olduğunu sana anlatmak istedi. Seni korkunç endişeler içinde bıraktım. Daha beteri, içim kan ağlamasına rağmen insanlık dışı serüvenlere sürükledim. Ama sonundan emindim. Mutluluğun peşinde koşarken sonunda onu aynı yolda bulacaktın.'' Kinfo Wang'ın kollarına atıldı. Filozof onu hararetle göğsüne bastırıyordu. Çok heyecanlanan Kinfo... Zavallı Wang diyordu. Keşke tek başına koşsaydım. Ama ne kötülük yaptım sana. Sen de koşmak zorunda kaldın. Palikao köprüsünden kendini atmaya seni zorladım. Wang gülerek ah, doğrusu felsefem ve 55 yaşım için biraz korktum.'' dedi. Çok sıcak basmıştı. Su da çok soğuktu. Boş ver. İşin içinden sıyrıldım. Ancak başkaları için daha iyi koşulur ve yüzülür. Info ciddi bir sesle Başkaları için diye tekrarladı. Evet, başkaları için her şeyi yapmayı bilmek gerekir. Mutluluğun sırrı oradadır. O sırada san içeri giriyordu. Sap sarıydı. Deniz tutması yüzünden işkence çekmiş, 48 ölümcül saat geçirmişti. Efendisiyle birlikte zavallı Uşakta Funing'den Şangay'a kadar aynı yolculuğu yapmak zorunda kalmıştı. Hem de ne koşullarda. Yüz ifadesinden her şey anlaşılıyordu. Kinfo, Wang'ın kollarından kurtulduktan sonra teker teker dostlarının elini sıktı. ''Kesinlikle çok sevindim.'' dedi. ''Şimdiye dek çılgının tekiymişim.'' ''Filozof, artık bilgi olabilirsin.'' cevabını verdi. Kinfo, ''Deneyeceğim.'' dedi. ''İşlerimi yoluna koymakla başlamam lazım. Başıma gelenlere neden olan küçük bir kağıt bütün dünyayı dolaştı. Onu ihmal edemem. Sevgili Wang, sana verdiğim o kahrolası mektup ne oldu? Gerçekten senin elinden çıktı mı?'' Onu görse iyi olur. Aksi halde bir daha kaybolursa, şayet Lao Shen hala onu elinde tutuyorsa, o kağıt parçasına hiç önem vermeyip başkalarının eline geçirirse, pek güvenilir olmayan ellere. Bunun üzerine herkes gülmeye başladı. Wang, dostlarım, dedi. Kinfo başından geçenlerden sonra kesinlikle hizaya gelmiş. Artık bizim eski kayıtsız adamımız değil, derli toplu bir adam gibi düşünüyor. Kinfo... ''Bütün bunlar bana mektubumu geri vermiyor.'' dedi. ''Benim saçma mektubumu. Hiç çekinmeden itiraf edeyim ki... ...onu kendi ellerimle yakmadan ve küllerinin rüzgarda savrulduğunu görmeden huzur bulamayacağım.'' Bank, ''Sahi mi? Hala mektubumu mu düşünüyorsun?'' diye sordu. Kinfo, ''Elbette.'' diye cevap verdi. ''Benim yeniden çılgınlığa dönmeme karşılık onu bir garanti olarak mı saklıyorsun? Bu kadar acımasız olamazsın.'' ''Yoo, hayır.'' ''E peki?'' Sevgili öğrencim bir engelle karşı karşıyasın. O mektubun ne bende ne de Lao Shen'de artık. Sizde yok mu? Evet yok. Onu yok etmediniz mi? Hayır. Ne yazık ki hayır. İhtiyatsızca davranıp başkasının ellerine mi bıraktınız? Evet. Sabrı taşan Kinfo heyecanla kime kime evet kime diye bağırdı. O sırada bir paravanın arkasına saklanan ve bu sahnenin bir anını bile kaçırmayan sevimli Leo ortaya çıktı. Dillere destan olan mektup minik parmaklarının ucundaydı. Meydan okur gibi ona sallıyordu. Kinfo ona kollarını açtı. Tekrar paravanın arkasına çekilen sevimli kadın yok olmaz dedi. Biraz daha sabır lütfen. İlk önce işler yoluna girsin ey benim bilge kocam. Mektubu gözlerine uzatarak ''Küçük ortanca kardeşim yazısını tanıyor mu?'' diye sordu. Kinfo, ''Tanıyor muyum?'' diye bağırdı. ''Benden başka o saçma mektubu kim yazabilir?'' ''Leo, madem öyle'' dedi. ''Bundan emin olduğunuza göre onu yırtın, yakın, yok edin şu ihtiyatsız mektubu. Onu yazan Kinfo'dan geriye hiçbir şey kalmasın.'' Kinfo kağıdı ateşe yaklaştırarak ''Öyle olsun'' dedi. ''Ama şimdi kocanıza izin verin de karısını sevecenlikle kucaklasın ve şu mutluluk yemeğine katılmasını kendisinden rica etsin. Ona onur vereceğime inanıyorum.'' Beş davetli ''Biz de'' diye haykırdılar. ''Çok acıkmak, çok sevindirir.'' Birkaç gün sonra evlenme yasağı kaldırılmış, nikah gerçekleşmişti. Karı koca birbirlerini seviyorlardı. Sonsuza dek seveceklerdi. Yaşamda bin ve on bin mutluluk onları bekliyordu.'' Bunu görmek için Çin'e gitmek gerekir.